Kültürel Yeterlilik, İçsel Stratejik Avantaj, Steyn Hekerud ve Vaddah Gyanem Al Heşmi, 2024, Önsöz, Kültürel Yeterlilik Konusuna Olan ilgim, Birleşik Arap Emirliklerindeki büyük bir yerel şirkette hukuk hizmetleri başkanı olarak görev yaptığım dönemde başladı. Yabancı bir çalışan olarak, iki kadın yöneticiden biri olarak, liderlik pozisyonundaydım ve 40 farklı milletten 300 çalışanla çalışıyordum. Çeşitlilik açısından, kuruluş her düzeyde uyumluydu. Ancak kapsayıcılık açısından bazı iyileştirmelere ihtiyaç vardı. Eksik halka kültürel yeterlilik. Aradan bir buçuk yıl geçti ve kuruluşun liderliğinde, kültürel açıdan bizi benzersiz kılan unsurları anlama, bu anlayışı test etme süreci ve bu benzersiz kültürel bakış açısını işi yönlendirmek, Çalışan bağlılığını artırmak ve kuruluşu ilk tercih edilen işe alım şirketi haline getirmek için işletmeyle birlikte çalışacak özel bir komiteyi içeren kapsamlı bir çeşitlilik ve kapsayıcılık programı geliştirdim. Bu dönemde bu kitabın yazarlarıyla tanıştım ve herhangi bir kuruluşun kültürel programlarını geliştirmek, iyileştirmek ve sürdürmek için kullanabileceği bir sistem oluşturma önerileri olan Kültürel Yeterlilik Endeksinden, KYE, çok etkilendim. Keşke kuruluşumun programını geliştirirken böyle bir kılavuz mevcut olsaydı. Kültürel yeterliliğin önemi küçümsenemez. Tıpkı finansal başarı veya başarısızlık gibi, bir şirketin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Ancak, kuruluşların, personel moralinin dibe vurduğu, Kuruluşun itibarının tehlikeye girdiği ve yüksek maaşlar ile finansal teşviklerin artık yetenekleri elde tutmaya yetmediği kritik bir noktaya ulaşmadan önce bunu kavrayacak içgörüye sahip olmaları nadirdir. Kuruluşlar genellikle kültürel yeterliliğin ulusal kültürle hiçbir ilişkisi olmadığını anlamakta başarısız olurlar, eğer öyle olsaydı, Körfez'deki bir şirkette çalışan yabancı uyruklu bir kadın anlamlı bir değişim yaratamazdı. Yazarlar bu kitapta kültürel yeterliliğin önemini, bu yeterliliğe ulaşmanın bir kuruluş için faydalarını gösteriyor ve benzersiz ve kopyalanamaz bir iş kültürü geliştirmenin çerçevesini sunarak rekabet gücünü ve karları artırıyor. Peki, neden bu kitap, yazarlar, işletmelerde kültürel yeterliliği değerlendirmenin net bir yapısını sunarken, bireysel uygulamalara da olanak tanıyor. Tek tip bir yaklaşım değil. Kuruluşların, faaliyet gösterdikleri alan, ülke veya sektörde kültürel olarak yetkin hale gelmek için önemli olan unsurları değerlendirmelerine olanak tanıyan bir yol haritası. İşletmelere, rakipler tarafından kopyalanamayacak veya taklit edilemeyecek ve performansı ve sonuçları artıracak kendi özgün kültürel programlarını geliştirme konusunda eşsiz bir fırsat sunuyor. Covid sonrası dünyada böyle bir kitabın önemi küçümsenemez. Covid, uzaktan çalışma ve dijitalleşme yoluyla, dünya genelindeki kuruluşların insan unsurunu önemli ölçüde azalttı ve moralin korunması veya iyileştirilmesi stratejilerini daha karmaşık hale getirdi. Çoğu kuruluşun kültürel yeterlilik eksikliğini gidermek için kullandığı ekip oluşturma günleri artık gerçekleşemez hale geldi. Tüm kuruluşların kültürü olumsuz etkilendi ve kuruluşların dengeyi yeniden sağlamak için anlamlı adımlar atması gerekiyor. Yazarların bu kitapta birkaç kez vurguladığı ve kesinlikle çok önemli olan bir nokta, kültürel açıdan yetkin bir organizasyon oluşturmanın tek seferlik bir çözüm olmadığıdır. Bir işletmenin finansal ve operasyonel yönlerinde olduğu gibi, bu da organizasyonla birlikte beslenmeli, korunmalı ve geliştirilmelidir. Kültürel performans, bir organizasyonun yönetiminin bir parçası haline gelmeli ve düzenli olarak yenilenmeli ve yeniden değerlendirilmelidir. Tıpkı kar ve zarar tablolarını veya iş planını gözden geçirmek kadar alışkanlık haline gelmelidir. Bu aynı zamanda, kuruluşu en iyi tanıyan kişiler tarafından, yani kurum içinde ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konudur. Pahalı danışmanlar bir kuruluşun nabzını ölçemez, çalışanlarının moralini belirleyemez veya yönetimden son derece önemli olan desteği alamaz. Çalışanların çıkarlarını gözeteceğine güvendikleri, işletmenin başarısını önemseyen ve yapılan her türlü eylem veya değişikliğin arkasında durabilecek bir ekip gerektirir. Bir organizasyonda anlamlı kültürel değişim yaratmak zorlu ve zahmetli bir iştir, ancak faydaları sayısızdır. Bu kitap, bu değişimi yaratmanın en zor kısımlarını, herhangi bir organizasyonun değişimi yönlendirmek için kullanabileceği bir ölçüte dönüştürüyor. İşletme türü, kuruluş ülkesi veya büyüklüğü ne olursa olsun, tüm kuruluşlar için mutlaka okunması gereken bir kitaptır. Sayın Nadia Bardawayil, Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi'deki Teybrid'in baş hukuk danışmanı. Bu kitabın amacı ve değeri. Tesadüfen, yazarlar bu kitabın amacını ve önemini kavramsallaştırmak için kaleme aldıkları gün, sosyal medya, Dünyanın gördüğü en büyük liderlerden biri olan merhum Başpiskopos Desmond Tutu'nun vefatı ile ilgili paylaşımlarla dolup taşıyordu. Desmond Mpilo Tutu, Güney Afrikalı Anglikan piskoposu ve ilahiyatçısıydı ve apartheid karşıtı ve insan hakları aktivisti olarak tanınıyordu. Güney Afrika'daki apartheid sorununu çözmek için şiddet içermeyen kampanyada birleştirici bir lider figürü olarak oynadığı rol nedeniyle Nobel Barış Ödülünü ve Güney Afrika'da sosyal ve siyasi dönüşüme ve Gandhi'nin diyalog ve hoşgörü değerleri aracılığıyla eşitliğin sağlanmasına yaptığı paha biçilmez katkı nedeniyle Gandhi Barış Ödülünü aldı. Yazarlar, bu sözlerin amacını ve önemini düşündüklerinde, Tutu gibi büyük liderleri büyük yapan şeyin, Tüm kültürlerde derinden kök salmış bir saygı değeri aracılığıyla daha iyiye doğru değişim yaratma yeteneği olduğunu fark ettiler. Büyük Muhammed Ali'nin şu sözü de akıllarına geldi, başkalarına hizmet etmek, yeryüzündeki odanız için ödediğiniz kiradır. Muhammed Ali, 27 Şubat 1978, Time Dergisi. Dünyanın bir numaralı ağır siklet boks şampiyonu olmak, böylesine alçak gönüllülük, Nezaket sergilemek ve insanlarda değişim yaratmak için ilham kaynağı olmak için bir insanın içinde ne kadar büyük bir potansiyel olmalı? Muhammed Ali, Amerikalı profesyonel boksör ve aktivistti. En büyük, lakabıyla anılan Ali, 20. yüzyılın en önemli spor figürlerinden biri olarak kabul edilir ve sıklıkla tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörü olarak sıralanır. Afrikalı Amerikalı Müslüman din adamı ve insan hakları aktivisti Malcolm X ile yakınlaştıktan sonra, kölelik döneminden kalma bir isim olduğunu belirterek, Clay, adını reddetti. İslam ulusundan uzaklaşacağından endişelenen Amerikalı din adamı Elijah Muhammad, bağlılığını sağlamak için ona yeni bir isim önerdi, Muhammed Ali. Yazarlar, bu metaforu kullanarak kitabın önemini ve amacını savunuyorlar. Birçok büyük liderin felsefesine paralel olarak, bu kitap kültürel yeterliliğin değeri aracılığıyla daha iyiye doğru değişimler yapmayı hedefliyor. 1980'lerin sonlarında Berlin duvarının yıkılmasının ardından, dünya ticarette yeni bir çağı kutladı, bu da 1970'lerde başlayan küreselleşmenin, dünya çapında ağın, (World White Web ortaya çıkmasıyla mümkün kılınan katlanarak artışıyla birlikte geldi. Dünya yeniden düzleşti ve sınır ötesi ticaret hacim, büyüme ve buna bağlı karlar açısından hızla arttı. Küreselleşmenin katlanarak genişlemesi o kadar hızlı oldu ki, dünya genelindeki işletme okullarının müfredatları, küresel iş stratejisiyle ilgili standart konulara ölçeklendirme ilkelerini hızla dahil etti. Çok uluslu kuruluşlar hem büyüklük hem de sayı bakımından büyüdü ve hepsinin aklında aynı hedef vardı. Dünyanın daha fazla yerinde daha fazla müşteri için daha fazla ürün, daha fazla kar. Eş zamanlı olarak, kendi ülkeleri dışında ikamet eden ve çalışan profesyonellerden oluşan gurbetçi işçilerde de buna paralel bir büyüme yaşandı. Çok uluslu kuruluşlar, küresel olarak genişleyen organizasyonel yapıları boyunca yönetim ve kontrol modelleri uyguladı ve farklı küresel noktalarda şirket temsilcileri atadı. 30 yıla aşkın bir süre sonra, iş dünyası, tipik bir kurumsal işlem hattının üç boyutunda da, tedarikçiler, yukarı akış, personel, insan kaynakları ve müşteriler, aşağı akış, yaygın olan çok kültürlü boyutları yönetme zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Bu zorluklar COVID-19 pandemisiyle daha da arttı. Kuruluşlar, evden çalışma (WFH) ve her yerden çalışma (WFA) uygulamalarını benimsemek zorunda kaldılar ve bu da farklı kültürlerin boyutlu zorluklarını katladı. Bunun nedeni, yurt dışı görevlendirme modellerinin yavaşlaması ve kuruluşların bulut bağlantısı aracılığıyla küresel olarak farklı kültürleri yönetmeye uyum sağlamak zorunda kalmalarıydı. İnsanlar arasında güven oluşturmak için gerekli olan fiziksel yakınlık sınırlıydı. Ticaret, insan çeşitliliğinin yukarı akış, aşağı akış ve yukarı akış unsurlarıyla çalışarak küresel olarak finansal sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü nasıl koruyacağına yeniden bakmak zorunda kaldı. Bu kitap değerini ve amacını bu bağlamda ortaya koymaktadır. Tıpkı Desmond Tutu ve Muhammed Ali'nin dünyayı değiştirdiği gibi, bu kitap da kültürel yetkinliği bütünsel ve sürdürülebilir rekabet gücünün içsel bir kaldıraç unsuru olarak tanıtarak kuruluşların stratejiye yaklaşım biçimini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde iş dünyası Küreselleşmenin bazı bölgelerinde potansiyel olarak ekonomik açıdan zararlı bir geri çekilme yaşamasının ve COVID-19 öncesi ve sonrası dönemde kasvetli bir ekonomik toparlanma beklentisinin olduğu bir dönemde, kitabın amacı ve değeri kendiliğinden açıktır. Kuruluşlara bütünsel rekabet gücünü nasıl elde edip sürdürecekleri konusunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Dışsal benzersiz satış teklifleri ve ürün, hizmet farklılaştırıcıları gibi denenmiş ve test edilmiş odak alanlarının aksine, kültürel yetkinliğin içsel stratejik rekabet avantajı olarak benzersizliğine odaklanmaktadır. Her şeyden önemlisi, rekabeti artırmak amacıyla olmasa bile, Okuyucuya kültürel açıdan çeşitlilik gösteren bir yaşam ve çalışma dünyasını herkesin yararına olacak şekilde daha etkili bir şekilde nasıl yönetip yönlendireceğine dair pratik rehberlik sunulmaktadır. Bu kitap, nispeten kısa ve okunması kolay 8 bölümden oluşmakta ve bir son sözle sona ermektedir. Giriş, yeterlilik, bir şeyi başarıyla yapabilme yeteneğini ifade eder. Yazarlar, insanların bilişsel olarak nasıl öğrendiğini ve geliştiğini açıklayan Russell Ekoff'un veri, Bilgi, Bilgi ve Bilgelik, D.I.K.W. modelini, Ekoff, 1989, kullanarak, kültürel yeterliliği daha iyi açıklamak için, Amerikalı örgüt kuramcısının modelini ele alıp, anlama gelişimsel adımını bilgi ve bilgelik aşamaları arasına yerleştirmişlerdir. Russell Lincoln Ekoff, 1919-2009, Amerikalı bir örgüt kuramcısı, danışman ve Pensilvanya Üniversitesi Varton İşletme Okulu'nda Aneuser Bush onursal yönetim bilimi profesörüydü. Bu şekilde değiştirilen yazarlar, insanların öğrenme ve gelişim aşamalarında beş adımdan oluşan bir tür, zihinsel hiyerarşi, sunmaktadır. Anlama, ayrı bir adımdır ve kişinin bildiklerini, bilgiyi, uygulamasıyla gelişen öğrenme ve gelişim bileşenidir. Başarılı uygulama düzeyimiz, yeterlilik adı verilen bir tanımlayıcı ile ölçülür. Ne kadar başarılıysa, o kadar yeteneklidir. Bu, kişinin bildiklerini, bilgiyi, davranışsal bir uygulama yoluyla gösterir. Birçok, hatta çoğu, örgün eğitim sistemi, bir seviyeden diğerine geçişe hazır olup olmadığını belirlemek için bilgiyi değerlendirmeye odaklanır. Bu, okulda bir sınıftan diğerine veya üniversitede bir yıldan diğerine geçiş olabilir. Ancak insanları istihdama hazırlamanın en önemli farkı deneyimdir, dolayısıyla bilginin uygulanmasıdır. Bilgi, kendi başına yeterli değildir. Sadece bir motorlu araç kullanma kılavuzunu okuyarak ve konuyla ilgili yazılı veya sözlü bir sınavı geçerek motorlu araç kullanmayı öğrenmeniz gerektiğini hayal edin. Bunun tercih edilen bir değerlendirme yöntemi olmadığı varsayılabilir. Dolayısıyla, anlayışın devreye girmesi zihinsel hiyerarşimizde ek bir seviye oluşturmaktadır. Kültürel yeterlilik, bu bağlamda, ilgili konuyu daha iyi anlamak için kültürel açıdan yetkin bilgi yapılarını uygulamayı gerektirir. Kültürel yeterlilik neden önemli? Bu kitabı yazma yolculuğuna çıktığımızda, yazarlar olarak bize yöneltilen birçok soru şuydu, kültürel zeka, duyarlılık, çeşitlilik, saygı ve kültürel uygulanabilirliğin diğer gelişmiş versiyonları hakkında zaten çok sayıda yayınlanmış materyal varken, neden kültürel yeterlilik? Kültürel yeterlilik, özellikle nasıl farklıdır ve iş ve yaşam alanlarımızda kültürel çeşitliliği yönetme ve yönlendirme gibi karmaşık dünyaya ne gibi bir değer katabilir? Cevap kısmen, karmaşıklığın uzmanlıktan ziyade çeşitlilik yoluyla daha iyi ele alınabileceği düşüncesinde yatıyor. Ancak bundan daha önemlisi, araştırmamızın ortaya koyduğu şeyde yatıyor, kültürel yetkinlik, Kuruluşlar içinde içsel bir rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahip. Bu rekabet avantajı, şirketlerin kendileri ile diğerleri arasında bir farklılık noktası yaratma biçiminden farklıdır. Bu farklılık, değer önerisinin 3 değişkenine odaklanır: kolaylık, uygun fiyat ve etkinlik. Kültürel yetkinlik, çoğumuzun aşina olduğu geleneksel dış rekabet avantajından farklıdır. Bu, kuruluşun dışında müşterilere sunulan ürün ve veya hizmette yer alan bir farklılaştırıcı unsurdur. Bu içsel rekabet avantajının doğası gereği, rakip şirketlerin birbirlerinin stratejik yaklaşımlarını ve sundukları ürün ve, veya hizmetleri nispeten kolaylıkla taklit etmelerine kıyasla, taklit edilmesi daha zordur ve bu da gerçek bir farklılaşmaya yol açmaz. Bu noktayı destekleyen iş dünyasında yeterince örnek bulunmaktadır. Hem United Parcel Service, UPS, hem de FedEx, paket teslimat yarışında kendilerini, zamanında teslimat, rakipleri olarak konumlandırdılar ve aralarındaki tek fark fiyatı oldu. Bir başka örnek olarak Netflix, Amazon Prime ve Disney gibi rakiplerin de katılımıyla, bir zamanlar sahip olduğu canlı yayın eğlencesinin eşsiz özelliğini kaybetti. Costa, Starbucks ve Cafe Nero'nun hepsi bir kahve deneyimi sunuyor. Coca-Cola ve Pepsi, McDonald's ve Burger King gibi uluslararası alanda tanınmış markalar bile aynı kaderi paylaşıyor. Tartışılabilir ki, tat açısından bir fark var. Ancak kaç kişi Coca-Cola isterken Pepsi'ye hayır der veya tam tersi. Aramızda daha yakın bir Burger King varken McDonald's'e gitmek için fazladan yol kat eden kim var, araştırmamız bize çok az kişinin böyle olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü aralarında pek bir fark yok. Ve liste böyle devam ediyor. Kuruluşların sürdürülebilir ve bütünsel rekabet gücünü sağlamak için farklı, tamamen yeni bir şeye ihtiyaçları var. Bu nedenle, kültürel yeterlilik yalnızca bir organizasyonda çeşitliliğin nasıl daha iyi değerlendirileceğine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda bir organizasyonun davranış biçimini de değiştirerek, sadece tercih edilen ürün, hizmet tedarikçisi değil, aynı zamanda tercih edilen çalışma yeri haline gelmesini sağlar. Bu kitapta, bu davranış, organizasyonların ticari döngünün tüm işlem aşamalarını oluşturan diğer insan sistemleriyle nasıl başa çıktığını ifade eder. Bunlar arasında, Porter'ın 5 gücündeki, Porter 2008, alıcı ve satıcı paydaş bileşenleri de yer almaktadır. Michael Eugene Porter, ekonomi, iş stratejisi ve sosyal konular üzerine teorileriyle tanınan Amerikalı bir akademisyendir. Harvard İşletme Okulu'nda Piskopos William Lawrence Üniversitesi profesörüdür. Rekabet avantajını artırmak için iş stratejisine rehberlik etmek üzere kullanılabilecek güçleri ele alan bir çerçeve olan Porter'ın 5 gücünün yaratıcısıdır. Porter'ın 5 güç modeli nedir? Bu, rakip bir işletmenin faaliyet ortamını analiz etme yöntemidir. Rekabet yoğunluğunu ve dolayısıyla bir sektörün karlılık açısından çekiciliğini veya çekiciliğinin olmamasını belirleyen beş gücü ortaya çıkarmak için endüstriyel organizasyon ekonomisinden yararlanır. Çekici olmayan bir sektör, bu beş gücün etkisinin genel karlılığı azalttığı bir sektördür. Beş güç perspektifi yaratıcısı Harvard Üniversitesi'nden Michael L. Porter ile ilişkilendirilir ve ilk olarak 1979'da Harvard Business Review'da yayınlanmıştır. Porter bu güçleri, aşağıda açıklanan PST kısaltmasıyla temsil edilen daha genel makro çevre terimiyle karşılaştırmak için mikro çevre olarak adlandırır. 5 güç arasında yatay rekabetten üç güç, ikame ürün veya hizmet tehdidi, yerleşik rakipler tehdidi ve yeni giriş tehdidi ve dikey rekabetten iki güç tedarikçilerin pazarlık gücü ve müşterilerin pazarlık gücü, yer almaktadır. Bu güçlerden herhangi birindeki bir değişiklik, genellikle bir kuruluşun sektör bilgilerindeki genel değişimi göz önünde bulundurarak piyasayı yeniden değerlendirmesini gerektirir. Porter, o dönemde popüler olan ve yeterince titiz olmadığını düşündüğü SWOT analizine tepki olarak beş güç çerçevesini geliştirdi, aşağıda da açıklanmıştır. Porter'ın 5 gücünü, yazarların ECOF modeline ilişkin anlayışı çerçevesinde konumlandırdığımızda, kuruluşlar öncelikle rekabet ettikleri rekabet ortamının bilgi bağlamını ve içeriğini artırmak amacıyla veri toplamak için Porter'ın 5 gücünü kullanırlar. 5 gücü stratejik planlama sürecinde ayrı bir faaliyet olarak konumlandırdığımızda, bu, Veri toplama amacıyla iş ortamını tarama aşaması olan strateji seçimi ve formülasyonunun ilk aşamasının bir parçasını oluşturur. Bunu takip eden adımlar senaryo planlaması, strateji seçimi ve uygulama aşamalarıdır. Bazı kuruluşlar, Porter'ın modelini merhum Albert S., Humphrey'in Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler, SWOT, modeliyle birlikte kullanırlar, Hems ve Nixon, 2010. Bu model ilk olarak 1960'larda oluşturulmuştur. Kuruluşlar ayrıca, iş ortamı analizi yaparken Francis Joseph Aguilar'ın politika, ekonomi, sosyal trend değişiklikleri, teknoloji, PEST modelini de birleştirirler. Aguilar, 1967, PEST modeli 1967'de oluşturulmuştur. Albert ise, Humphrey, örgütsel yönetim ve kültürel değişim konusunda uzmanlaşmış Amerikalı bir iş ve yönetim danışmanıydı. İlk olarak Illinois'de kimya mühendisliği alanında dereceler aldıktan sonra Londra'ya taşındı. Francis Joseph Aguilar, 19 Ağustos 1932-17 Şubat 2013, stratejik planlama ve genel yönetim alanlarında uzmanlaşmış Amerikalı bir akademisyendi. 1964 yılında Harvard İşletme Okulu'nun öğretim kadrosuna katıldı ve 1971 yılında kadrolu profesör oldu. PEST analizi nedir? PEST analizi, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik, bir kuruluşun piyasada daha rekabetçi hale gelmek için faaliyetlerini etkileyen başlıca dış faktörleri değerlendirebileceği bir yönetim yöntemidir. Kısaltmadan da anlaşılacağı gibi bu dört alan bu modelin merkezindedir. PEST analizi formatının bir varyasyonu olan PESTLE stratejik planlama yaklaşımı hukuk ve çevre unsurlarını da içerir. PEST analizinin ilk olarak Harvard profesörü Francis J. Aguilar tarafından ETPS adı altında tanıtıldığına inanılmaktadır. Aguilar, 1967 tarihli İş Ortamını Tarama adlı yayınında ekonomik, teknik, politik ve sosyal faktörleri iş ortamını etkileyen başlıca unsurlar olarak sunmuştur. Daha sonra, harfler yeniden düzenlenerek günümüzde kullanılan kullanışlı ve ilginç bir kısaltma oluşturulmuştur. Genellikle, makro olayların etkilerini daha fazla yaşama olasılığı olan büyük kuruluşlarda daha etkilidir. PEST analizi, genellikle güçlü yönler, zayıf yönler, Fırsatlar ve tehditler anlamına gelen SWOT analizi ile birlikte kullanılır. SWOT analizi nedir? SWOT analizi, bir kuruluşun güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerinin bir derlemesidir. SWOT analizinin temel amacı, kuruluşların bir iş kararı verirken yer alan tüm faktörler hakkında tam bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmaktır. SWOT analizi, yeni girişimleri araştırmak, iç politikaları yeniden düzenlemek, yön değiştirme fırsatlarını değerlendirmek veya bir planı uygulama aşamasında değiştirmek gibi durumlarda, kuruluş içindeki kaynak tahsisinden önce gelir. SWOT analizi, güçlü yönlerden ve fırsatlardan yararlanarak zayıf yönleri ve tehditleri aşmaya odaklanan öneriler ve stratejiler keşfetmek için kullanılır. Bu modeller zaman içinde evrim geçirmiş olsa da, büyük ölçüde veri toplama amacıyla hala bu formatta kullanılmaktadır. Bu modeller, kuruluşların rekabet ettiği iş ortamının tutarlı ve eksiksiz bir temsilini görselleştirmek için kullanılır. Rekabet ortamının bu bilgilendirici bileşeni, bir kuruluşun bu konudaki bilgisini artırır. Bu nedenle, sürdürülebilir büyüme ve bütünsel rekabet gücü elde etmek için uygun stratejik kararları yönlendirir. Kültürel yeterlilik, Porter'ın modelindeki paydaş, alıcı ve satıcı bileşenlerinin yönetilme biçimi üzerinde özel bir etkiye sahiptir. Modeli oluşturan bileşenler, alıcı, tedarikçi, ikame ürünler, yeni girişler ve mevcut rekabet, rekabet ortamından bilgi toplamak için yapılandırılmış bir yol sağlar. Bu nedenle, kültürel yeterliliğin bu bileşenlere yerleşmiş insan dinamiklerinin nasıl yönetileceğine odaklandığı anlaşılmalıdır. Daha spesifik olarak, alıcılar, tedarikçiler, personel, iç insan kaynakları ve ilgili paydaşlar. Bu yönetim ve davranış, doğru şekilde kurumsallaştırılırsa içsel rekabet avantajı haline gelebilecek bir organizasyonel, kültürel ve davranışsal DNA'nın, bir uygulama biçiminin ortaya çıkmasına yol açar. Bu kitabın bölümlerinde gelişen anlatı aracılığıyla, bu tür bir içsel rekabet avantajını nasıl belirleyeceğiniz, geliştireceğiniz ve etkinleştireceğiniz açıklanmaktadır. Bölüm Ayrıntısı Okuma kolaylığı için, 1. ila 4. bölümler, kültürel yeterliliğin, ne, nasıl, ve, nerede olduğu temasıyla gruplandırılmıştır. 1. bölüm, kültürel yeterliliğin ne olduğunu açıklar. 2. bölüm, kültürel yeterliliğin kültür kısmına odaklanarak, bir kuruluşun kültürüne nasıl yerleştiğini anlatır. Üçüncü bölüm, bunu strateji planlama süreçlerine ve kuruluşun değerlerine nasıl entegre edeceğimizi açıklar. Dördüncü bölüm, kültürel yeterliliği baskın bir kurumsal kültür olarak kurmak isterken, öğrenen zihniyetine sahip olmanın ön koşul bir düşünce paradigması olarak gerekliliğini detaylandırarak ikinci ve üçüncü bölümlere katkıda bulunur. Bunu, bu kitabın yazıldığı sırada Microsoft'un lideri olan Satya Nadella vaka çalışmasını ele alarak yapar. Dördüncü bölüm, kültürel yeterliliğin ölçülüp geliştirilebileceği sorusuyla sona erer ve bu da beşinci bölüme ve kitabın geri kalan bölümlerine geçişi sağlar. Birinci bölüm, bu bölüm, kültürel yetkinliğin ne olduğunu, kültürel ilgi, farkındalık, anlayış, duyarlılık ve zekadan nasıl farklılaştığını daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır. Yazarlar, kültürel yetkinliği, bir bardak suya damlayan bir damla mürekkep gibi, tüm organizasyonel DNA'yı etkileyen ve ortaya çıkan içsel bir rekabet avantajı yaratan bir kavram olarak tanımlamaktadır. 2. Bölüm 2. Bölüm, kültürel yetkinliği, bir kuruluşun tipik bir işlem hattının yukarı, orta ve aşağı yönlü insan unsurlarıyla, Porter'ın 5 gücü, başa çıkma uygulamaları içinde, taklit edilmesi zor, içsel bir rekabet avantajının sağlayıcısı olarak konumlandırır. Bu sağlayıcı bileşen, kültürel yetkinliğin stratejinin temel bir unsuru olarak gerekliliğine odaklanır. Bölüm, sürdürülebilir rekabet gücünü hedefleyen inovasyonun merkezinin, iş modeli merkezli inovasyondan, değer yakalama, platform merkezli inovasyona, değer yaratma, ve nihayetinde deneyim merkezli inovasyona, değer sunma, evrildiği bir dönemde, kültürel yetkinliğin stratejik değerini vurgular. Üçüncü Bölüm İkinci bölüm, kültürel yeterliliğin stratejik değerine dair ikna edici bir argüman sunarken, üçüncü bölüm, okuyucuya kültürel yeterliliği kuruluşların strateji planlama süreçlerine nasıl entegre edeceğini göstermektedir. Bunu yaparken, ikinci bölümde başlatılan, kültürel yeterliliğin yalnızca ürün ve veya hizmet farklılaştırmasında elde edilen bir avantajdan ziyade, içsel bir rekabet avantajı olarak önemli ölçüde farklılık gösterdiği fikrini detaylandırmaktadır. Bu nedenle, bölüm, kültürel yeterliliğin her strateji planlama adımında, aşamasında yapısal olarak nasıl dikkate alınacağını ve sonucunun nasıl etkileyeceğini göstermektedir. Dördüncü Bölüm kültürel yeterliliğin ne olduğunu, içsel rekabet avantajına nasıl yol açtığını ve bir kuruluşun strateji planlama süreçlerine nasıl entegre edileceğini net bir şekilde anlamak, dördüncü bölüm, okuyucuya kültürel yeterliliği kuruluşun değer sistemine nasıl yerleştireceğini ve kuruluşun dokusunun bir parçası haline getireceğini gösterir. Bu, özellikle önemlidir çünkü bu, rakiplerin taklit etmesini zorlaştıran ve sürdürülebilir bir şekilde rekabetçi kalma mücadelesinde liderliği genişletmeyi mümkün kılan kısımdır. Benzersizlik ve farklılaşma, ürün ve, veya hizmet tekliflerine yönelik dışsal bir odaklanmadan kuruluşların içsel DNA'sına doğru evrilir. Bölüm, Kültürel Yeterliliğin Nasıl Yeni? Taklit edilmesi zor bir örgütsel güç yaratmada stratejik bir zorunluluk haline gelebileceği konusunda ikinci bölümde başlayan anlatıyı tamamlar. Bu noktada, okuyucu, örgütsel kültür olarak kültürel yeterliliğin genel kültürden ne farkı olduğunu merak edebilir. Gerçekten de, örgütsel davranışın temelini oluşturan kültürün önemine tanıklık eden çok sayıda araştırma ve uygulama mevcuttur. Peki, fark nedir? Kültürel yeterlilik, genel kültürün önemine dair başka bir bakış açısı veya bir oyun değil midir? Sonraki bölümler bu soruyu ele almayı amaçlamaktadır. 5. Bölüm 5. Bölüm, tanımının kültürel yönünden ziyade yetkinlik kısmına odaklanarak değerini ortaya koymaktadır. Bu, yazarların, Kültürel Yetkinlik Endeksi, K.E., olarak adlandırdığı ve bir kuruluşun kültürel yetkinlik performansını belirleyen bir ölçüm matrisi aracılığıyla detaylandırılmıştır. Bu şekilde, bir kuruluş kültürel yetkinlikle ilgili kendi performans düzeyinin bir göstergesini elde edebilir ve daha yüksek kültürel yetkinlik performans düzeyleri ile kuruluşun bütünsel rekabetçi sürdürülebilirliğinin artması arasındaki ilişkiyi araştırmayı düşünebilir. Kültürel yeterliliğin değerini açıklamanın başlangıcından itibaren, bu kavram, kitabın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan üç ayrı çerçeve içinde konumlandırılır ve bağlamlandırılır. Bu çerçeveler, stratejik karar alma için bir çerçeve, Porter'ın beş gücü ve organizasyonu bir sistem olarak ele aldığımız bir çerçeveyi içerir. Porter'ın beş gücü çerçevesinde, yazarlar Kültürel Yeterlilik Endeksine, CCI, dahil olan yukarı yönlü, orta yönlü ve aşağı yönlü paydaşları ele alırlar. Bunlar müşteriler, alıcılar, aşağı yönlü, personel, orta yönlü ve tedarikçilerdir, yukarı yönlü. CC ayrıca, Porter'ın 5 ve yarım gücünde yer alan hükümet ve düzenleyici kurumlar gibi paydaşları ve yazarların Hofstede'nin giriş modları üzerine yaptığı çalışmalardan yararlandığı ev sahibi ülke ortaklığını, mevcut rekabet, da içerir. Bu modeller, kitabın sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Kültürel yeterlilikte yetkinlik, kültürel yeterliliğin bir organizasyonun performansında elde edilen başarıya veya başarısızlığa yaptığı katkının belirlenmesiyle C.C.I. aracılığıyla ölçülür. 6. Bölüm 6. Bölüm, C.C.I.'yi oluşturan değişkenlerin ve yapıların her birine ilişkin vaka çalışması örnekleri sunarak C.C.I.'nın bileşiminin açıklamasını genişletmektedir. Bu, Porter'ın 5 gücünün insan boyutunu, yumuşak beceriler bileşeni, özellikle de tedarikçileri, alıcıları ve diğer dış paydaşları içermektedir. Diğer değişkenler ve yapılar, çalışanları, yönetişimi ve insan kaynakları desteğini içeren çerçevelerden alınmıştır. Dolayısıyla, 5. bölüm C.C.I.'nın bileşiminin kavramsal bir açıklamasını sunarken, 6. bölüm C.C.I.nın kullanımına ilişkin vaka çalışması örnekleri sunmaktadır. 7. Bölüm, 7. Bölüm, doğrudan 6. Bölüm üzerine kuruludur ve okuyucuya bir kuruluş içinde CCI'yi nasıl uygulayacağını gösterir, bütünsel ve sürdürülebilir rekabet gücüne kültürel yeterlilik katkısının sürekli olarak ölçülmesini sağlar. Bir kuruluşun gerçek zamanlı kültürel yeterlilik performansını iyileştirmeye yönelik ipuçları ve rehberlik sağlanır ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için kritik başarı faktörleri belirlenir. Bölüm, kültürel yeterliliğin kurumsallaştırılmasına odaklanmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için, kültürel yeterliliğin başarılı bir şekilde kurumsallaştırılması için gereken değişimin, kuruluşun daha geniş sistemik çalışma yöntemine, hem kuruluşun içinde hem de dışında programlanması gerekir. Bölüm, kültürel yeterliliğin bir değişim yönetimi çerçevesi aracılığıyla kurumsallaştırılması için adım adım bir yöntem sağlarken, hem Kanter'in değişim çarkına hem de Kotter'ın sekiz adımlı değişim süreçlerine atıfta bulunur, birinci bölümde bahsedildiği gibi, bir bardak suya damlayan, mürekkep damlası, haline gelir. Sekizinci bölüm, kültürel yeterliliği içsel bir güç olarak ele alıp uzun vadeli sürdürülebilir rekabet gücünü sağlama konusundaki anlatıyı tamamladıktan sonra, sekizinci bölüm kültürel yeterlilik için gelecekteki zorlukları ve fırsatları açıklamaktadır. Dijitalleşme çağı, yapay zeka, bağlantılılık, dağıtık iş gücü, sanal yönetim, sanal ekipler ve önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak diğer heyecan verici gelişmelerle ilgili olarak ufukta görünen bazı gelecekteki zorlukları inceliyor, bunların tümü kültürel yeterliliği içsel stratejik bir farklılaştırıcı olarak benimsemenin önemiyle ilgilidir. Epilog Son söz bölümü, kuruluşlarda bütünsel ve sürdürülebilir rekabet gücünü mümkün kılmada C.C.I.'nin değerine dair nihai bir genel bakış sunarak, önceki bölümlerin kilit noktalarını özetlemektedir. Bölüm 1. Kültürel Yeterlilik Bir bardak suya bir damla mürekkep Giriş Kültürel yeterliliğin anlamını ve stratejik rekabet değerini tam olarak anlamak için, bu bölüm kültürel yeterliliğin, kültürel bir unsuru içeren farklı genişletilmiş tanımların anlaşılmasında bir tür ilerleme olarak nasıl görülmesi ve ele alınması gerektiğini açıklamaktadır. Bundan sonra yazarlar, tüm işlem hattı boyunca, yukarı, içeri ve aşağı yönlü, çeşitliliği yönetme, yönlendirme ve optimize etme disiplini aracılığıyla tüm performansı iyileştirmenin yollarını ararken, Kültürel yeterliliğe ilişkin diğer referansların özetleyici açıklamalarıyla karşılaştırma yapmaktadır. Uygulamada ve literatürde, kültürel ilgi, farkındalık, anlayış, duyarlılık ve zekaya ilişkin çok sayıda referans bulunmaktadır. Kültürel yeterliliğin bunlardan nasıl farklılaştığını anlamak için yazarlar, karşılaştırma yoluyla açıklık sağlamak amacıyla bunlara kısaca göz atmaktadır. Kültürel Yeterliliğin Bir icat Olarak Sistemik Etkisi Yazarlar, kültürel yeterliliği bir bardak suya damlayan bir damla mürekkep metaforu üzerinden açıklıyorlar. Bu açıklama, kültürel yeterliliği sistemli bir şekilde bir tür icat, bir şey icat etmek, olarak görme paradigmasıyla en iyi şekilde gerçekleştirilebilir. Peki, neden icat? Sistem düşünürleri olarak, yazarların görüşüne göre, bir icat, daha büyük bir sisteme entegre edilip sistemik değere katkıda bulunmadığı sürece, kendi başına çok az değere sahiptir. Örneğin, yazarlar, Thomas Edison gibi birinin gerçek dehasının yalnızca icat etme yeteneğine dayanmadığı görüşünü paylaşmaktadır. Gerçek deha ve dolayısıyla gerçek değer, onun eksiksiz sistemler tasarlama yeteneğindeydi. Yazarlar, ampulün icadının daha büyük bir sistemin parçası olmasaydı bu kadar hayat değiştirici olup olmayacağını değerlendirirken, bu görüşü desteklemektedirler. Aynı şey, MÖ 500 civarındaki Antik Roma'nın kanalizasyonlarından mikro işlemcinin icadına kadar diğer hayat değiştirici icatlar için de söylenebilir. Bir icat, Edison'un ampulünün toplumun sosyal ve ekonomik yapısının değiştirilmesine katkıda bulunması gibi, sistemik değere katkıda bulunduğu anda, bir bardak suya damlayan bir damla mürekkep gibi sistemik olarak değerli görülür. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirir, bu durumda daha iyiye doğru. Yazarlar, kültürel yetkinliği, kuruluşun DNA'sını değiştiren sistemik bir buluş olarak görüyorlar. Bu değişiklik, kuruluşların yalnızca rekabetten farklılaşmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda benzersiz bir içsel rekabet avantajı yaratmalarını da içeriyor. Rekabet avantajının bu içsel doğası, rakipler tarafından taklit edilmesini zorlaştırıyor. Kitapta yazarlar, böyle bir buluşun doğru şekilde yönetilmesinin, kuruluşlar için bütünsel ve sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmada nasıl büyük ölçüde yardımcı olabileceğini açıklıyorlar. Okuyucular, kültürel yeterliliğin neden bir icat olarak görüldüğünü sorabilirler. Neden sadece bir girişim veya değişim yönetimi projesi değil de bu kadar yeni bir şey? Yazarlar bu aşamada herhangi bir belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçladıkları için kültür ve medeniyet arasındaki farkı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada kullanılan kültür terimi, insanların düşünme, davranma ve hareket etme biçiminin tezahürünü ifade etmek için yazarlar tarafından kullanılıyor. Medeniyet ise, bir bölgenin veya toplumun insan ve toplumsal gelişmenin ileri aşamalarına ulaştığı süreci ifade eder. Kültürel yeterliliğin neden bir icat olarak görüldüğü sorusunun cevabı iki yönlüdür. Öncelikle birçok kuruluşun artan karlar yoluyla finansal sürdürülebilirliği sağlamak için ölçek ve kapsam ekonomilerinden yararlandığını belirtmek gerekir. Geçen yüzyılın başlarında kuruluşların varlıklarını ve kaynaklarını yeniden yapılandırdığı, yalınlaşma, iş modeli esnekliği, karlılığı artırmak için çoğu kuruluş arasında yaygındı. Teknoloji şirketleri zamanla büyüdükçe, platform merkezli yenilikler daha popüler hale geldi ve ölçeklenebilirlik uygulamalarında artış görüldü. Bugün, kuruluşların mevcut iş modellerinin tamamlayıcısı, ikamesi veya bozucusu olarak bir platform iş modeline sahip olması oldukça yaygındır. Birçok şirket, değer sunumu yoluyla müşteri deneyimini geliştirmek ve karlılığı artırmak için ölçeklendirmeyi hedefleyerek deneyim merkezli yeniliklere odaklanmaktadır. Ancak, ölçeklenebilirlik yaklaşımı yeni değil, sadece teknoloji sayesinde katlanarak güçlenmiştir. Ölçeklenebilirlik, 1980'lerden beri iyi sonuç vermiştir. Aynı dönemde birçok uluslararası işletme okulu bu ilkeyi küresel iş stratejisi müfredatına dahil etmiştir. Bu müfredatların içeriği, küresel iş gücündeki ve ilgili maliyetlerdeki farklılıkların fırsatçı bir şekilde sömürülmesine yönelik öğretim yöntemlerini içermekteydi. Günümüzün çok kültürlü iş gücü ve pazar yapılarında, bu yaklaşım bazen eleştiriliyor çünkü bunun küresel olarak dengesiz ve kırılgan bir ekonomiye yol açtığını savunanlar var. Küreselleşme de bu kırılganlıktan kısmen sorumlu tutuluyor, çünkü büyümesinden herkes fayda görmemiş gibi görünüyor. Bu ekonomik kırılganlığı, küresel sömürü yoluyla maliyetleri ölçeklendirme metodolojileriyle örtüşen ve Covid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik yıkımla da bağlantılı olan birkaç olgu göstermektedir. Maliyetlerin azaltılması yoluyla esas olarak kar yönlendirilen bu finansal rekabet ve sürdürülebilirlik modeli, Ürünlerin büyük ölçekli tek bir kaynaktan, çoğunlukla dünyanın tek bir bölgesinden tedarik edilmesine yol açmıştır. Tesadüfen bu durum, COVID-19 virüsünün ilk olarak tespit edildiği yerle aynı bölgede gerçekleşti. Dünyanın uluslararası üretim merkezi olan Çin, ölümcül virüsün yayılmasını engellemek için uygulanan karantina ve diğer sıkı önlemler nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. COVID-19 virüsünün Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin büyük başkenti Wuhan'da ortaya çıktığına yaygın olarak inanılıyor. Wuhan, Çin'in güneydoğu kesiminde Jiang ve Han nehirleri tarafından ikiye ayrılan bir ticaret merkezidir. Dolayısıyla, düşük maliyetli üretimin ve karlılığı artırmak için ölçeklenebilirlik modelinin temel prensibinin etkisiyle, Çin'in karantina altına girmesiyle birçok küresel ticaret şirketi stok sıkıntısı yaşadı. Ancak bunun tek sorumlusu Çin değil. Kısmen de olsa, küresel ticaret şirketlerinin olası tedarik hatları yoluyla çeşitlendirme eksikliğinden de sorumlu tutulmaları gerekiyor. Kısa görüşlü, muhtemelen sadece kar odaklı stratejik bir hata. Küresel sonuçları korkunçtu. Pandemi sırasında ve sonrasında, ekonomik sistemlerimizde yaşanan bu kırılganlık nedeniyle, Kuruluşlar bugün gelecekteki olası aksaklıklara karşı daha sağlam ve dirençli farklı yaklaşımlar arıyorlar. İş dünyası liderlerinin ve çeşitli ürünlerden, emtia veya tüketim malları, mahrum kalan tüketicilerin farklı yaklaşımlar arayışının ardından, yazarlar içsel stratejik bir farklılaştırıcıyı savunuyorlar. Bunun amacı, ölçek ve kapsam ekonomileri yoluyla rekabetçi bütünsel sürdürülebilirliğe ulaşmanın, benzer, ve, aynı şeyleri tekrarlayan, yöntemlerinin yerini almaktır. Kültürel yetkinlik, bu tür alternatif bir yaklaşım olabilir. Yukarıdaki anlatı, yazarların kültürel yeterliliği bir icat olarak görmelerinin ilk nedenini destekleyen argümana içerik sağlamaktadır. Bu, yeni ve farklı bir şeydir ve geleneksel sürdürülebilir rekabetle ilgili değişimde sistemik bir etkiye sahiptir. Yazarların kültürel yeterliliği bir icat olarak görmelerinin nedenine ilişkin sorunun iki yönlü cevabının ikinci kısmı, kültürel yeterlilik ile kültürel farkındalık, bilgi, duyarlılık ve zeka arasındaki farkta yatmaktadır. Bu, kültürel yeterliliğin kültürel ilgi, farkındalık, anlayış, duyarlılık ve zekadan nasıl farklılaştığına dair daha ayrıntılı olarak bir sonraki bölümde açıklanmaktadır. Kültürel ilgi. Kültürel ilgi, insanların kendi kültürleri dışındaki kültürlerin belirli yönleriyle ilişki kurmasını ifade eder. Bu ilişki, kişinin mirası gibi diğer ilgi alanları aracılığıyla olabilir. Örneğin, Avrupa kökenli bir Güney Afrikalı, Avrupa tarihi ve kültürüne özel bir ilgi duyabilir, çünkü birey, bu kültürle az ya da çok bir bağ hissedebilir. İnsanlar ayrıca, farklı kültürler tarafından sergilenen çeşitli kültürel etkinliklere veya sanatsal gösterilere de özel ilgi duyabilirler. Kültürel Farkındalık Öte yandan, kültürel farkındalık öncelikle milliyetler ve kültürler arasındaki farklılıkları anlama düzeyiyle ilişkilidir. Bununla birlikte, bir ulus içindeki kültürel farklılıkları da içerebilir. Örneğin, Çin'deki çok kültürlü nüfus kategorileri arasında veya Güney Afrika gibi bir ülkedeki çeşitli yerli kültürler arasında, ortak kökenlerine rağmen Zulu ve Zosa yerli etnik grupları arasında kültürel farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar, farklı ülkelerden, geçmişlerden ve inanç sistemlerinden gelen insanların tutumlarında, davranışlarında ve değerlerinde gözlemlenir. Ancak, bu farkındalık tek başına, Kuruluşların çok kültürlü bir iş gücünün içsel değerlerini ve inanç sistemlerini stratejik ve operasyonel rekabet gücü için kullanmaları için yeterli değildir. Bunun için bir kültürel anlayış düzeyi gereklidir. Kültürel anlayış. Kültürel anlayış, kültüre dair farkındalığı, özellikle kültürler arası ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin gücünü en üst düzeye çıkarmak amacıyla onu kavrama çabasına dönüştürmektir. Bu, bir kişinin farklı bir kültürden gelen bir veya daha fazla kişinin görüşlerini, değerlerini, mizah anlayışını, umutlarını, bağlılıklarını, endişelerini ve korkularını anlamak ve onları yargılamamak için gereklidir. Kültürel bilgi ve anlayış, bir başkasının farklı, kültürel olarak bilgilendirilmiş bakış açısı çerçevesinde, olaylara benzersiz bir bakış açısı kazandırmaya yardımcı olur. Bu, bir bakıma kültürel duyarlılıkla ilgilidir, burada insanlar arasındaki kültürel farklılıkların ve benzerliklerin farkındalığı sağlanır ve ön yargılar ortadan kaldırılır. Bu, çeşitli kültürleri doğru ve, veya yanlış, daha iyi ve, veya daha kötü olarak ayırmadan sınıflandırma durumlarında geçerlidir. Kültürel Zeka Son olarak, kuruluşlar, iş çıkarlarını ve faaliyetlerini başka bir, ev sahibi, ülkeye genişletme durumlarında giriş modu seçeneklerini değerlendirirken, merhum Cirt Hofstede'nin dünyaca ünlü araştırmasına dayanan kültürel zekaya, Alves V.D. 2006, başvurmaktadırlar. Bu, bir bireyin küresel bir organizasyonda ortak çıkarlar ve paylaşılan beklentiler doğrultusunda, farklı kültürel geçmişlere sahip insanlarla başarılı bir şekilde işbirliği yapabilme yeteneğini ifade eder. Çoğu insanın az ya da çok, iyi geçinme ile ilişkilendirebileceği bir şeydir. Bir bireyin kültürel zekası, iş dünyasında farklı kültürel geçmişlere sahip kişilerle iletişim kurmasını, işbirliği yapmasını ve müzakere etmesini sağlar. Bunların hepsi, işletmelerin iş çıkarlarını ve faaliyetlerini uluslararasılaştırmayı hedefleyen kuruluşların küresel pazarlarda başarılı olabilmeleri için gereken temel beceri ve yeteneklerdir. Ortak girişimler, ortaklıklar, birleşmeler ve devralmalar yoluyla dünyanın diğer bölgelerine doğru giriş yöntemini seçme bilimi ve metodolojisi olarak kültürel zeka, Hofstede'nin bu konuda yaptığı araştırmalar ve ürettiği çalışmalarla en iyi şekilde bilinmektedir. Gerard Hendrik Hofstede, Hollandalı bir sosyal psikolog, IBM çalışanı ve Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nde örgüt antropolojisi ve uluslararası yönetim alanında emekli profesördü, kültürler arası gruplar ve örgütler üzerine yaptığı öncü araştırmalarıyla tanınıyordu. Ona göre ev sahibi ülke, başka bir ülkede yerleşik bir şirketin ticari faaliyetlerde bulunduğu ülkedir. Giriş modu, ev sahibi ülkenin pazarına girmek için belirli bir iş modeli seçimini ifade eder, Thames ve Arthur, 2007. Hofstede'nin giriş modu seçimi çerçevesine ek olarak, ev sahibi ülkenin rekabet ortamının bağlamsal ve işlemsel yapısının doğası da dikkate alınmaktadır. Bu, yazarların bu kitapta zaten sık sık atıfta bulunduğu Porter'ın 5 gücü modeli de dahil olmak üzere çeşitli analiz araçları aracılığıyla yapılır. Porter'ın modeli, ev sahibi ülkenin rekabet ortamını şekillendirmek ve bir kuruluşun o bölgede rekabetçi başarı olasılığını artırmak için seçeceği belirli giriş modunu, ortak girişimler, ortaklıklar, birleşme ve devralmalar, diğer, belirlemek için kullanılır. Peki, kültürel yeterlilik nedir? Kültürel yeterlilik, kültürel ilgi, farkındalık, anlayış, duyarlılık ve zekanın başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Bu kitap bağlamında kültürel yeterlilik, taklit edilmesi zor, içsel bir rekabet avantajı yaratmanın bir unsuru olarak görülmektedir. Kültürel zeka ile yetkinlik arasındaki farkı göstermenin ve açıklamanın bir yolu, bu kitabın giriş bölümünde atıfta bulunulan ECOF'un zihinsel öğrenme hiyerarşisine başvurmaktır. Ekofa göre, insanlar yaşamlarında geliştikçe öğrenme aşamalarından geçerler. Öğrenmenin en düşük seviyesi ham veriyi ifade eder. Örneğin, bir kişi bir yol işaretini görür, gözlemler ve not alır. Bu ham veriyi kullanarak ve anlamını bilecek şekilde işleyerek, kişiye bilgi sağlar. İnsanlar artık üzerinde sayılar ve farklı renkler bulunan bu işaretin bir ülkenin yollarındaki hız sınırını gösterdiğini biliyorlar. Bu bilgiyi işlemek, insanlara hız sınırının aşılmaması gerektiği bilgisini sağlar. Giriş bölümünde de belirtildiği gibi, yazarlar ECOF'un modelini tamamlamak ve öğrenmenin zihinsel hiyerarşisine katkıda bulunmak amacıyla D.I.K.W. modeline anlama düzeyini eklemişlerdir. Hız sınırını aşmamak gerektiğini bilmek bir şeydir, ancak neden aşılmaması gerektiğini bilmek başka bir şeydir. Bu düzeyde, kişi hız sınırını aşmanın tehlikeli olduğunu, kazalara, trafik cezasına ve benzeri yol açabileceğini anlar. Yanlış davranışın sonuçları dikkate alınır ve anlaşılır. Zihinsel hiyerarşinin zirvesi bilgeliktir. Hayatta bazı insanlar hatalarından ders çıkarırken, bazıları da başarılarından ve başarılarını kutlamaktan çok şey öğrenir. Hayattaki yanlış adımlar, zamanla başarıya ulaşmak için gelişimimizin basamakları haline gelir. 2013 yılında, Amerika'daki eski J.C. Penny şirketinin CEO'su Ron Johnson, J.C. hisse senedi değer kaybına katkıda bulunan hatalarını hatırladı, Nariyan Das, Margolis ve Raffaelli, 2017. Ron Johnson, Enjoy Technology'nin CEO'su ve kurucusudur. Daha önce Apple Inc. de perakende operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapmış, Apple perakende mağazaları ve Genius Bar konseptine öncülük etmiş ve Target Corporation'da ürün yönetimi başkan yardımcısı olarak mağazayı daha genç ve trendlere uygun bir kitleye hitap edecek şekilde tasarlamasıyla tanınmıştır. Harvard İşletme Okulu öğrencilerine hatalarından neler öğrendiğini anlatırken, durumsal kibir, terimini çok güzel bir şekilde ortaya atıyor. Hatası, bireysel başarının, bireyin kendisi dışında, daha geniş iş bağlamı, bağlamsal zeka ve organizasyon veya ekip gibi unsurlardan etkilendiğini bir an için unutmasıydı. Bazıları da başarısızlığın nedeninin Johnson'ın stratejik büyüme kararlarında, veri, yerine, sezgi, kullanması olduğunu savundu. İlginçtir ki, Anthony J., Mayo ve Nitin Nohria tarafından yapılan araştırmalar, Örgütsel başarının bir CEO'nun geleceği okuma yeteneğinden ziyade bağlamsal etki faktörlerine daha çok bağlı olduğunu göstermiştir, Mayo ve Nohria, 2005. Tony Mayo, Harvard İşletme Okulu'nun, HBS, Örgütsel Davranış Biriminde Thomas S., Murphy İşletme Yönetimi kıdemli öğretim üyesi ve 100. Roland Christensen seçkin yönetim eğitimcisidir. Nitin Nohria, Hint asıllı Amerikalı bir akademisyendir. Harvard İşletme Okulu'nun 10. Dekanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca George F. Baker yönetim profesörüdür. Tata Sansun eski bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Daha doğrusu, bu, iş liderlerinin bağlamı, okuyabilme, yeteneği olarak tanımlanan, bağlamsal zeka adı verilen belirgin bir liderlik özelliğiydi. Hatalardan ders çıkarmak yeni bir şey değil, ancak bir beceridir ve bireyin gelişim odaklı bir zihniyeti benimseme isteğini gerektirir. Bu beceri, öz yansıtıcı veya, deneyimsel, öğrenme yoluyla geliştirilir. ECOF'un D-I-K-W modelinde zirve noktası olan bilgelik, bu öz yansıtıcı öğrenme yoluyla edinilir. Kültürel Yeterlilik ve Bilgelik Eğer kültürel yeterlilik, farkındalık seviyelerinden yetkinlik seviyelerine doğru bir ilerleme türü ise, şekil birinci birde gösterilen ECOF modeline atıfta bulunarak, onu bilgelik seviyesine yerleştirebiliriz. Kültürel yeterlilik, sadece diğer kültürler ve farklı kültürel davranışlar hakkında bilgi sahibi olmakla ilgili değildir. Örneğin, nasıl selamlaşılacağı, ne söyleneceği, nerede oturulacağı, ne yenileceği ve ne yenmeyeceği gibi farklılıklar. Bu, bir, yapılacaklar, veya, yapılmayacaklar, listesinden çok daha fazlasıdır. Kültürleri anlamak ve kültürel yeterliliği bir iş yaklaşımına entegre etmek, sonuçlar doğurur ve bu etkilerden nasıl yararlanılacağını bilmek, kuruluşun performansını yükseltebilir. Açıklamayı basitleştirmek için, iki farklı kültürden iki kişinin yollarının kesiştiği şu örnek verilebilir. Faslı bir Arap ve Fransız bir iş insanının bir projede yan yana çalıştığını ve Hofstede'nin kültürel zeka giriş modu modelinden ayırt etmek için, Aynı kuruluşta çalışan ve orada ikamet eden yabancılar olduklarını varsayalım. Öncelikle, kültürel farkındalık, farklı kültürlerden geldiklerini ve bu nedenle farklı olaylara farklı davranışlarla tepki verdiklerini anlamalarını sağlayacaktır. Bunlar dil, mizah, beden dili ve diğer kültürel farklılıklar olabilir. İkinci olarak, kültürel duyarlılık, bu farklılıklara saygı duymalarına ve onları yargılamamalarına veya kalıplaştırmamalarına yol açacaktır. Bu, karşılıklı saygının bir göstergesi olacaktır. Üçüncüsü, kültürel zeka, kültürel ve miras geçmişlerindeki farklılıklara rağmen, uyumlu bir iş modeli aracılığıyla bir şekilde birlikte çalışmalarını ve sinerji yaratmalarını sağlayacaktır. Dördüncü olarak, kültürel yeterlilik, bireylerin birbirlerinin kültürleri hakkında farklı düşünmeye başlamalarıyla bir adım daha ileri gider. Farklı düşünmek, birbirlerinden öğrenmeye yönelik merak ve ilgi geliştirmek anlamına gelir. Karşı tarafın kültürel itici güçlerini ve değerlerini ontolojik olarak değil, kendi kültürel temellerini tehlikeye atmadan veya, kaybetmeden, tam anlamıyla anlamak için kendilerini diğer tarafın kültürüne tamamen kaptırarak gerçekten tanımaktır. Birbirlerinden öğrenme eyleminin ardından, taraflarca, kuruluşun ve tüm paydaşlarının yararına olacak şekilde, birlikte çalışırken daha yüksek bir başarı düzeyine ulaşma amacıyla alınan eylemler gelir. Bu nedenle, yazarlar bunun kültürel hoşgörünün ötesinde olduğunu düşünmektedir. Bu, daha büyük bir bilgelik kazanmaya yönelik temel öğrenme açısından değerli olacak farklılıkların kucaklanmasıdır. ECOF'un zihinsel yiyerarşi açıklamasını tamamlamak gerekirse, bilgelik, kişinin anlayışını yansıtma ve bilgi ve anlayışını ne zaman ve nasıl kullanacağını bilme sürecini ifade eder. Trafik işaretleri ve araba kullanma örneğine atıfta bulunarak, bilgelik, tıbbi acil durumlar, tehlikeli durumlar ve benzeri istisnai durumlarda hız sınırını aşmak olacaktır. Başka bir deyişle, bu, polis veya diğer yetkililer gibi daha yüksek bir otorite tarafından mutlaka önceden belirlenmemiş, bürüstlük ve muhakeme duygusunun devreye girdiği andır. Bilgelik, kültürel yetkinliği kuruluşun en büyük avantajına ne zaman ve nasıl kullanacağını bilmek olacaktır. Bir Damla Mürekkep Kültürel yeterliliği tipik bir tanımla açıklamak gerekirse, büyük olasılıkla farklı kültürel geçmişlere sahip insanlarla anlama, iletişim kurma ve etkili ve empatik bir şekilde etkileşimde bulunma yeteneğiyle ilişkilendirilir. Ancak, Faslı ve Fransız iş insanları örneğinde de belirtildiği gibi, yazarlar bunun çok daha fazlası olduğunu deneyimlemiş ve bu nedenle bunu bir bardak suya damlayan, bir damla mürekkep, olarak tanımlamışlardır. Bu, başkalarıyla çalışma biçimi, içsel ve dışsal bir tutumdur, kuruluşun kültürü haline gelir ve aynı zamanda satranç oyunundaki gibi kuruluşu, kaleler, gibi şekillendirir. Satrançta rok, iki taşın, aynı anda hareket ettirilmesine olanak tanıyan bir hamledir. Şah iki kare sola veya sağa hareket ederken, kalede şahın üzerinden ve önüne geçer, bunların hepsi tek bir hamlede gerçekleşir. Satrançta rok, Oyuncunun şahını güçlü ve savunulabilir bir konuma getirir ve bu hamleyi yaparken rakip oyuncunun şahın etrafına inşa ettiği savunma duvarını aşmasını neredeyse imkansız hale getirir. Bu hamlenin başardığı şeyin önemi, onu bir kuruluş için kültürel yetkinliğin değerine dair anlaşılabilir bir metafor haline getiriyor. Tıpkı bu satranç hamlesinin satrançta nüfuz etmesi zor bir strateji sağlaması gibi, Kültürel yetkinlikte bir kuruluşa taklit edilmesi zor bir tür stratejik rekabet gücü sağlar. Kaynak temelli stratejik yaklaşımlar kavramından daha soyut bir rekabet gücüne doğru evrilir. Normal farklılaştırıcı unsurları kullanmaz, içsel bir gücü kullanır ve kopyalanması son derece zordur. Bu, farklı değişkenlerde performansı iyileştirmenin bir yoludur, Kuruluşun sürekli olarak diğerlerinden daha iyi performans göstermesini ve bütünsel olarak sürdürülebilir ve rekabetçi kalmasını sağlar. Tüm kuruluşa nüfuz eder ve benzersiz bir davranışsal farklılaştırıcı olarak yerleşir. Kuruluşun kopyalanamayan veya rakipler tarafından taklit edilemeyen DNA'sı haline gelir. Kuruluşların iş yapma biçimini ve kuruluşun kültürünü değiştirir. Klaus Schwab'ın teknolojinin insanlar, bizler üzerinde yaptığı şeyle aynı şeyi kuruluşlar üzerinde yapar, işleri nasıl yaptığımızı değiştirmez ama bizi değiştirir. Klaus Martin Schwab, Alman mühendis, ekonomist ve Dünya Ekonomik Forumu'nun, (WEF) kurucusudur. 1971'de örgütü kurduğundan beri WEF'in başkanlığını yürütmektedir. Birinci bölüm, Önemli Noktalar Kültürel yeterlilik, kuruluş üzerinde sistemik bir etkiye sahip olan bir icat olarak görülmelidir. Kar marjını ve karlılığı artırmak için maliyet düşürmeye odaklanan stratejik yaklaşım, zaman içinde kırılgan bir küresel ekonomik sisteme yol açmıştır. Kültürel yetkinlik, dışsal ürün, hizmet farklılaştırıcısından ziyade içsel bir farklılaştırıcıya odaklanarak, maliyet, satış isteği ve katma değer, ödeme isteği gibi, Eskiden beri kullanılan, stratejik yaklaşımların yerini alabilir. Kültürel yeterlilik, ekofun öğrenme ve gelişme biçimlerimize ilişkin zihinsel hiyerarşisinde yer alan anlayış ve bilgelik düzeyleriyle eşdeğer tutulabilir, bu yönüyle kültürel çeşitliliğin diğer tanımlarından ayrılır ve kültürel çeşitlilik hakkında bilinenleri uygulama yeteneğine odaklanır. Kültürel yetkinlik, bir kuruluşu, kaleye, dönüştürerek ona içsel stratejik bir avantaj sağlar ve kopyalanması veya taklit edilmesi zor bir kurumsal rekabet gücü yaratır. Bölüm 2. Kültürel yeterlilikte kültürün önemi. Giriş. 10 yıldan uzun bir süre önce, dünya çapında Covid-19 sonrası ve salgın içi karmaşıklıklarla uğraşmak zorunda kalmadan önce, yazarlardan biri sudandan dönerken uçaktaydı. Bu, bir zamanlar Birleşik Sudan'ın başkenti olan Hartum'da iki yıllık bir danışmanlık sözleşmesinin ardından olmuştu. Klimancaro Dağı'nın üzerinden geçerken gördüğü nefes kesici manzarayı hatırladı. Koltuğunun nispeten rahatında kahvesini yudumlarken, güneş ışınlarının dağın zirvesini nasıl nefes kesici bir şekilde gümüşe boyadığını ve şiddetli rüzgarların üst kar tabakasını ufukta nasıl savurduğunu hayranlıkla izledi. Zorlu iki yıllık geçici CEO görevinden sonra Güney Afrika'ya döndüğünde, dağ manzarasının sade güzelliğine hayran kaldığını ve aşağıda uzanan doğanın görüntüsüne daldığını hatırladı. Ancak Hartum'da geçirdiği zamandan edindiği yeni düşünceler, sadelik hakkındaki düşüncelerini alt üst etti ve o dönemlerde bazı kuruluşların bütünsel olarak rekabetçi kalmasının ne kadar zorlaştığını düşünmeden edemedi. Keşke her şey gökyüzünden göründüğü kadar basit olsaydı ama değildi. Gökyüzünden inerken, çok boyutlu zorluklar, düzenlemeler, müşteri ihtiyaçları, rekabet ve daha fazlasıyla dolu karmaşık iş dünyasıyla yüzleşmek zorundaydı. Sudan bağımsızlığını kazandıktan sonra, Cafer Nimeyri rejimi İslamcı yönetimi başlattı. Bu durum, hükümetin merkezi olan İslamcı Kuzey ile Güneydeki Enimistler ve Hristiyanlar arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi. Etnik köken, dil, din ve siyasi güç farklılıkları, Ulusal İslam Cephesi, N.I.F. tarafından etkilenen hükümet güçleri ile en etkili fraksiyonu Sudan Halk Kurtuluş Ordusu, SPLA, olan güneydeki isyancılar arasında bir iç savaşa yol açtı ve bu da sonunda 2011'de Güney Sudan'ın bağımsızlığına neden oldu. 2010'lu yıllara kadar uzanan bir geçmişe baktığımızda bile, kuruluşlar yalnızca iş gücünün ve müşterilerin artan çok boyutluluğuyla değil, aynı zamanda teknoloji şirketlerinin yükselişiyle daha da şiddetlenen iş ortamı değişikliklerinin hızı ve yoğunluğuyla da başa çıkmak zorundaydı. Bugün ise durum daha da vahim, çünkü rekabet, geçmişe kıyasla katlanarak daha karmaşık hale geldi. Ve dürüst olmak gerekirse, bu durum sadece uluslararasılaşma ve küreselleşme stratejisini seçen çok uluslu şirketler için değil, işi tamamlamak için küresel becerilere, tedarikçilere, uzmanlığa ve benzerlerine başvurmak zorunda olan her işletme için geçerlidir. Birinci bölümde sunulan açıklamadan, kültürel yeterlilikten ne kastedildiği ve bunun kültürle ilgili diğer kavramlardan nasıl farklılaştığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu bölümde yazarlar, kültürel yeterliliğin iş dünyasındaki uygulamasına ilişkin açıklamayı derinleştiriyorlar. Yazarlar, kültürel yeterlilik teriminde kültürün zorunluluğuna odaklanarak, bunun uygulamasını açıklıyorlar bölüm sürdürülebilir bütünsel rekabet gücünün bir farklılaştırıcı ve kolaylaştırıcı unsuru olarak kültürel yeterliliğin, nihai ürün ve veya hizmet farklılaştırmasından nasıl farklılaştığına dair bir tartışmayı içermektedir. Bunu yaparken, yazarlar birinci bölümde tanıtılan sürdürülebilir bütünsel rekabet gücü için alternatif bir bakış açısı, yaklaşım ve anlayış sunuyorlar. Bu alternatif, birinci bölümde de bahsedilen, Özellikle küresel genişleme stratejileri yoluyla ekonomilerin ölçeğini ve kapsamını kullanmanın iyi bilinen, öğretilen ve uygulanan modelleriyle karşılaştırılıyor. Bu uygulamalar nedeniyle kuruluşların rekabet avantajı olarak içsel bir gücü mutlaka kullanmadığı savunulabilir. Özellikle çok uluslu şirketler kaynaklarının kullanımını çeşitlendiriyor ve uluslararası işgücü uygulamalarındaki dengesizliklerden ve ilgili maliyetlerden yararlanıyorlar. Faaliyetlerini çeşitlendirmek, ham madde tedarikini ve bölgesel ve küresel sermaye piyasalarının işleyişini veya işlevsizliğini de kapsayacak şekilde genişleyebilir. Ancak, yazarların küresel çok uluslu şirketlerin yakın ve mevcut başarılarını ölçtükleri araştırmadan farklı bir eğilim gözlemliyorlar. Bu eğilim, finansal sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne yönelik kaynak tabanlı stratejik yaklaşımların sözde garantilerini sorgulamaya yol açıyor. Denenmiş ve test edilmiş stratejik yaklaşımlara yönelik bu eleştirel bakış açısı, öncelikle neden ve sonuç, nedensellik, ilişkisinin, daha basit bir ortamda olduğu kadar kaotik, bozulmuş ve karmaşık bir durumda görünür olmamasından kaynaklanan karmaşıklıklardan kaynaklanmaktadır. Kuruluşların bilinen stratejik yaklaşımlara daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmasının nedenlerini açıklamak için, bu argümanı birinci bölümde sıkça bahsedilen Porter'ın beş gücü çerçevesinde ele almak faydalı olacaktır. Daha özel olarak, Porter'ın modelinde yer alan sert ve yumuşak beceri bileşenleri arasında ayrım yapmak gereklidir. Yumuşak Beceriler, teriminin kökeni, 1968 ile 1972 yılları arasında ABD ordusuna kadar uzanmaktadır. Ordu, askerleri makineleri kullanarak işlerini yapma konusunda eğitmekte başarılı olmuştu. Ancak, bir grup askerin zafer kazanmasını sağlayan şeylerin çoğunun makineyle ilgili değil, grubun nasıl yönetildiğiyle ilgili olduğunu fark ediyorlardı. Örneğin, bir beceri harita kullanmaktı, sert beceri, diğeri ise harita kullanmayı açıklamak, başkalarını kullanmaya motive etmek, sorumluluk almak ve harita okumaya dayalı olarak yetkilendirilmiş bir düzeyde karar almaktı, yumuşak beceriler. Organizasyonlar Porter'ın 5 gücü modelinin teknik beceriler kısmını anlıyorlar, ancak sosyal beceriler kısmını ve kültürel yeterliliğin tüm bunlara nasıl uyduğunu anlıyorlar mı? Bununla ne kastediliyor ve kültürel yeterlilik ile Porter'ın 5 gücü modeli arasındaki varsayılan ilişki nedir? Kültürel yeterlilik ve Porter'ın 5 gücü. Araştırmaları sırasında yazarlar, 5 güç modelinin uygulanması söz konusu olduğunda ilginç bir olguya rastladılar. Porter'ın 5 güç analizinin etkinliğinin, ilgili, değerli, uygulanabilir ve örgütsel rekabet gücüne katkı sağlayan unsurlar açısından, teknik becerilerden ziyade sosyal becerilere daha çok bağlı olduğu bulundu. Teknik beceri bileşeni, tipik analitik düşünme biçimi olan T şekilli, yatay ve dikey, derinlemesine analiz yoluyla mevcut rekabeti, giriş engellerini, tedarikçileri, alıcıları, ikame ürünleri ve yeni giriş yapanları analiz etme yeteneğini ifade eder. Ancak, böyle bir analiz her bir bileşenin içerik gerçekliğini ortaya koyarken, Çerçevedeki ilgili paydaş bileşenlerinin, tedarikçiler ve alıcılar, hatta Porter'ın 5 ve yarım güç modeli durumunda hükümet, yönetimi, kuruluşların giriş engelini yükseltmelerini ve bütünsel sürdürülebilir rekabet gücü şanslarını artırmalarını sağlar. Porter, hükümeti bir, faktör, olarak listeler, ancak bir güç olarak değil, endüstri büyüme oranı ve tamamlayıcı ürün ve hizmetler gibi alt değişkenlerle birlikte ele alır. Porter, hükümetin altıncı bir güç olarak anlaşılmasının en iyi yolu olmadığını savunur çünkü hükümet müdahalesi endüstri karlılığı için doğası gereği ne iyi ne de kötüdür. Hükümetin rekabet üzerindeki etkisini anlamanın en iyi yolu, belirli hükümet politikalarının 5 rekabetçi gücü nasıl etkilediğini analiz etmektir. Örneğin, patentler giriş engellerini artırarak endüstri kar potansiyelini yükseltir. Tersine, sendikaları destekleyen hükümet politikaları tedarikçi gücünü artırabilir ve kar potansiyelini azaltabilir. Hükümet birden fazla düzeyde ve birçok farklı politika aracılığıyla faaliyet gösterir ve bunların her biri yapıyı farklı şekillerde etkiler. Paydaş yönetimi, özellikle kuruluşların ve kuruluş içindeki kişilerin paydaş bileşenlerini temsil eden kişilerle nasıl ilişkiler kurduğu ve yönettiği ile ilgilidir. Araştırma sonucunda Küreselleşmiş bir iş ortamında, farklı kültürlerden gelen insanların etkisiyle işlerini genişletirken doğru adımları atmak isteyen kuruluşlar için kültürel yeterliliğin bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı durum, insanların aynı kültürü paylaştığı ilişkiler için de geçerlidir. Ancak farklı kültürel geçmişler bir çalışma ilişkisinde çatıştığında işler biraz daha karmaşık hale gelir. Bu, Hofstede'nin açıkladığı gibi tedarikçiler Ev sahibi ülkedeki ortak girişim tarafları, alıcılar, hükümet yetkilileri veya operasyonel yetenek için gerekli olan diğer herhangi bir işlem paydaşı olabilir. Şekil 2.1, bu yumuşak beceri unsurunu bağlamlandırır ve şekildeki iki yönlü gri oklarla gösterilen kültürel yeterlilik alanı olarak adlandırır. Kuruluşlar, Porter'ın modelinde yer alan insan sistemleriyle ilgilenirken kültürel yeterlilik uygulayarak kendilerini kaleye, Bakınız birinci bölüm yerleştirebilirler. Tedarikçiler, alıcılar, hükümet ve diğerleriyle ilgili strateji oluşturmak, doğal olarak insanlarla, dolayısıyla insan sistemleriyle ilgilenmeyi içerir. Porter'ın modelinde yer alan paydaşlarla kültürel olarak yetkin bir şekilde ilgilenilerek yapıldığında, içsel bir rekabet avantajı yaratılır kaleye yerleştirme. Bu bölümde yazarlar, kuruluşların bütünsel sürdürülebilir rekabet gücüne katkıda bulunan soyut bir temel yetkinlik olarak kültürel yetkinliği incelemeye girişiyorlar. Bu temel yetkinlik, hem stratejik hem de operasyonel düzeyde, kuruluşlar arasında sadece daha akıllı kaynak uygulama çeşitlendirmesinden çok daha fazla rekabet avantajı sağlayan bir unsur olarak kendini kanıtlıyor. Bu, yazarların kültürel yetkinliğe ulaşmak için Porter'ın modelinin temel becerilerden ziyade temel becerilere daha fazla bağlı olduğu argümanını tamamlayan, temel beceri yeterliliğinden ziyade temel beceri yeteneğine daha çok önem veren bir yaklaşımdır. Not, kültürel yeterlilik alanında kullanılan, alıcılar, terimi, işletmeler arası, BB, işlem modelini ifade eder. İşletmeden müşteriye, BC, işlem modelinde ise yazarlar, ürünler söz konusu olduğunda müşteri hizmetler söz konusu olduğunda ise müşteri terimini kullanmaktadır. Strateji ve özgünlük arayışı, hem büyüklük hem de sayı bakımından çok uluslu ve çok kültürlü kuruluşların büyümesi, bunların çok azının tek bir coğrafi bölgeyle devlet, ülke veya bölge, sınırlı yerel rakiplerle rekabet etmesine yol açtı. Bu büyük çok uluslu holdingleri düşünürken, Akla Transporter filmlerindeki gibi galaksiler arası devlerin görüntüleri geliyor. Aslında, çok uluslu şirketler giderek daha fazla doğrudan birbirleriyle rekabet ediyor, yazarların araştırmasına göre, birçoğu hala benzer yeteneklere ve sürdürülebilir rekabet gücüne yönelik stratejik yaklaşımlara sahip. Bu benzerlikler, ekonomilerin ölçeği ve kapsamı, üretim ve imalat işgücünün uluslararasılaşması, sermaye piyasası farklılıklarından yararlanma ve bir ölçüde hükümet ve bölgesel ticaret bloğu teşvikleriyle ilgilidir. Rekabet ortamının eşitlenmesi ve oyuncu sayısının artmasıyla birlikte, kuruluşlar kaynak uygulama çeşitliliğine bağlı olanların aksine Rakiplerine karşı kullanabilecekleri olası farklılaştırıcılar olarak içsel temel yetkinliklerine daha derinlemesine bakmaya ve yeni bir bakış açısıyla yaklaşmaya zorlanmaktadır. Stratejik rekabet değeri, normlardan kopmakta ve aynı farklılaştırıcılar kümesini kullanmamakta yatmaktadır. Yazarların araştırması, rekabetin kopyalaması ve veya taklit etmesi zor olacak içsel bir benzersizliğe ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu da stratejinin ve ürün ve veya hizmet çıktısının kritik amaçlarından biridir. Stratejinin bütünsel rekabet gücünü takip etme seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle, stratejinin bu temel amacı giderek zorlaşmaktadır. Araştırma, kar odaklı rekabet gücünün takip edildiği durumlarda, birçok kuruluşun bu arayışta izlediği ve rekabet başarısıyla da ilgili olan standart yaklaşımların olduğunu göstermektedir. Bunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, satın alma isteği, ve, veya, satış isteği, yer almaktadır. Yazarlar, kültürel yeterlilikte kültürün, dışsal maliyet ve, veya farklılaşma tekliflerine alternatif sağlamak için neden bu kadar önemli olduğunu savunmaya hazırlanırken, bu yaklaşımlar arasındaki farka ilişkin aşağıdaki açıklamayı dikkate almak gerekir. Genel Kar Odaklı Yaklaşımlar Şekil 2.2 bu farkı göstermektedir. Araştırmalar, birçok kuruluşun değer yakalama kavramını anladığını göstermektedir. Bu kavramda bir kuruluş, bir ürün ve veya hizmetin sunulduğu fiyatı belirlemek için ek bir kar marjı, fiyat artışı ile temel bir maliyete sahip olur. Bunun ötesinde, değer yaratma, ek müşteri değeri katma alanlarının yanı sıra maliyet tasarrufu girişimlerini de hedefleyen yenilikçi bir yaklaşımı ifade eder. Bu maliyet tasarrufu girişimleri, sömürü modeline değil, karşılıklı fayda modeline dayanmaktadır. Burada maliyet düşürme faydaları, maliyet düşürme girişimini başlatan kuruluş ile bunu uygulayan tedarikçi arasında paylaşılır. Bir örnek olarak, Walmart'ın tedarikçilerine maliyet tasarrufu sağlayan sistemlere yatırım yapması ve ardından bu faydaları karşılıklı olarak paylaşması gösterilebilir. Walmart Inc. merkezi Bentonville, Arkansas'ta bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden hipermarketler, indirimli mağazalar ve bakkallar zinciri işleten Amerikan çok uluslu bir perakende şirketidir. Değer yaratma stratejik yaklaşımını izleyen kuruluşlar, artan fiyat noktaları, satın alma isteği ve veya azalan maliyetler, satış isteği, yoluyla yatırılan sermayenin getirisini artırırlar. Gelişmiş müşteri odaklı yaklaşımlar. Araştırma sonucunda ortaya çıkan ve COVID-19 pandemisi sırasında önem kazanan ek bir boyutta değer sunumu boyutudur. Bu, şekil 2.3'te gösterilmiştir. Şekil 2.2'ye atıfta bulunarak, şekil 2.3'te seçilen bir yaklaşımın çıktısı olarak benzer şekilde kullanılan değer yakalama ve değer yaratma yaklaşımlarına dikkat edin. Yazarların şekil ikinci üçe eklediği şey, şekil ikinci üçün sağ tarafında görülebilen, değer teslimine odaklanan gelişmiş bir yaklaşımdır. Çoğu kuruluş, iş modeli merkezli inovasyonu bilir ve bunu varlık modelinin optimizasyonunun bir parçası olarak görür. Bu tür bir yaklaşıma atıfta bulunurken en çok kullanılan terim, yalınlaşmadır. Bununla birlikte, zaman içinde teknik odaklı şirketlerin, kuruluşların ortaya çıkışı, değer yaratmaya odaklanan platform merkezli fırsatlar elde etmeyi amaçlayan mevcut varlık yapılandırmasını ve kaynak uygulamasını kullanmış ve keşfetmiştir. Bu durumlarda, kuruluşlar değer yaratmak için yeteneklerini yeniden tasarlar ve veya birleştirirler. Değer yaratmanın odağı, şekil ikinci gösterildiği gibi, platform merkezli fırsatlar kapsamında öncelikle mevcut ve geliştirilmiş ürünlerin ve sistem teslimatının kullanılması ve keşfedilmesine yöneliktir. Buna karşılık, iş modeli merkezli inovasyon daha çok faaliyetlere, yapıya ve sürece odaklanır. Bu yaklaşımların her ikisi de, deneyim merkezli fırsatlara kıyasla, kar odaklı bir yaklaşıma daha çok eğilim gösterir, deneyim merkezli fırsatlar ise daha müşteri merkezli bir yaklaşımdır. Şekil ikinci gösterildiği gibi, deneyim odaklı inovasyon, gelişmiş bir iş modelinin hizmet, kanal ve hibrit bileşenlerine odaklanır. Yazarlar, kültürel yeterliliğin farklılaştırıcı etkisi söz konusu olduğunda, bu üç yaklaşımdan sonuncusuyla daha çok ilişki kurmaktadır. Bunun nedeni, bu gelişmiş modelin ağırlıklı olarak müşteri, insan odaklı olmasıdır. Bu, esas olarak kuruluşların, içeriden dışarıya, inovasyon yaklaşımından, dışarıdan içeriye, inovasyon yaklaşımına geçişinden kaynaklanmaktadır. İlk yaklaşımda, kuruluşlar, biz yaparız, siz alırsınız, şeklinde kültürel olarak yetersiz bir görüşe sahiptir. İkinci yaklaşımda ise, müşterilerin ve işlem hattındaki diğer paydaşların yaşamına dalma süreciyle derinlemesine içgörüler elde edilir. Şu konularla ilgili kritik sorular sorulur. Kuruluşlar paydaşları için hangi sorunları çözmeye çalışıyor? Paydaşlarının neye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorlar? Paydaşlarının sorumluluk noktaları nelerdir? Paydaşlarının yapması gereken işler nelerdir? Paydaşlarının neyi başarmak istediğini düşünüyorlar? Bu etkileşim, yüksek düzeyde kültürel yeterlilik gerektirir ve doğru uygulandığında, paydaşlarla işlemsel bir ilişkiden ziyade çok daha güçlü bir ilişki kurulmasına yol açabilir. Yazarların araştırmalarından, birçok kuruluşun değer yaratmayı ve yakalamayı anladığı ve bu konuda oldukça başarılı olduğu açıkça görülmektedir, bakınız şekil 2.2, çünkü bunlar esas olarak iş modeli merkezli fırsatlar ve platform merkezli fırsatlarla ilgilidir. Bununla birlikte değer sunmak paydaşlarla derinlemesine bir bağlantı gerektirir. Bu bağlantı için kültürel yeterlilik temel bir gerekliliktir ve deneyim merkezli fırsatları keşfetmek ve kullanmak için gereklidir. Şekil 2.3'te yapılandırmadan sunuma ve deneyime doğru evrimin grafiksel gösteriminde dikkate alınması gereken bir anahtar kelime etkileşimdir. Daha önce Şekil 2.1'de gösterilen Porter'ın 5 ve yarım güç motifinde Yazarlar bir organizasyonun işlem hattının aşağı, yukarı ve içe doğru bileşenlerini vurgulamışlardı. Ancak, değer teslimini sağlayan gelişmiş deneyim odaklı fırsatlar için, organizasyonlar iş modeli odaklı iyileştirmelerden ve platform odaklı optimizasyonlardan daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Deneyim odaklı fırsatlar, müşteri ve organizasyon arasındaki işlemsel teslimatların ötesine, hatta Porter'ın modelinde bahsedilen tedarikçilerin ve diğerlerinin işlemsel sistemlerinin ötesine uzanır. Bu nedenle, kültürel yetkinlik, müşteri etkileşimi ve deneyimine odaklanarak bütünsel sürdürülebilirliği sağlayan bir zorunluluk olarak daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Yazarlar, bu noktada kültürel yetkinliğin önemini ve rolünü, özellikle de kültür kısmına odaklanarak konumlandırmak istiyorlar. Kültür, stratejiyi kahvaltıda yiyor. Rahmetli Peter Drucker'ın ünlü bir sözü vardır, kültür, stratejiyi kahvaltıda yer. Bu, bir kuruluşun kültürünün, stratejiden bağımsız olarak, başarısına veya başarısızlığına daha güçlü bir şekilde etki ettiğini ima eder. Şekil 2.2 ve 2.3'teki motifler aracılığıyla açıklandığı gibi, kuruluşlar, alım-satım istekliliği yaklaşımına ve, veya değer teslimi yaklaşımına odaklanarak karlılığı artırma seçeneğine sahiptir. Merhum Peter Ferdinand Drucker, Avusturya Amerikalı bir yönetim danışmanı, eğitimci ve yazardı, yazıları modern işletme şirketlerinin felsefi ve pratik temellerine katkıda bulunmuştur. Bu, değer katmanın ve olumlu müşteri deneyimini artırmanın yollarını ve yöntemlerini ifade eder. Bu da müşterilerin daha yüksek fiyat ödemeye istekli olmalarını ve sadık kalmalarını sağlayarak kar marjını artırır. Elbette, karlılık, pazar payını artırarak ve pazarları uluslararasılaştırarak daha fazla müşteri kazanarak organik olarak da artırılabilir. Stratejik seçeneklerin sınırlı olduğu bir ortamda, işletmeler bütünsel olarak sürdürülebilir ve rekabetçi kalmakta zorlanırken, aynı zamanda benzersiz bir şekilde farklı kalmaya da gayret ediyorlar. Daha önce verilen UPS ve FedEx, Coca-Cola ve Pepsi, McDonald's ve Burger King örnekleri bu düşünceyi desteklemektedir. Rakiplerin taklit etmesi zor olan bir şey yaratma ve geliştirme yeteneği genellikle bir ürün ve veya hizmeti ifade eder. Ancak çoğu durumda, rekabet teknolojik ve veya yenilikçi avantajlarla kısa sürede yetişir. Bu yüzyılın başlarında Netflix'in video kiralama sektöründe yarattığı dikkat çekici değişim bile şimdi Amazon Prime, Disney Plus ve diğerleri tarafından gölgeleniyor. Bu, bütünsel olarak sürdürülebilir rekabet gücünü korumanın zorluğunu ve bu zorluğun üstesinden gelmek için alternatif bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı kanıtlıyor. Bu nedenle yazarlar, içsel bir rekabet avantajı olan kültürel yetkinliği dikkate almanın mantıklı olduğunu savunuyorlar. Kültürel Yeterlilik ve 6 Sigma Kültürel yeterlilikte kültürün önemini açıklamanın en iyi yolu, 6 Sigma metaforuyla ifade edilebilir. 6 Sigma'yı başarıyla uygulayan kuruluşlar, sorulduğunda, başarının en büyük etkeninin sistemin özelliklerinden ziyade kültürel değişim olduğunu kabul ederler. Motorola'nın CEO'su merhum Bob Galvin, 1980'lerde 6 Sigma'yı ilk kez uygulamaya çalıştığında başarısız oldu. Çünkü Motorola'nın 6 Sigma'yı uygularken karşılaştığı en büyük zorluk, çalışanların iyileştirmeler yapmak yerine sistemi manipüle etme eğilimiydi, Tahir'i, 2017. Robert William, Bob, Galvin, Motorola'nın kurucusu Paul Galvin'in oğluydu ve 1959'dan 1986'ya kadar Motorola'nın CEO'luğunu yaptı. Motorola, Inc. merkezi Schumburg, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan çok uluslu bir telekomünikasyon kuruluşuydu. 2007 ila 2009 yılları arasında 4,3 milyar dolar zarar ettikten sonra, kuruluş 4 Ocak 2011'de iki bağımsız halka açık şirket olan Motorola Mobility ve Motorola Solutions'a ayrıldı. Motorola Solutions, yeniden yapılanma Motorola Mobility'nin ayrılmasıyla yapılandırıldığı için genellikle Motorola, Inc in doğrudan halefi olarak kabul edilir. Lenovo, Motorola Mobility'yi 2014 yılında satın aldı. Çalışanlar, kusurları azaltmak yerine, her lehim bağlantısı için 5 kusur olasılığı saymak gibi, kusur olasılığını artırarak sigma seviyesini iyileştirmeye çalıştılar. Ayrıca, bir sistemin iyileştirilmesinin istenmeyen şeylere değil, ulaşılmak istenen şeylere yönelik olması gerektiğini yanlış anladılar. Six Sigma kültürü, çalışanları kelimenin tam anlamıyla dönüştürme potansiyeline sahiptir. Six Sigma sertifikasına sahip olanlar, kendilerini ve yaptıkları işi geleneksel çalışanlardan farklı bir şekilde görmeleri için yetiştirilirler. Onlara şunlar öğretilir, işi sadece departmanlar ve fonksiyonlar açısından değil, süreç akışı açısından görmek. Villanova Üniversitesi Bildiğimiz kadarıyla bu ilk olarak Amerikalı fizikçi Walter Shewhart'ın çalışmalarında açıklanmıştır. Shewhart, kalite kontrolünün üretim sonrası kusurlu ürünlerin atılmasını içerdiği bir dönemde istatistik, kalite kontrol ve süreç iyileştirmeyi bir araya getirmiş ve genellikle toplam kalite yönetimi ve süreç iyileştirmenin atası olarak kabul edilir. Walter Andrew Shewhart Bazen istatistiksel kalite kontrolünün babası olarak da bilinen ve Shewhart döngüsüyle de ilişkilendirilen Amerikalı bir fizikçi, mühendis ve istatistikçiydi. 1917'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den fizik doktorası almadan önce Illinois Üniversitesi Urbana Champaign'de eğitim gördü. Motorola ve Six Sigma'ya dönecek olursak, Motorola sonunda Six Sigma'nın başarısını, çalışanları bu kavramın paydaşları haline getirerek sağladı. Çünkü başarılı bir uygulamanın farklı bir yaklaşım, farklı bir zihniyet, farklı bir kültür ve farklı bir yapma ve olma biçimi gerektirdiğini fark ettiler. Motorola, süreç iyileştirmesini, tanımla, ölç, analiz et, belirle ve kontrol et, sorumluluğunu herkese yükledi. Bu yaklaşım, çalışanların Six Sigma'nın amacının, çalışma biçiminde köklü bir kültürel değişim olduğunu anlamalarını sağladı. Six Sigma bir sistem değil, bir çalışma biçimidir. Yazarlar, kültürel yetkinliği benzer bir şekilde, içsel bir güç, temel bir yetkinlik ve iş kültürü olarak ele alıyor ve değerlendiriyorlar. Rekabetçi farklılaşmayı tüm organizasyonu etkileyen içsel bir bileşene yönlendirme motivasyonu, geniş bir yelpazedeki sektör rakiplerinin analizinden kaynaklanmaktadır. Dahası, rakipler arasında kopyalanan ve taklit edilen benzerlikler sunabilme yetenekleri de önemlidir. Bu nedenle, rekabet etmenin farklı bir yolunu bulmanın önemi büyüktür. İkinci bölüm, Önemli Noktalar Birçok kuruluş, sürdürülebilir rekabet gücünü elde etmek için ölçek ve kapsam ekonomilerinden yararlanmaya yönelik öğretilen modelleri takip etmektedir. Kuruluşlar, rakiplerine göre konumlanırken mutlaka içsel bir gücü dikkate almazlar. Bunun yerine ürünlere ve veya hizmetlere odaklanan, kaynaklarının kullanımını çeşitlendiren ve uluslararası işgücü uygulamalarındaki dengesizliklerden ve bunlarla ilişkili maliyetlerden yararlanan dışsal bir bakış açısı benimserler. Porter'ın 5 güç analizinin etkinliği, ilgili, değerli, uygulanabilir ve örgütsel rekabet gücüne katkı sağlayan unsurlar açısından teknik becerilerden ziyade sosyal becerilere daha çok bağlı görünmektedir. Bu nedenle, örgütlerin tedarikçiler, alıcılar, hükümet ve diğerlerinin insan sistemleriyle ilişkilerinde kültürel yeterlilik sergileyerek kendilerini güçlendirmeleri ve rakiplerinden daha iyi performans göstermeleri gerekmektedir. Birçok kuruluş, değer yaratma ve yakalama konusunda başarılıdır, çünkü bunlar esasen ürün ve veya hizmet sunumuna yönelik dışsal bir odaklanma yoluyla elde edilen rekabetçi özelliklerdir. Bununla birlikte, değer sunmak, müşterilerle derinlemesine bir bağlantı gerektirir ve bu bağlantı için kültürel yetkinlik kilit bir gerekliliktir. Kültürel yeterlilikte kültür, başarılı bir uygulama için olmazsa olmaz bir unsurdur, çünkü uygulama sistemi ve veya sürecinden ziyade bir varoluş biçimini ifade eder. Bölüm 3. Kale Stratejik bir farklılaştırıcı olarak kültürel yeterlilik Giriş Birinci bölümde yazarlar kültürel yeterliliğin ne si ne, ikinci bölümde ise nasılına değinmişlerdir. Üçüncü bölüm kültürel yeterliliğin bir kuruluşun stratejik planlama süreçlerine nasıl entegre edileceğini açıklamaya başlayarak pratik bir hal almaktadır. Bunu yaparken bölüm birinci ve ikinci bölümlerde bahsedilen rock uygulamasını hayata geçiriyor. Rock daha önce belirtildiği gibi bir oyuncunun aynı hamlede iki taşı birden hareket ettirdiği ve bir kez uygulandığında rakibin şahmat noktasına kadar ilerlemesinin neredeyse imkansız olduğu satranç hamlesidir. Strateji sürekliliği içinde kültürel yeterlilik. Yazarlar, Kültürel yetkinliğin bir kuruluşun stratejik planlama sürecine nerede ve nasıl entegre edileceğini açıklamak için Laughley ve Martin'in, Strateji Gerçekte Nasıl Çalışır, adlı eserindeki strateji sürekliliğini kullanmaktadırlar. Strateji Gerçekte Nasıl İşler, Procter ve Gamble'ın eski CEO'su A, G, Laughley ve Rotman Yönetim Okulu Dekanı Roger Martin tarafından yazılmış, Strateji Üzerine Bir Kitaptır. Kitap, Lafli yönetiminde P ve G'nin geçirdiği dönüşümü ve bu dönüşüme yön veren strateji yaklaşımını ele almaktadır. Bu çalışmada strateji, koordineli ve bütünleşik beş seçenekten oluşan bir küme olarak tasvir edilmektedir. Yazarlar, bu sürekliliğe küçük değişiklikler yaparak, bir düşünce paradigması, bir boyut ve bir bakış açısı olarak kültürel yeterliliğin stratejik planlama sürecine nasıl entegre edilebileceğini açıklamaktadır. Şekil üçüncü birde gösterilen çerçeve, strateji oluşturmada alınan kararların sırasını göstermektedir. Kararların alındığı daha geniş bağlamsal ve işlemsel ortamlar, Laffley ve Martin'in orijinal motifine ek olarak eklenmiştir. İşlemsel ortam, bir işletmenin işlem yapmasını sağlamak için genellikle gerekli olan sistemleri, kurumları, insanları içeren ortamı ifade eder. Bankalar, finans kuruluşları, alıcılar, tedarikçiler ve hükümetler bu tür kurumların örnekleridir. İşlemsel ortam ayrıca piyasa ortamı ve veya rekabet ortamı olarak da adlandırılır. Porter'ın 5 güç çerçevesi, bakınız ikinci bölüm, işlemsel ortamı oluşturan unsurlardan oluşmaktadır. Kısacası, işlemsel ortam, kuruluşların hiyerarşik olarak bir veya daha fazla düzeyde etkiye sahip olduğu insan sistemlerini içerir. Öte yandan bağlamsal çevre, siyaset, ekonomi, sosyal eğilim değişiklikleri ve teknoloji gibi mekansal yapılanmaları içerir. Bu, Agil'arın 1967'deki araştırmasıyla ilk kez yayınlanan ve bu kitabın giriş paragraflarında da bahsedilen PST olarak bilinir. Bakınız SF 3 4. Zamanla yasal ve çevre gibi bileşenler eklendi ve bugün birçok kuruluş İş ortamını tararken ve veri toplarken, PESTLE -E çerçevesini kullanmaktadır. Bir sonraki paragrafta açıklandığı gibi, kültürel yeterliliği anlamak için, kuruluşların üzerinde çok az veya hiç etkisi olmayan bağlamsal çevreyi oluşturan bileşenler ile işlemsel çevreyi oluşturan bileşenler arasında bir ayrım yapmak gereklidir. Bağlamsal bileşenler, daha geniş iş ortamını daha iyi anlamaya yardımcı olmak için zihinde canlandırılan mekansal konfigürasyonlar ve kavramsallaştırmalardır. İşlemsel bileşenler veya sistemler ise insan sistemleridir. Bunlar, kuruluşların insani bir ilişki kurması gereken sistemlerdir. Tedarikçiler ve alıcılar buna örnek teşkil eder. Yazarların savunduğu hipotez, daha yüksek bir kültürel yeterlilik düzeyinin İşlemsel ortamdaki etki faktörleriyle daha güçlü bir insani ilişki bağına yol açacağı ve rakipler için giriş engelini satrançtaki rok hamlesi kadar aşılmaz hale getireceğidir. Şekil üçüncü bire bakıldığında, işlemsel ve bağlamsal ortamlar, kademeli bir dizi karar olarak stratejinin planlandığı ve uygulandığı bir tuval olarak gösterilmektedir. Aşağıda, her adımda kültürel yeterliliği de içeren, adım adım bir açıklama yer almaktadır. Birinci adım, ne, stratejik niyet ve hedef? Şekil üçüncü birde, kültürel yeterlilik, Laughley ve Martin'in stratejik planlama sürecini oluşturan beş adımın her birinde etkileyici bir unsuru olarak konumlandırılmıştır. Bir bakıma, bu, kitabın önceki bir bölümünde kavramsal olarak açıklanan, Bakınız S.F. 6-11 Kültürel yeterliliğin bir bardak suya damlayan bir damla mürekkep olduğu fikrinin somut bir uygulamasına yönelik bir girişimdir. Kültürel yeterlilik, şekil üçüncü birde gösterilen beş adımın her birinde gerekli olan disipline başlarken sergilediğimiz bir yaklaşım ve duyarlılığı ifade eder. Bu nedenle, tutum, davranış, görüş ve bakış açısında bir değişikliği temsil eder. Örneğin, ilk adımda stratejinin amacı açısından kültürel boyutlar dikkate alınmalıdır. Başka bir deyişle, amaç sadece piyasa istek ve ihtiyaçlarına, hissedar değerine ve kuruluşun ulaşmayı hedeflediği şeylere bakmak olmamalıdır. Bunu yapmalı, ancak öncelikle amacı tasarlarken katılımcı bir şekilde kültürel boyutlara ve görüşlere karşı zenginleştirilmiş bir duyarlılıkla yapmalıdır. Airbnb örneği Kültürel yeterlilik yoluyla kale inşa etmenin pratik bir örneği AIRBNB iş modelidir. AIRBNB Inc., öncelikle tatil amaçlı kiralık evler ve turizm faaliyetleri için çevrim içi bir pazar yeri işleten bir Amerikan kuruluşudur. Merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan platforma web sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilmektedir. Aralık 2020'de, Airbnb, borsaya giriş yaptıktan sonra küresel olarak en büyük 3 otel zincirinden daha değerli hale geldi. Airbnb'nin hisse senedi fiyatı 144,71 dolardan kapanarak 86,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. O dönemde Marriott, Hilton ve Intercontinental'ın toplam piyasa değeri 84,1 milyar dolardı. Yazarlar, Airbnb'nin yükselişi ve başarısının kültürel yeterlilik kavramı ve uygulamasına dayandığını veya en azından insanların fark ettiğinden daha fazlasına dayandığını savunuyor. Yazarların cevaplamayı amaçladığı soru, ev sahibi ve kiracının birbirini tanımadığı bir konaklama kiralama modelinin neden bu kadar başarılı olduğudur. Bu soru, bu ölçekteki bir işletmenin başarısının normalde nasıl işlediğine dair görünen bir çelişkiyi ele aldığı için sorulması gereken doğru bir soruydu. Soru, şekil üçüncü birde gösterilen strateji sürekliliğindeki beş adımın, özellikle de birinci adımın etkileyicisi olarak kültürel yeterliliğe atıfta bulunularak cevaplanmaktadır. Akla gelen önemli bir faktör, sanal iletişim yoluyla kurulan güvendir. Araştırmaların da gösterdiği gibi, Dupya, Kumar ve Sahijwani, 2020, güvenin kurulmasına yardımcı olmak için fiziksel yakınlık gereklidir. Dolayısıyla, müşteriler bir işletmeye güvendiklerinde, onu güvenilir olarak görürler ve bu nedenle bir kuruluşla iş yapmaya istekli olurlar. Bu, müşterilerden daha fazla destek, sadakat ve katılım anlamına gelir. Konaklama sektöründe, çoğu sektörde olduğu gibi, kuruluşlar müşterilerin bir ürüne ve veya hizmete güvenmesini sağlayan en önemli unsur olarak genellikle marka kimliğine ve itibarına güvenirler. Hilton gibi güvenilir bir markayı eskiden nasıl düşündüğünüzü, AirBnB'nin kuruluş yıllarındaki düşüncenizle karşılaştırın. Oysa bugün AIRBNB, kiralık mülklere sahip olma modelini izlemeden, dünyanın en büyük konaklama işletmelerinden biri, hatta belki de en büyüğüdür. AIRBNB iş modelinde kültürel yetkinliğin kritik bir bileşen olduğunu fark eden yazarlar, farklı bir şey gözlemlediler. Geleneksel kurumsal güvenden, marka kimliği, olası kültürel farklılıklara rağmen yabancılar arasındaki kişiler arası güvene doğru bir ilerleme ve evrim olduğu görülüyor. AIRBNB, kültürel yetkinliği temel bir farklılaştırıcı ve temel yetkinlik olarak ele alarak, bildiğimiz çok uluslu otel ve konaklama işletmelerinin herhangi birinden katlanarak daha hızlı ve daha büyük bir büyüme sağlayan insan faktörünü belirledi. Yazarların araştırması, kültürel boyutlara ve görüşlere yönelik zenginleştirilmiş bir duyarlılığın yanı sıra müşteri katılımına dayalı tasarım ve yapılandırma unsurunun, güveni belirlemeyi ve kullanmayı mümkün kıldığı fikrine işaret etmektedir. İşletmeyi daha da büyütmek için devreye giren mekanizmalar bu nedenle sadece geleneksel bileşenler olan ve anlaşılması önemli olan emek, sermaye, girişimcilik, piyasa koşulları ve benzeri değil, Aynı zamanda ve daha da önemlisi tüm strateji sürekliliğine kültürel açıdan yetkin bir yaklaşım olacaktır. Bu yaklaşım, ticari bileşenlerin yanında veya karşısında ticari olmayan bileşenlerin belirlenmesini sağlar. Ticari bileşenler tipik olarak fiyat noktaları ile etkinlik, kolaylık ve uygun fiyatlılık arasındaki karşılaştırmadır, bakınız giriş, ikinci sayfa, bir USP'ye atıfta bulunurken. Kültürel yetkinliği, stratejik düşünme sürecinin en başından itibaren sürekliliğin birinci. Adımı düşünceyi etkileyen bir unsur olarak konumlandırma fikri, kültürel yetkinliğin süreklilik boyunca yapılandırılmış bir şekilde ele alınmasını sağlamanın olası bir yoludur. İkinci adım, nerede, fiziksel konumlandırma. Strateji sürekliliğinin ikinci adımının uygulanmasında da aynı husus dikkate alınır. Kuruluşlar için, nerede rekabet edebilecekleri ve etmeleri gerektiği sorusunun coğrafi cevabı, genel stratejik eylemleri üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahiptir. Farklı coğrafi bölgelerin farklı müşteri değerleri, personel değerleri, dilleri, inançları, gelenekleri ve davranışları vardır. Bir bölgede işe yarayan şeyin başka bir bölgede de aynı şekilde işe yarayacağını varsaymak akıllıca değildir. Bunun apaçık bir gerçek olduğu söylenebilir. Yine de, birçok kuruluş, farklı coğrafi bölgelere kültürel olarak yetkin bir yaklaşım ile yalnızca pazar türü ve pazar segmentine göre özelleştirme arasında ayrım yapmakta hala zorlanıyor gibi görünüyor. Özelleştirme yalnızca müşterinin bireysel tercihlerine göre yapılan bir değişikliği ifade ederken, kültürel açıdan yetkin bir yaklaşım, bir pazar yeriyle tamamen farklı bir etkileşimi, yani farklı bir iş ve işletme modelini ifade eder. Strateji sürekliliğinin ikinci adımının uygulanmasında kültürel yetkinliğin etkisi, kuruluşların çok uluslu müşteri etkileşimi için yalnızca pazarlama fonksiyonuna bağımlı olmaktan, tüm kuruluşa müşteri tabanının ve personel karışımının çeşitli kültürleriyle bağlantı kurmanın yeni bir yolunu aşılamaya doğru ilerlemesini sağlamaktır. Bu, farklı bölgesel veya ülke düzenleyici ve diğer gereksinimlerin arka planında gerçekleşir. Netflix örneği nasıl yapılmamalı? Netflix, bir kuruluşun iş modelinde değişim faktörü olarak kişiselleştirme ve kültürel yeterlilik arasındaki bu farkı deneyimlemiştir. Netflix, Inc. merkezi Los Gatos, Kaliforniya'da bulunan, 1997 yılında Reed Hastings ve Mark Randolph tarafından Scotts Valley, Kaliforniya'da kurulan bir Amerikan medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım kuruluşudur. Günümüzde birçok insan Netflix'i canlı yayın çevrimiçi eğlence sektöründeki başarısıyla tanıyor. Bu, Netflix'in kurucusu ve CEO'su Reed Hastings'in, dev video kiralama zinciri Blockbuster'a karşı verdiği mücadeleyi anlatan büyüleyici bir öykü. Resmi adı Blockbuster LLC olan ve daha önce Blockbuster Video olarak bilinen Blockbuster, evde film ve video oyunu kiralama hizmetleri sunan Amerika merkezli bir şirketti. Hizmetler öncelikle video kiralama dükkanlarında sunuluyordu, ancak daha sonraki alternatifler arasında posta yoluyla DVD kiralama, yayın akışı, isteğe bağlı video ve sinema salonları yer aldı. Netflix kurulduğu sırada Blockbuster LLC, Amerika merkezli en büyük ev sinema ve video oyunu kiralama hizmeti sağlayıcısıydı. Hastings, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak farklı bir iş modeli oluşturdu ve Blockbuster ile aynı hizmeti çok daha etkili, kullanışlı ve uygun fiyatlı bir şekilde sunmayı başardı. Bu durum, Blockbuster'ın birkaç yıl sonra iflas etmesine ve Netflix'in 2018'de 165 milyar ABD doları piyasa değerine ulaşmasına yol açtı. Ancak 2019'da durum Netflix aleyhine oldukça dramatik bir şekilde değişti ve hisse senedi fiyatı yaklaşık 2 hafta içinde neredeyse 400 dolardan 285 dolara düştü. Bu kitap yazıldığı sırada hisse senedi fiyatı hala 325 doları geçmekte zorlanıyordu. Hisse senedi değerindeki bu düşüşün en büyük nedenlerinden biri, Kısa bir süre içinde ve tarihinde ilk kez yaklaşık 125 bin abone kaybetmesi olarak gösterildi. Abonelik iptallerinin nedenleri arasında artan rekabet ve düşük kaliteli içerik gösterildi. Ancak, özellikle platform ekonomisinde faaliyet gösteren şirketler tarafından sıklıkla göz ardı edilen önemli bir nedende kültürel tercihti. Bulut tabanlı platform işletmeleri genellikle bu zorlukla karşı karşıya kalır. Netflix örneğinde, bazı içerikler tatsız ve farklı kültürlere karşı duyarsız olarak değerlendirildi ve bu nedenle aboneler bu kültürel yetersizliğe protesto olarak hizmeti iptal etti. MTN örneği nasıl yapılır? Şirketin, doğru yolu izlediği, farklı bir örnek vermek, bir kuruluşun küresel ayak izini genişletmeye giriştiğinde kültürel yetkinliğin ne kadar etkili olabileceğine dair anlayışımızı daha da genişletmeye yardımcı olur. Bunun bir örneği, mobil telefon sağlayıcısı MTN'dir. Daha spesifik olarak, Nijerya'daki faaliyetleri. Eski adıyla mesel olan MTN Group Limited, birçok Afrika ve Asya ülkesinde faaliyet gösteren Güney Afrika merkezli çok uluslu bir mobil telekomünikasyon şirketidir. MTN, Afrika'daki Nijerya'da faaliyet gösterme lisansını aldıktan sonra, Pazarda daha önce köklü bir geçmişe sahip diğer operatörlere karşı pazar payı kazanmakta zorlandı. Başlangıçta, pazara giriş için bilinen stratejik yaklaşımların çoğunu denedi, en popüler olanı ise fiyat rekabetiydi. Yine de başarısız oldu, ta ki yerel Nijeryalıların kültürüne yerleşmiş eşsiz bir şeyi keşfedene kadar. Bu eşsizlik birçok kişi tarafından Ubuntu olarak bilinir ve ben varım çünkü biz varız anlamına gelir. Ubuntu, kelimesi bazı Güney Afrika dillerinden gelir ve kelimenin tam anlamıyla, insanlık, anlamına gelir. Ubuntu'ya sahip olmak, gerçekten insani bir yaşam tarzı süren bir kişi olmak demektir, Ubuntu'dan yoksun olmak ise, insani mükemmellikten yoksun olmak demektir. Nijerya'da Ubuntu, aile üyelerinin birbirlerine derinden kök salmış bir kültür ve gelenekle bakacağı insancıl bir davranış biçimine dönüştü. Ebeveynler çocuklarına, çocuklar ebeveynlerine, kardeşler birbirlerine ve hatta aile soyunun daha da genişleyen üyelerine karşı bu davranış biçimini benimsedi. Bu kültürel anlayışa dayanarak, MTN, aile üyelerinin aynı hizmete abone olmaları durumunda diğer aile üyelerini aradıklarında indirim sağlayan bir kampanya başlattı. Bu işlemsel bileşen, aile üyelerinin aynı hizmete abone olmaları durumunda somut bir ubuntu biçimi olarak görüldü ve deneyimlendi. Gerisi tarih oldu. Bugün geriye dönüp baktığımızda çok basit görünüyor ama 1990'larda, ardından gelen pazar payı büyümesini tetiklemek için kültürel açıdan yetkin bir deha gerekiyordu. Bugün MTN, faaliyet gösterdiği farklı ülkelerde benzer bir kültürel yetkinlik modelini izleyerek Afrika kıtasındaki önde gelen mobil telefon şebekelerinden biri konumunda. Sonuç olarak, kültürel yeterlilik, kuruluşların sundukları hizmetleri daha geniş bir küresel ölçekte genişletmeyi seçmeleri durumunda başarı olasılığını artırır. Bu, geleneksel fiziksel mağaza modeli veya dijital platform modeli olabilir. İlke aynı kalır. Üçüncü adım, nasıl, benzersizliği yaratmak USP. Strateji sürekliliğindeki üçüncü adım, bir kuruluşun rekabetçi konumunu ve avantajını ele alır. Bu, değer yaratma, değer yakalama veya değer sunma odaklı bir rekabet yaklaşımının seçimi yoluyla yapılır, bakınız şekil 2.3. Bu rekabet yaklaşımlarından birini veya birkaçını yansıtan ana stratejiler, en iyi şekilde düşük maliyetli veya farklılaşma stratejileri olarak tanımlanabilir. Bu ana strateji yaklaşımlarının her ikisi de, kuruluşların benzersiz satış teklifi, USP, aracılığıyla ilettiği ürün ve veya hizmet sunumuna önemli ölçüde odaklanır. İşte bu noktada kültürel yeterlilik, geleneksel farklılaştırıcı yaklaşım modellerinden belirgin şekilde ayrılır ve yazarlar bunu açıklamak için özellikle aşağıdaki noktalara dikkat çekmek isterler. Birinci ve ikinci bölümlerde de belirtildiği gibi, kültürel yetkinlik, dışsal bir ürün ve veya hizmet farklılaştırıcı olarak görülmemelidir. Az önce açıklanan MTN örneğinde bile, Farklılaştırıcı güç ve stratejik rekabet avantajı, kuruluşun içsel kültürel yetkinliğinde yatmaktadır. Kültürel olarak yetkin kuruluşların müşterilerini nasıl düşündükleri, onlara cazip bir teklif sunma konusunda fikir verir. MTN örneğinde bu, Ubuntu merkezli yaklaşımla sonuçlanmıştır. Kültürel yetkinlik, kuruluş içindeki davranışın içsel bir itici gücü olarak rekabetçi bir farklılaştırıcı ve temel yetkinlikten bahseder. Dolayısıyla, strateji sürekliliğinin üçüncü adımında kültürel yetkinliğin etkisi, bir kuruluşun çeşitli müşteri tabanıyla ve Porter'ın beş gücünde, yukarı akış, iç akış ve aşağı akış, yer alan tüm işlem hattıyla otantik bir şekilde etkileşim kurma yeteneğini ifade eder. Bunun ardından, iş modeli, çeşitli pazarlardaki olası farklılaştırılmış ihtiyaçlara uyacak şekilde uyarlanır. Bu düşünce paradigmasındaki değişimi daha iyi anlamak için yazarlar daha ayrıntılı açıklama yapmak amacıyla Şekil 3.2 ve 3.3'teki matrisi kullanmaktadır. Şekil 3.1'i biraz farklı bir şekilde gösteren yazarlar, ikinci ve üçüncü adımları stratejideki konumlandırma adımları olarak açıklıyorlar. Burada kuruluşlar pazar penetrasyon kapsamlarını ve rekabet avantajlarını seçiyorlar. Bu avantaj düşük maliyet veya farklılaşma olabilir. Her ne kadar biraz akademik ve kolay görünse de, konumlandırma kararı sürdürülebilir rekabet gücünün varsayılan bir garantisi değildir. Birçok durumda, bu, piyasadaki bir konumun seçilmesinden ziyade, kültürel olarak yetkin bir karar alma süreci yaratmakla ilgilidir. Ve daha önce de belirtildiği gibi, bu, paydaş olarak müşteri kapsamının ötesine geçerek, Yukarı ve aşağı yönlü işlem bileşenlerini, Porter'ın beş gücü de içerir. Dış etkenlere ilişkin kültürel yeterliliğe sahip olmamak, piyasada yanlış stratejik pozisyon seçmek kadar zararlı olabilir. Woolworths örneği nasıl yapılmamalı? Buna örnek olarak, Güney Afrikalı perakendeci Woolworths'ün 2013 yılında Nijerya pazarına girme girişimi verilebilir. Kuruluş, Nijerya pazarında stratejik olarak konumlanırken strateji sürekliliğinin ikinci ve üçüncü adımlarını, farklılaşma ve geniş kapsamlılık, şekil üçüncü üçteki matrisin sağ üst çeyreği, uygulamış olsa da, bu başarısız girişime yol açan dış etkenler olmuştur. Yazarlar bu örnekte olası liderlik yargısını veya hatta kibiri dikkate almamış, bunun yerine strateji sürekliliği adımlarının objektif olarak uygulanmasına odaklanmıştır. Woolworths Holdings Limited, Güney Afrika merkezli çok uluslu bir perakende şirketidir ve Güney Afrika perakende zinciri Woolworths'ün yanı sıra Avustralyalı perakendeciler David Jones ve Country Road grubu da bünyesinde bulundurmaktadır. Ancak Woolworths'ün İngiltere ve Avustralya'daki Woolworths süpermarket zincirleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Bunlar İngiltere ve Avustralya'da düşük maliyetli, düşük değerli gruplardır ve yine Woolworths adıyla faaliyet göstermektedirler. Bu gruplar, Güney Afrika'daki Woolworths'ün algılanan yüksek değer ve yüksek kaliteli ürün sunma modeliyle tamamen ilgisizdir. Kasım 2013'te Woolworths, Nijerya'daki yatırımının artık sürdürülebilir olmadığını açıkladı. Kendi ifadelerine göre, başarısızlığın ana nedenleri olarak yüksek kira maliyetleri ithalat vergileri ve karmaşık tedarik zinciri süreçlerini gösterdi. İlginçtir ki, verilen bu nedenlerin hiçbiri Woolworths'ün yüksek düzeyde etkisine sahip olduğu alanlar değildi, bakınız bağlamsal çevre kuruluşların hiyerarşik olarak az veya hiç etkisinin olmadığı sistemler. Bununla birlikte, yazarlar, Nijerya'daki faaliyetlerinin başarısızlığına yol açanın düşük etki seviyeleri olmadığını savunuyorlar. Aksine, Woolworths'ün bu bağlamsal etki faktörlerine yönelik kültürel yetersizliğiydi. Nijerya'da Woolworths, ülkedeki özel, iş yapma biçimi, ile ilgili kültürel yetersizlik sergiledi. Geçmişe bakıldığında her şey daha net görülse de, kültürel yetersizliğe dair şu örneği de göz önünde bulundurmalıyız. Woolworths'ün Nijerya pazarından çekilmesine katkıda bulunan faktörlerden biri, Yüksek kira oranları ve ev sahibi açısından bu oranların pazarlık konusu olmamasıydı. Resmi olarak kayıtlara geçmese de Nijerya'ya genişleyen şirketler bunu bilir. Bu, perakendeciler söz konusu olduğunda Güney Afrika gibi bir bölgedeki sektör ile Nijerya'daki sektör arasındaki kültürel farklılığın bir örneğidir. Burada kastedilen kültürel unsur ulusal veya kabile kültürü değil, bölgesel ticari iş yapma biçimidir. Güney Afrika'da Woolworths, köklü bir perakendeciydi ve alışveriş merkezlerinde ve diğer perakende mekanlarında ana kiracı olarak en yüksek kira oranlarını müzakere ediyordu. Bu, küresel olarak tipik bir perakende kiralama modelidir. Ancak Nijerya'da durum böyle değildi ve bu nedenle Woolworths'ün iş uygulamalarını ve ilgili modelini bölgesel iş operasyon kültürüne uyarlaması gerekiyordu. Bu uyum ve zihinsel esneklik, benzer bir sektörün iki farklı bölgesi arasındaki bu farkı anlamak için yüksek düzeyde kültürel yeterlilik gerektirir, ayrıca, ego ve, veya kültürel önyargılardan arınmış bir şekilde, pazara girmeden önce uygun düzeyde gerekli özenin gösterilmesini de gerektirir. Woolworth benzer bir sektördeki kuruluşlara yakından bakıldığında, başarılı ve başarısız olanların iş modellerindeki belirgin farklılıkları görmek ilginçtir. Başarılı olanların hepsinin ortak bir paydası vardır. Hem iş gücü, istihdam düzeyinde hem de müşteri düzeyinde ve hatta daha da önemlisi tedarikçi dağıtım ve toplumsal düzeyde yerel kültürle bağlantı kurmak. Porter'ın 5 ve yarım güç modeli göz önüne alındığında, bu durum hükümet düzeyini bile içerebilir. Bu konuya daha sonraki bir aşamada değineceğiz. Nijerya ve diğer Afrika ülkeleri pazarlarında, doğru yolu bulan, karşılaştırılabilir perakendeciler arasında, Güney Afrika perakende devi Shoprite Holdings Ltd.'nin işlettiği 6 mağazayı satın alan PEP Afrika ve Birleşik Arap Emirliklerinin Majid Al-Futtaym şirketleri yer almaktadır. PEP Afrika'nın 5 Afrika ülkesinde mağazaları bulunmaktadır. Afrika'nın en büyük resmi giyim perakendecisi olan şirket, 1995 yılından beri ana vatanı Güney Afrika dışında yaşayan ailelere uygun fiyatlı giyim, ayakkabı, ev eşyası ve cep telefonu ürünleri sunmaktadır. Majid Al-Futtaym grubu, merhum Birleşik Arap Emirlikleri milyarderi Majid Al-Futtaym tarafından kurulmuştur. Şirket, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da projeleri bulunan bir gayrimenkul ve perakende holdingidir. ShopRite Holdings LTD, Afrika'nın en büyük süpermarket zinciri olup, Afrika genelinde 2943'ten fazla mağaza işletmektedir. Şirketin genel merkezi Güney Afrika'nın Batı Kap eyaletindeki Breckenfell şehrindedir. Dördüncü adım, uygulama, yapılar, süreçler ve faaliyetler. Strateji sürekliliğinin dördüncü adımının uygulanmasını daha iyi açıklamak için yazarlar. Doktor Elisabet Dostal'ın örgüt tasarımı üzerine yaptığı çalışmalara atıfta bulunarak, örgüte sistemik bir bakış açısıyla yaklaştılar. Gelecek bilimci, yönetim danışmanı ve yönetim eğitimcisi olan Dostal, Biomatrix sistem teorisini yönetim eğitimine ve örgütsel ve toplumsal dönüşüme uygulayan bir yönetim danışmanlık kuruluşu olan Biomatrix Webin kurucusudur. Dostal'a göre, bir organizasyon bir sistem olarak, birbirine bağlı ve birbirine bağımlı beş içsel unsurdan oluşur, Dostal, Cloete ve Jaros, 2005. Liderlik alanında en çok etkili olan iki unsur, şekil üçüncü dörtte ortadaki ovalin üst yarısında gösterilen değerler ve stratejik yönelimdir. Değerlerin amacı öncelikle örgütün ve çalışanlarının davranışlarını temel almak iken, Stratejik yönün amacı da tam olarak budur, vizyonu, misyonu, hedefleri ve amaçları aracılığıyla yön vermek. Şekil üçüncü dörde bakıldığında, Dostal'ın orijinal çalışmasında örgütsel vizyon, misyon, hedefler ve amaçlar topluca amaçlar olarak adlandırılmıştır. Aynı şekle bakıldığında, yazarların bunu, ne, terimiyle değiştirdiği görülecektir. Bu terminoloji değişikliği, strateji sürekliliğinin birinci adımı ile daha kolay uyum sağlamak ve ona atıfta bulunmak için yapılmıştır. Ancak Dostal'ın terimi gibi, bu da bir örgütün vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve amaçlarını içerir. Aynı şekilde, ovalin alt kısmında gösterilen bir organizasyonun yönetim alanında, sistemler aracılığıyla yönetilen stratejik amacın uygulanmasına yönelik bir yapı bulunmaktadır. Yazarlar, Dostal'ın orijinal çizimini, değiştirilmiş strateji sürekliliği çerçevesiyle uyumlu hale getirmek ve, uygulama, dördüncü, adım, ve, destek, beşinci, adım, aşamalarını yönetimsel alana yerleştirmek için değiştirmişlerdir. Ardından yazarlar, modelin insan bileşenini yönetmeye ek bir boyut kazandırmak için Porter'ın 5 güç modelini bir organizasyonun sistemik temsiline dahil ediyor ve bunun için organizasyonun fiziksel mantığına atıfta bulunuyorlar. Fiziksel mantık, organizasyonun kendi sınırlarının ötesine uzanır. Operasyonları mümkün kılmak için gerekli olan müşterileri, tedarikçileri ve diğer etkileşim faktörleriyle ilişkili olarak organizasyonun fiziksel konumunu, yakınlığını, içerir. DEL Örneği Yazarların araştırmasında, DEL Bilgisayar Şirketi, fiziksel mantığın anlamını açıklamak için iyi bir örnek olarak ortaya çıktı. DEL, bilgisayarlar ve ilgili ürün ve hizmetleri geliştiren, satan, onaran ve destekleyen, Ana şirketi Dell Technologies'e ait Amerikan çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Dell az miktarda stok tutar ve bu nedenle tedarikçilerini fiziksel olarak birbirine yakın konumlandırır. Bu, genel iş modeline uygundur ve özelleştirme ve teslimat hızıyla farklılaşmaya olanak tanır. Dell'in iç süreçlerinin ve faaliyetlerinin fiziksel mantığıyla iyi bir şekilde entegre olmak için, bulundukları yere bakılmaksızın teslimat konusunda belirli temel performans göstergeleri, KPI'lar, olan, iyi kurulmuş dağıtım tedarik zincirlerine sahiptir. Bu, rekor kıran teslimat sürelerinde uygun fiyatlı, özelleştirilmiş bilgisayarlar sunma değer önerisinin uygulanmasına yardımcı olur, bakınız giriş, sayfa 2'de bir USP'ye atıfta bulunurken etkinlik, uygun fiyat, kolaylık. Gerçek fiziksel mantığın teslimat hızına, tedarikçi yakınlığı ve uygun fiyata, düşük stok maliyeti nasıl yardımcı olduğunu görün. Organizasyonun yönetimsel alanında operasyonel eylemleri ve sergilenen davranışları belirleyen politika seçimleri uygulanır. İş modeliyle ilgili varlık seçimleri, somut kaynakların kullanımını ve uygulamasını içerirken, Yönetim seçimleri ise bir organizasyonun karar alma süreçlerini ve yetki düzeylerinin nasıl kademeli olarak dağıttığını ifade eder. Pratik bir örnek vermek gerekirse, operasyonel eylemler tam zamanlı ve yarı zamanlı personel arasındaki vardiyaların yönetilmesini ifade edebilirken, varlık seçimleri fabrikaların nerede kurulacağı ile ilgili olabilir. Bir organizasyonu sistem olarak görmenin şu ana kadar ele alınan ilk dört yönü şunlardır: Değerler vizyon, misyon, hedefler ve amaçlar, ne strateji sürekliliğinin birinci adımı, uygulama, strateji sürekliliğinin dördüncü adımı ve, destek, strateji sürekliliğinin beşinci adımı. Beşinci unsur ise yönetişimdir. Organizasyonu bir sistem olarak ele alma tartışmasına devam edersek, şekil üçüncü dörtte gösterilen beşinci içsel unsur olan yönetişim, hem insan performansının optimizasyonunu hem de süreç uyumunu içerir. Yönetişim öncelikle insanlar aracılığıyla uygulamayı yönlendirir ve bu nedenle içsel kültürel yetkinlik burada çok önemli bir rol oynar. Şekil 3.4'te, hem yönetişim tanımını hem de kültürel yeterliliği içeren sistemin merkezindeki oka dikkat edin, bu okey, yerleştirme noktasını göstermektedir. Strateji sürekliliğinin beşinci adımıyla bağlantılı olarak, insan kaynakları bileşeni, daha önce de belirtildiği gibi, uygulamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Merhum Jack Welch'in şu sözü çok iyi hatırlanmaktadır, iş başarısı üç şey gerektirir, insanlar, uygulama ve strateji ve bu sırayla. Welch, 2016 İnsanlarla kültürel olarak yetkin bir şekilde çalışmak, personel bağlılığını, müşteri memnuniyetini ve bir kuruluş olarak bütünsel olarak sürdürülebilir ve rekabetçi kalma olasılığını artırır. John Francis Welch J.R. Halk arasında, Jack olarak bilinen Amerikalı bir iş insanı, kimya mühendisi ve yazardı. 1981 ile 2001 yılları arasında General Electric'in yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak görev yaptı. Bu husus göz önünde bulundurularak, Laffey ve Martin'in uyarlanmış strateji sürekliliğinin beşinci ve son adımında bu konu daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Beşinci adım, destek, kaynak gereksinimleri. Kültürel yeterlilik konusuna devam edersek, strateji sürekliliğinin beşinci adımı insan, insan kaynakları, finansal, altyapı ve bilgi kaynaklarını içerir. Yazarlar burada insan, insan kaynakları yönüne odaklanmaktadır. Bu bağlamda kültürel yeterliliğin önemi, doğru bireyleri seçme ve onları kuruluş içindeki doğru pozisyonlara, doğru coğrafi bölgeye atama yeteneğiyle doğrudan ilgilidir. Uygun bir eşleşme olması gerekir. Yazarların araştırması, insanların ilişkilerinin bozulması nedeniyle kuruluşların sürdürülebilirliğinin tehdit altına girdiği endişe verici sayıda örneği ortaya çıkardı. Bunlar iç ve dış ilişkileri içerir. Araştırmaları, bu bozulmanın büyük ölçüde yanlış kişilerin yanlış pozisyonlara ve bölgelere atanmasından kaynaklandığını göstermektedir. MTN ve Woolworths örnekleri arasındaki başarı düzeylerinin karşılaştırılması bunu doğrulamaktadır. Bir kuruluşta doğru kişileri çekme, geliştirme ve elde tutma yeteneği, kültürel yeterlilik ile insanları uygun ve doğru bir şekilde uygulama yeteneği arasında güçlü bir pozitif korelasyonla birlikte, içsel kültürel yeterliliği yansıtır. BASF örneği nasıl yapılır? Bu kitap için yapılan araştırma sırasında yazarları etkileyen şirketlerden biri, merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Kimya Şirketi idi. BASF SE, Alman çok uluslu bir kimya şirketidir ve dünyanın en büyük kimya üreticisidir. Genel merkezi Almanya'nın Ludwig Schaffen şehrindedir. Dünyanın en büyük kimya üreticisi olan BASF grubu, 80'den fazla ülkede iştirakleri ve ortak girişimleriyle faaliyet göstermekte olup Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika ve Afrika'da 6 entegre üretim tesisi ve 390 diğer üretim tesisini işletmektedir. Sürdürülebilirlik raporlamalarından, şirketin çalışan bağlılığını ve katılımını, aidiyet duygusu, sağlamak için kültürel programlara ve personel eğitimine nasıl odaklandığı açıkça görülmektedir, bu da iç kültürel yetkinliğin oluşturulması ve geliştirilmesi için kilit unsurlardır. Ayrıca, müşteri bağlılığını ve katılımını artırmak ve çeşitlilik ve kapsayıcılığı optimize etmek için kültürel yetkinliği uygulamaktadır. Doğal olarak sahip oldukları kültürel açıdan yetkin tutum ve davranış, düzenleyici konulara, ev sahibi hükümetlere ve iş ortaklarına yönelik başarılı yaklaşımlarını da şekillendirmektedir. Bu örnek, daha önce tanımladığımız gibi, Porter'ın 5 ve yarım gücünde yer alan kültürel açıdan yetkin insan ilişkilerinin bileşenlerini tedarikçi, alıcı, personel ve hükümet yelpazesinde bütünleştiriyor. Bu örnek sayesinde, Kültürel yetkinliğin bir kuruluşun DNA'sına gerçekten yerleşmesi için tüm insan ilişkisi unsurlarına, Porter modelinin yumuşak beceri bileşenlerine bakınız, uygulanması gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. Örneğin, müşterilerle ilgilenirken kültürel açıdan yetkin olmak, ancak aynı yetkinliği tedarikçilere, iç personele ve veya hükümete veya iş modelindeki diğer paydaşlara uygulamamak fayda sağlamaz. Üçüncü bölümün sonunda, kültürel yeterliliğin strateji sürekliliğinin beş adımının her birinde kurumsallaştırılarak, bir bardak suya, bir damla mürekkep gibi entegre edilmesine ilişkin açıklamalar ve örnekler verildi. Üçüncü bölüm, Önemli Noktalar. Strateji, bir kuruluşun rakiplerine göre farklılaştırıcı bir rekabet pozisyonu elde etmesini sağlayan bir dizi karardır. Ne, stratejik niyeti ve kazanma hedefini, nerede, pazar rekabetçi konumlandırmasını ve kapsamını, erişimini, nasıl, ise dışsal benzersiz satış teklifini, USP, ifade eder, kaynak desteği ise teslimat ve uygulama için gerekenleri, yani kuruluşun yapılarını, süreçlerini ve faaliyetlerini ifade eder. Kültürel yetkinlik, strateji sürekliliğinde alınan beş kararın her birini önemli ölçüde etkiler ve bu nedenle kültürel olarak yetkin kuruluşların dış rekabet avantajından iç rekabet avantajına geçmesini sağlayarak, kuruluşun stratejik avantajını etkili bir şekilde pekiştirir ve rakipler için taklit ve kopyalamayı çok daha zor hale getirir. Bu, kendine özgü bir güç yaratır. İş modeli tasarımı, bir organizasyonun fiziksel mantığını içerir ve dört bileşenden oluşur, kaynaklar, benzersiz bir satış teklifi, kar modeli ve süreçler. Organizasyonu sistemli bir şekilde ele aldığımızda, yönetişim unsuru, tüm işlem hattı boyunca başarılı, kültürel açıdan yetkin etki davranışları için temel kuralları belirlemede kilit rol oynar, Porter'ın 5 gücü. Bölüm 4 Satya Nadella'nın Kültürel Yeterlilik Davası Giriş Bu bölüm, Ibara, Rattan ve Johnston'ın Haziran 2018'de yayınladığı, Satya Nadella at Microsoft, Inserting a Growth Mindset vaka çalışmasından uyarlanmış, uygulamadan bir örnek sunmaktadır. Hermine Ibara FBA, Londra İşletme Okulu'nda örgütsel davranış alanında Charles Handy kürsüsü başkanı, Örgütsel Davranış Profesörü ve Örgütsel Davranış Fakültesi Başkanıdır. Aneta Rattan, Londra İşletme Okulu'nda örgütsel davranış alanında doçenttir. Yazarlar, kültürel yeterliliğin uygulamasını o dönemdeki Microsoft CEO'su Satya Nadel'la örneği üzerinden açıklıyor ve ardından kültürel yeterliliğin nasıl ölçüleceği sorusunu ele alıyorlar. Satya Narayana Nadel'la, Hint asıllı Amerikalı bir iş insanıdır. 2014 yılında Steve Ballmer'ın yerine CEO olarak ve 2021 yılında John W. Thompson'ın yerine başkan olarak Microsoft'un yönetim kurulu başkanı ve CEO'sudur. Bölümün sonunda, bundan sonra Kültürel Yeterlilik Endeksi, KYE, olarak anılacak olan üç boyutlu bir ölçüm matrisi önerisi sunulmaktadır. Microsoft'ta Nadel'la, gelişim odaklı bir zihniyet aşılamak. Nadella, Aralık 2017'de Goldman Sachs ile yaptığı açık bir röportajda, Microsoft'u Windows merkezli hantal bir şirketten yapay zeka ve bulut bilişime yaptığı stratejik yatırımların karşılığını alan ve 700 milyar dolar değerinde bir şirkete dönüştürmenin başarı sırlarını paylaştı. Nadella, bu toparlanma yolculuğuna dair hikayeleri röportajda paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda Hit Refresh The Quest to Rediscover adlı kitabında da detaylı olarak anlattı. Nadel'la, CEO olarak atandığı dönemde kuruluşun iç çalışanlar arasındaki düşmanlıkla ve kendi deyimiyle, bıçak kavgaları, çekişmeler ve ataletle boğuştuğunu anlatıyor. Nadel'la için çalışan performansının müşterilerden ve pazar fırsatlarından daha önemli hale geldiği açıktı. İç rekabet kültürü, bir zamanlar lider teknoloji devini boğuyordu ve değişim zamanı gelmişti büyük bir değişim. Nadel'la, insan sistemini değiştirmesi gerektiğini fark etti ve bunu kültür programları ve eğitimler yoluyla yapmaya başladı, bu da Microsoft değerlerinin değişmesine yol açtı. Elbette, bundan daha fazlasını yaptı, ancak yazarlar, kültürel yetkinliği uygulamada vurgulamak amacıyla Nadel'lanın bu özel girişimine odaklanıyorlar. Nadella, 2000 sonrası borsa çöküşü ve Microsoft'ta yeniliği engelleyen bir kültürün geliştiği 10 yıllık bir dönemi atlatmak zorunda kalan Steve Ballmer'ın izinden gitti. Goldman Sachs ile yaptığı röportajda Nadella, o dönemde yaşadıkları sayısız teknolojik yenilik başarısızlığına değiniyor. Bunun nedenlerinden biri de bu zehirli iç rekabet kültürü, müşteri odaklılık eksikliği ve müşteri merkezliliğin yokluğuydu. Nadella o dönemde Kültürün büyük ölçüde performans değerlendirme ve ödül sisteminin sistemik bir sonucu olduğunu, zorunlu dağıtım mekanizmaları nedeniyle her 10 kişiden birinin, ne kadar katkıda bulunursa bulunsun, her zaman düşük bir not alacağını savundu. Basitçe söylemek gerekirse, sistem çabaya değil, çıktıya odaklanıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi, personel devir hızı arttı, Yeniliği teşvik etmek için fikirlerin şirket içinde paylaşımı yapılmadığı ve personel üyeleri arasındaki iç rekabet doruk noktasına ulaştı. Nadel'la, bunun sürdürülebilirlik raporlamasında personel sadakati ve bağlılığı başlığı altında ne kadar kötü göründüğünü fark ettiğini hatırlıyor, bu da aidiyet iklimini teşvik etmek için gerekli bir unsurdu. Dengeleri yeniden sağlamak için bu sonuca yol açan nedenlere odaklanmayı seçti. Bununla birlikte, sistemik olarak Microsoft'taki kültüre katkıda bulunan ve bu kitapta ele almadığımız ancak örgütsel liderler olarak dikkate alınması gereken başka sorunlar da vardı, şekil 4.1. Bunlar çoğunlukla dış saldı ve teknoloji balonunun patlaması ve Microsoft'un hisse senedi fiyatının dura anlaşmasının ardından insanların zenginleşemeyeceği gerçeğine işaret ediyordu. Buna verilen ani tepki, insanların birbirlerine karşı cephe alması oldu. Şirket başarılı olursa hepimiz başarılı oluruz ilkesine dayalı daha büyük bir organizasyona katkıda bulunmak yerine, insanlar her birinin kendi davranışını benimseyerek kurumsal merdivenin tepesine çılgınca tırmanmayı zenginliğe ulaşmanın yeni yöntemi haline getirdiler. Kültür programları ve eğitimleri, duygusal zekanın 5 temel bileşeninden biri olan empati, Goleman 1995, kültürel yeterliliğin sağlanmasında kilit öneme sahiptir. Röportaj sırasında Nadel'la, erken doğan, sadece 3 kilo ağırlığında olan ve serebral palsili ilk çocukları Zeyn'den bahsediyor. Bu kitabı yazarken, ne yazık ki Zeyn vefat etmişti. Nadel'la, Zeyn'in doğumunda empatinin, görünmez ve evrensel bir değer olduğunu ve empatinin, ister Microsoft'ta ister evde olsun, her yerde sorunlarla başa çıkmak için gerekli olduğunu öğrenmemiz gerektiğini, fark ettiğini hatırlıyor. En önemlisi, Nadel'la empatiyi bir zihniyet, bir kültür, bir yaşam biçimi ve bir varoluş biçimi olarak görüyor. Mühendislik mezunu ve sistem düşünme konusunda uzman olan Nadel'la, sürdürülebilirlik raporlamasının bileşenlerinden bazılarını bir araya getirerek Microsoft'taki kültürü değiştirme girişimini hayata geçirdi. Aslında, 6 bileşenin tamamını ustaca yöneterek, adeta bir orkestra gibi güzel bir müzikal oluşturdu. Kültür programları ve eğitim yoluyla kültürü değiştirmenin gerekliliğini fark etti, sürdürülebilirlik raporlamasının birinci ve ikinci bileşenleri. Microsoft'u tekrar sektör lideri yapmak için personel sadakatinin ve özellikle katılımının önemini vurgulamaya başladı ve bunu müşteri sadakati ve katılımına odaklanarak yaptı, Sürdürülebilirlik raporlamasının üçüncü ve dördüncü bileşenleri, kapsayıcılık ve empati yoluyla çeşitliliği daha iyi yönetme ve yönlendirme konusunda öncülük etti ve son olarak Microsoft'un sosyal ve çevresel yatırımlarını genişletti, sürdürülebilirlik raporlamasının beşinci ve altıncı bileşenleri, son olarak, Nadel'la, kültürel değişimin gerçekleşebileceği bir ortam yaratmak için performans yönetimi ve ödül sistemini değiştirdi. Kültürel yeterlilik bağlamında dönüştürücü liderlik ve çift yönlü dönüşüm, bu tür makro bir değişime bir organizasyonu dahil etmenin, özellikle de genel olarak kültürel yetkinlik performansını iyileştirmenin en büyük zorluklarından biri, organizasyonel faaliyetlerin ivmesini korumak ve işlerin her zamanki gibi devam etmesini sağlamaktır. Bu zorluk, işlerin ne yapıldığı değil, nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Ayrıca, bunu başarmak için gereken liderlik özelliği, işlemci liderlikten ziyade dönüştürücü liderliktir. İşlemci liderlik ise, özellikle Microsoft'un kuruluşunun ve hızlı büyümesinin ilk günlerinde Bill Gates'in tarzına daha yakındır. İşlemci liderlik, mevcut bir sistem içinde uyumluluk ve kademeli değişimle ilgilidir, bu tarz, hızlı büyüme yaşayan yeni bir organizasyon için daha uygundur. Dönüştürücü liderlik ise radikal değişim yoluyla bir kültürü değiştirmekle ilgilidir. Nadel'la, hem Gates'in hem de Bolmer'ın çok hırslı ve son derece zeki olduklarını, ancak liderlik tarzlarında önce olduklarını ilk kabul eden kişiydi. Onların modeli, hassas bir şekilde soru sormak, fikirleri toplantılarda analiz ederek geçerliliklerini test etmek ve sunum yapanın inancını değerlendirmekti. Ancak Nadella'nın istediği, merakı teşvik eden, öğrenme açlığını uyandıran ve insanları kendisine yeni fikirler ve bilgiler getirmeleri için güçlendiren bir modeldi. Nadella, çalışanları güçlendirmeye ve daha önce rakip olarak görülen dış ortaklık anlaşmalarını genişletmeye odaklanarak, bu zorlukların ve alışılagelmiş iş yapış biçimini değiştirme gerekliliğinin paralel bir şekilde uygulanmasını sağlamayı başardı. En önemlisi, örgütte güç ve otorite değil, saygı ve etki kültürü yarattı. Ancak Nadel'la, kültürel yetkinliği sadece programlar ve şirket içi öğrenme yoluyla geliştirmekle kalmadı, bunu kuruluşun dış paydaşlarına, özellikle müşterilere ve iş ortaklarına da yaydı. Bu hamle, Microsoft'un bazı teknik yeniliklerde tekrar liderliği ele geçirmesini sağlarken, Aynı zamanda kültürel yetkinliği içsel bir güç olarak geliştirmesine de olanak tanıdı. Müşteri ziyaretlerini ve özel müşteri odaklı girişimleri nasıl yönlendirdiğini hatırlıyor, bu girişimlerde Microsoft çalışanları, müşterilerle, onların dünyasında zaman geçirerek ihtiyaçlarıyla gerçekten bağlantı kuruyorlardı. Bunlar başlangıçta dirençle karşılandı ve zaman kaybı ve gereksiz olarak görüldü, ancak ısrarla devam edilmesi meyvesini verdi. Bu eylemler çok önemliydi çünkü Nadella çalışanları her şeyi bilen bir kültürden her şeyi öğrenen bir kültüre taşıdı. Bu da kültürel yetkinliğin yerleşmesinde kritik öneme sahip bir bileşendi. Bakınız birinci bölüm. Kültürel yeterlilik, kültürel ilgi alanlarının, farkındalığın, anlayışın, duyarlılığın ve zekanın başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Nadella'nın bu davranışı ve eylemleri yazarların daha önce bakınız S 23-24. Porter'ın 5 ve yarım gücünün gerçek değeriyle ilgili olarak dile getirdikleri noktayı güçlü bir şekilde desteklemektedir. Porter'ın modelinin değeri, modeldeki farklı güçlerin niteliklerinin derlenmesinden ziyade, modelin kültürel açıdan yetkin boyutunda yatmaktadır. Bakınız 2. Bölüm, Şekil 2.1. Her şeyi bilenden, her şeyi öğrenmeye. Bir kültürü değiştirmek kolay değildir asla kolay olmaz ancak Naderla için bu daha da zorlayıcıydı. Dönemin en güçlü liderlerinin izinden gitti, köklü bir kültürü miras aldı ve bunun da ötesinde, bu değişimi gerçekleştirmek için son derece karmaşık bir yapıya sahipti. Yapı sadece bölümlere ayrılmış olmakla kalmadı, aynı zamanda departmanlar arasında da rekabet vardı. Nadella, Stanford psikoloğu Carol Dweck'ten büyük bir saygıyla bahsederken, onun, Zihniyet, Başarının Yeni Psikolojisi, adlı kitabından öğrendiklerini ve uyguladıklarını anlatıyor. Carol Susan Dweck Amerikalı bir psikologdur. Stanford Üniversitesi'nde Louis ve Virginia Eaton psikoloji profesörüdür. Dweck, motivasyon ve zihniyet üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Nadella'nın kitaptan edindiği şey, Microsoft'ta değişimi gerçekleştirmek için tam olarak ihtiyacı olan şeydi. Örnek teşkil edecek bir kültürel yetkinlik oluşturması gerekiyordu. The Week'in düşüncelerinden ve araştırmalarından yola çıkarak, Nader'le Microsoft için bir plan oluşturdu. The Week'in dünyayı öğrenenler ve öğrenmeyenler olarak ikiye ayırdığını anladı. Bu, sizi sınırlayacak sabit bir zihniyet ile sizi ileriye taşıyabilecek bir gelişim zihniyeti arasındaki farkı göstermenin ve anlamanın en açık ve basit yoluydu. Nadel'la, Microsoft'un kültür değişiminin, herkesin büyüyebileceğine ve gelişebileceğine, potansiyelin önceden belirlenmediğine, beslendiğine ve herkesin zihniyetini değiştirebileceğine olan inanç üzerine kurulu olacağı sonucuna vardı. Bu zihniyet değiştirme girişimine girişti ve kültür programları ve eğitimler aracılığıyla insanları yavaş yavaş, her şeyi bilen, olmaktan, her şeyi öğrenen, olmaya doğru yönlendirdi. Nadel'la, tek Microsoft, hedefine ulaşmak için dışarıda müşteri odaklılığa, içeride ise çeşitlilik ve kapsayıcılığa odaklanarak çalışmalarına devam etti. Tüm çalışanların çeşitliliği ve kapsayıcılığı aktif olarak arayıp benimsemesi durumunda Microsoft'un en iyi performansını sergileyebileceğine inanıyordu. Bu konuda yaptığı en önemli açıklamalardan biri, eğer misyonumuzda belirtildiği gibi gezegene hizmet edeceksek, gezegeni yansıtmalıyız, oldu. Hit Refresh, The Quest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone adlı kitabında Nadel'la, Microsoft'un iş gücünün çeşitliliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi gerektiğini ve Microsoft'un düşünce ve karar alma süreçlerine çok çeşitli görüş ve bakış açılarını dahil etmesi gerektiğini savunuyor. Nadel'la, herkesin fikirlerinin duyulabilmesi için başkalarının da konuşmasına olanak sağlamak amacıyla insanlara çağrıda bulunuyordu. Kapsayıcılığı teşvik ederek Microsoft'un kendi önyargıları hakkında bilgi edinmesine ve şirketteki herkesin kolektif gücünden yararlanabilmesi için davranışlarını değiştirmesine yardımcı oldu. Ona göre, ancak bu kültürel açıdan yetkin bakış açısıyla fikirlerine, ürünlerine ve müşterilerine daha iyi hizmet verilebilirdi. Bu kitabı yazarken, yazarlar, kültürel yeterliliğin iş dünyasındaki önemini kanıtlayan en iyi örneğin Microsoft'taki Nadella'nın eylemleri olduğu görüşündeydiler. Bu noktada, kültürel yeterliliğin olası rekabet avantajını ve bütüncül bir rekabet ve sürdürülebilirlik avantajı elde etmeye yapabileceği katkıyı gösteren yeterli kanıt sunulmuştur. Şimdi sorulması gereken soru şu, kuruluşlar kültürel yeterliliği ölçebilir mi ve eğer ölçebiliyorlarsa, bunu geliştirebilirler mi? Araştırma sonucunda ortaya çıktığı üzere, kültürel yeterliliğin nicel ölçümü zordur, ancak buna rağmen sürdürülebilirlik raporlamasında kullanılanlar gibi birçok ilgili tanı yöntemi mevcuttur. Kuruluşlar için kültürel yeterliliği nicel olarak ölçen özel bir tanı yöntemi henüz bulunmamaktadır. Yazarların sahip olduğu yöntem ise şimdi incelenecektir. Sürdürülebilirlik raporlamasında çeşitli değişkenler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Kültür, şirket veya grup, liderlik, sorumluluk, kültür programları ve eğitimleri, personel sadakati, mutluluğu ve bağlılığı, aidiyet duygusu, müşteri sadakati ve etkileşimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, sosyal ve çevresel yatırımlarla ilgili personel programları, hükümetler ve düzenleyici kurumlarla ilişkiler, iş ortaklarıyla ilişkiler, Küresel çapta dağıtılmış personele ve veya çok kültürlü organizasyonlara liderlik etmek. Bu değişkenlerin doğasından da görülebileceği gibi, bu durum ile yazarların bir kuruluşun kültürel açıdan yetkin bir kuruluş olarak nitelendirilmesi için kuruluşun etik değerlerinde bulunması gerektiğini savundukları unsurlar arasında açık örtüşmeler vardır. Bununla birlikte, tüm kuruluşlar sürdürülebilirlik raporlamasını yönetim raporlama belgelerinin bir parçası olarak uygulamamaktadır. Bir kuruluşun kültürel yetkinliğini ölçmek için özel bir ölçüm aracının tasarlanması ve kullanılması gerekmektedir. Bunu başarmak için, Kaplan ve Norton'un dengeli karnelerini kullanmamakla birlikte, kültürel yetkinliği ölçmek için bir karne ölçüm fikrinden yararlanan çalışmaları incelenmiştir. Robert Kaplan ve David Norton, bir şirketin mevcut eylemlerini uzun vadeli hedefleriyle ilişkilendiren stratejik bir yönetim aracı olan Dengeli Karne'nin, Balanced Scorecard mucitleri olarak bilinirler. Dengeli Karne, dünyadaki en başarılı ve yaygın olarak kullanılan yönetim araçlarından biridir. Kültürel yeterlilik ölçme aracı, çoğu kuruluşta genel olarak kullanılan mevcut değerlendirmelerden yararlanmaktadır. Bununla birlikte, ilgili kuruluşlar, kültürel yeterlilik performanslarını belirlemek için kullanılabilecekler açısından bazı özelleştirmelere ve özgürlüğe ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle, bir tür puanlama tablosu gereklidir. Önerilen puanlama tablosunu veya ölçüm matrisini temellendirmek için yazarlar, Porter'ın 5 ve yarım gücünü uygularken sağlanan bağlamsal çerçeveyi kullanmaya devam etmeyi seçmişlerdir, ancak kültürel olarak yetkin boyuta, ikinci bölüm, şekil 2.1 ve kültürel yetkinlikle ilgili diğer ikincil kaynaklara odaklanmışlardır. Bunlar arasında Hofstede'nin giriş modları kavramı, standart sürdürülebilirlik raporlaması ve çeşitli yönetim kavramsal çerçeveleri yer almaktadır. Yazarlar bunlardan strateji sürekliliğini tartışmış ve bir organizasyonun bir sistem olarak görünümünü tasvir etmişlerdir. Bunlardan ve diğerlerinden yola çıkarak Şekil 4.2 bir ölçüm matrisi olarak CC'nin ilk resmini göstermektedir. Kültürel yeterlilik ölçüm matrisinin derlenmesi amacıyla seçilen üç boyutlu matris değişkenleri Şekil 4.2'de sunulan motifte gösterilmiştir. Boyutlar aşağıda gösterilen örneklerde daha ayrıntılı olarak incelenebilir. İç, çalışan sadakati, personel katılımı, personel devri Kuruluşta ortalama yıl, finansal performans, piyasa değeri, temettü beyanı, sürdürülebilir karlar, sürdürülebilir gelir, dış paydaşların sadakati, müşteri sadakati, iş ortakları, hükümet ve devlet kurumları, yukarıdaki döküm, matris için önerilen bileşenlere bir örnektir ve mevcut teşhis ve ölçüm araçlarına bağlı olarak bir kuruluştan diğerine farklılık gösterebilir. Uygulama detayları bir sonraki bölümde açıklanmaktadır. Nadelle vaka çalışmasının ortaya koyduğu çığır açıcı içgörü, ulusal kültürün liderlik davranışını öngörmediğinin teyididir. Aksine, diğer kültürlerden öğrenme amacıyla açık fikirlilik pratiği, lideri kültürel olarak yetkin kılar ve bunu örgütsel bir rekabet avantajı olarak kurma olasılığını sağlar. Dahası, Porter'ın 5 ve yarım, gücü, Hofstede'nin giriş modları, Sürdürülebilirlik raporlaması ve diğer dengeli performans göstergeleri gibi araçların salt işlemsel uygulamasından, ilişkisel uygulamasına geçme yeteneği, bu tür içsel rekabet gücü için zemin hazırlar. 4. Bölüm Önemli Noktalar Büyüme odaklı bir zihniyet ile bir kuruluşun işlem hattının yukarı, orta ve aşağı yönlü bileşenlerindeki paydaşlarla ilişkilerde kültürel açıdan yetkin bir yaklaşım benimseme yeteneği arasında güçlü bir pozitif korelasyon olduğu görülmektedir. Görev performansına odaklanmak yerine insanlara odaklanmak, kültürel açıdan yetkin ve müşteri odaklı bir yaklaşımla yönlendirildiği takdirde, sonuçlarda katlanarak iyileşme sağlayabilir. Bir kuruluşta insanlara yatırım yapmanın, doğru nedenlerle yapılması, üst düzey liderlik tarafından yönlendirilmesi ve sadece kuruluşun performansını artırmak değil, insanların gelişimini de odak noktası olarak alması koşuluyla, kanıtlanmış olumlu sonuçları vardır. Kültürel yeterlilik, kuruluşlar için içsel bir rekabet avantajı olarak geliştirilebilir ve daha da geliştirilmesi için niteliksel ve niceliksel olarak ölçülebilir. Kültürel yeterlilik, ulusal kültürle hiçbir ilişkisi olmayan ve kültürel çeşitliliği temel bir öğrenme kaynağı olarak görmeye istekli herhangi bir lider tarafından rekabet etmenin ve bütünsel, sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmanın bir yolu olarak benimsenebilecek bir beceridir. Bölüm 5. Kültürel Yeterlilik Endeksi (KYE) Ölçüm Matrisi. Giriş. Yazarlar, kültürel yetkinliğin bir kuruluşun DNA'sına entegre edilmesi için, Temel iş süreçlerinin devamlılığını sağlarken aynı zamanda kültürel yetkinliği rekabet gücü alanına taşıyacak ikili bir dönüşüm yaklaşımı önermektedir. İşletme ve kültürel yetkinliği birbirine entegre etmenin yollarını araştırırken, iş süreçlerinde çok fazla aksama yaşanmaması için bu ikiliğin dikkate alınması gerekmektedir. KPI'ların yeniden düzenlenmesi, yeni KPI'ların geliştirilmesi ve kurumsal performans göstergelerinin yeniden tasarlanması, kültürel yetkinliği içsel bir rekabet avantajı olarak konumlandırmak için gerekli yapısal bileşenlerden sadece birkaçıdır. Beşinci bölüm, Kültürel Yetkinlik Endeksini, KYE, belirlemek için bir ölçüm matrisi sunmakta ve bu şekilde bahsedilen dönüşüm yolculuğuna giden yolu ortaya koymaktadır. Küreselleşmenin hızı ve iş ortamındaki değişimlerin yoğunluğu, dünyanın bazı bölgelerinde küreselleşmeye karşı artan bir direnç olsa da, rekabet dinamikleri değişirken ve yeni iş modelleri ortaya çıkarken sektörleri zorlamaya devam etmektedir. Bütüncül bir şekilde rekabetçi kalmanın zorlukları göz önüne alındığında, yazarlar şirketlerin, Bütüncül bir şekilde rekabetçi kalmak için ne bildikleri ve ne yapmaları gerektiği konusunda mevcut bilinen iş uygulamalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmelerini önermektedir. Araştırmalar, birçok kuruluşun, hem kendi içlerindeki kültürel çeşitliliği keşfetme ve kullanma biçimlerini hem de müşterileri, tedarikçileri ve ortaklarıyla olan dış ilişkilerindeki çeşitliliği dönüştürmek için etkili bir yaklaşım geliştirmekte zorlandığını göstermektedir. İş liderleri, kültürel yeterliliğin ne olduğu ve nasıl en iyi şekilde optimize edileceği konusunda farklı bakış açılarına sahiptir. Bazıları kültürel yeterliliği artan personel katılımı faaliyetleri yoluyla, diğerleri ise dış paydaşlarla ilgilenirken kültürler arası atölye çalışmaları yoluyla sağlamaya çalışmaktadır. Bazıları ise farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayacağına inandıkları belirli projelere yatırım yapmaktadır. Ancak kültürel yeterlilik, önceki bölümlerde açıklandığı gibi, bundan daha fazlasıdır. Bir kuruluşun kültürel yeterliliğini iyileştirmede gerçek başarıya ulaşmak için, yazarlar kültürel olarak yetkin bir kuruluşun temel tasarım mantığına ilişkin temel sorunu ele almaktadır, çünkü kültürel yeterlilik ve bunun stratejik bir avantaj olarak nasıl yeniden konumlandırılacağı konusunda kavramsal bir netlik eksikliği olduğu görülmektedir. Yazarlar, öncelikle Kültürel Yeterliliği Kültürel Yeterlilik Endeksi, (CCE) aracılığıyla ölçerek, ardından da kuruluşun genel performansını iyileştirmek için bunun uygulanmasını sağlayarak bu netliği sağlamayı amaçlamaktadır. Artan iş rekabeti ve çok kültürlü küresel organizasyonları yönetme karmaşıklığıyla birlikte, işlem hattı bileşenlerinde insan unsuruna odaklanmak, bakınız birinci bölüm, kültürel yeterlilik performansını iyileştirmenin daha yapılandırılmış bir yoluna ihtiyaç duymaktadır. Bu kitabı yazarken başvurulan ikinci ve birinci kaynaklar, kültürel yeterliliğin nasıl uygulanacağına veya bir endeks olarak nasıl ölçüleceğine dair açık bilgiler içermediğinden, bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Yazarların araştırdığı şirketler, daha önce ele alınan Microsoft Vaka çalışması örneğinde olduğu gibi, bakınız 4. bölüm kültürel olarak çeşitlilik gösteren iş gücünü yönetme yeteneklerini örgütsel performansı artırmak için nasıl kullandıklarından bahsederken yalnızca kendi başarılı sonuçlarını sergilemektedirler. Bununla birlikte, kültürel yeterliliğin nasıl uygulanacağına ve nasıl ölçüleceğine dair yapısal örnekler, ele alınan araştırmalarda eksiktir. Bu boşluktan yola çıkarak, yazarlar çeşitli örgütsel işlevlerin, süreçlerin ve faaliyetlerin nasıl ölçüldüğüne dair uyarlamaların nasıl sağlanabileceği üzerine bir çalışma başlattılar. Bu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları, ayrıca kuruluşun finansal performansını ve dolayısıyla bütünsel rekabet gücünü içerir. İşlem hattının, yukarı, içeri ve aşağı yönlü, bileşenlerinin performansında bir adım değişikliği sağlamak için bunların tümünün dikkate alınması gerekir. Bununla birlikte, kavramsal olarak, araştırma, değerlerden stratejiye ve uygulamaya kadar, kültürel yeterliliğin örgütsel rekabet gücüne entegre edilmesinin temel tasarım mantığı üzerinde az sayıda yakınsama örneği ortaya koymuştur. Ancak, kuruluşlara bu dönüşümde rehberlik ederken, bu eksiklik, Kültürel Yeterlilik Endeksi, KYE, olarak adlandırılan bir ölçüm matrisi önerisiyle giderilmektedir. Bu bölüm, matrisi sunarken üzerine inşa edilecek bir temel olmamasının zorluğunu vurgularken, bir kuruluşun CCI performansının altında yatan tasarım mantığının derinlemesine anlaşılması için önceki araştırmalardan yararlanmaktadır. Yazarlar, rekabet gücünün temel yapı taşı olarak strateji arayışının ötesine bakarak, bir kuruluşun kültürel yeterliliği rekabet gücü modeline yerleştirirken nasıl temelden değişmesi gerektiğini anlamaya çalışmışlardır. Ele alınan sorular şunlardı. Organizasyonlar, kültürel yetkinliğin bu şekilde içselleştirilmesi yoluyla neyi hedefliyorlar? Bu değişim sürecine başlanırken, söz konusu kuruluşların temel tasarım mantığı nedir? Bu ve diğer sorunları ele alırken, kültürel açıdan yetkin bir kuruluş kavramı üzerine yeni bir ölçüm çerçevesi tasarlandı. Kültürel Yeterliliğin Konumlandırılması Normal iş operasyonları devam ederken dönüşüm geçirmek istendiğinde gerekli olan ikiliye atıfta bulunarak, kuruluşların bilinen süreçler aracılığıyla mevcut kaynakları ve yetenekleri verimli bir şekilde kullanmaları ve aynı zamanda yeni yetenekler ve daha fazla fırsat yaratmak için kaynakları ve yetenekleri yeni yollarla birleştirmeleri gerektiği savunulmaktadır. Birincisi, mevcut KPI'lar ve bir tür dengeli performans göstergesiyle ölçülen strateji ve uygulama aşamalarıdır, ikincisi ise kültürel yetkinliğin kuruluşun rekabetçi modellemesine entegre edilmesini ifade eder. Çok kültürlü bir kuruluşa nasıl liderlik edileceği sorusuna yanıt olarak, performansı artırmak için kültürel çeşitlilikten yararlanma ihtiyacına dikkat çekilmelidir. Bu, aktif inovasyon ve yeni fırsatların keşfi yoluyla, Artan kültürel yetkinliğin içsel avantajıyla yönlendirilen yeni bütünsel rekabetçi iş modelleriyle denemeler yaparak gerçekleştirilebilir. İkili dönüşümün iki ayağı arasındaki gerilimi dengelemek için, bir CCI ölçüm matrisi ve mevcut performans göstergesi kategorileriyle KPI uyumu için bir tasarım mantığı önerilmektedir. Bu, CCE matrisinin değişkenlerine ve bunlarda yer alan ve bir sınıflandırma matrisi aracılığıyla ölçülen yapılara referansla yapılır. Bu konu, bu bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Organizasyonların işlem süreçlerinin insani unsurlarının kültürel çeşitliliğinin giderek arttığı bir gelecekte, artan kültürel yeterlilik, organizasyonların söz konusu dönüşümü özümseme yeteneklerini geliştirmelerini gerektirir. Bu dönüşümde gerekli olan değişim, kültürel çeşitliliğin insan kaynakları veya öğrenme ve geliştirme gibi fonksiyonel bir düzeyde ele alındığı geleneksel iş kültürel çeşitlilik uyum perspektifinden, kültürel yeterliliğin işe uygun olarak resmi yapılar, yönetişim ve ilişkisel mekanizmalar aracılığı ile yönetilmesi gereken bir yaklaşıma doğru olmalıdır. Dönüşüm, rekabet gücünü yönlendirdiği için, Kültürel yeterliliğin kavramsal ve yapısal olarak bu artan rekabet gücüne ulaşmada kilit bir başarı faktörü konumuna yükseltildiği, örgütsel stratejiye yenilenmiş bir bakış açısı gerektirir. Kültürel yeterliliğin strateji planlama sürecinin bir parçası haline getirilmesi söz konusu olduğunda, bu yaklaşım üçüncü bölümde ele alınmıştır. Buna dayanarak, kavramsal ve yapısal konumlandırma şekil beşinci birde grafiksel olarak gösterilmiştir. CCE ölçüm matrisinin nasıl uygulanacağını anlamak için gerekli olan CCE'nin grafiksel gösterimi, CCE ölçüm matrisinin bileşenlerinde açıklanmıştır. Şekil 5.13 temel değişken içermektedir. Bunlar daha önce şekil 4.2'de gösterilmiştir. Bunlar şunlardır. Finansal performans, dış paydaşlara bağlılık, iç, çalışan sadakati, Finansal performans ölçümleri küresel olarak standartlaştırılmış endeksleri takip ederken, dış ve iç paydaş değişkenleri 3 ayrı çerçeveden gelen yapılardan oluşmaktadır ve bu nedenle aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Yazarlar, finansal ölçütler küresel olarak standartlaştırılmış endeksler olduğundan, bu ölçütler üzerinde ayrıntılı olarak durmamaktadır. Dış ve iç paydaş değişkenlerinin yapıları aşağıdaki 3 ayrı çerçeveden türetilmiştir. Şekil 2. 1'de gösterilen Porter'ın 5, ve yarım, gücü daha çok ilişkisel, insan yumuşak beceriler, yönleri. Şekil 3. 4'de gösterilen sistem olarak organizasyon daha özel olarak bir organizasyonun yönetişim yönü ve Şekil 3. birde gösterilen, değiştirilmiş strateji sürekliliği çerçevesindeki 5 adım. Okuyucunun sürdürülebilirlik raporlamasıyla ilgili olarak aşağıdaki hususları aklında tutması gerekmektedir. Yazarların, bir kuruluşun kültürel açıdan yetkin bir kuruluş olarak nitelendirilmesi için sisteminde bulunması gerektiğini savunduğu unsurlar ile standart sürdürülebilirlik ve, veya çevre, sosyal ve yönetişim, ESG, raporlama kriterlerinde yer alan değişkenler arasında örtüşmeler bulunmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilirlik kriterleri, CCI'nin üç temel değişkeninin hiçbirinde ayrı, bireyselleştirilmiş yapılar olarak ele alınmamaktadır. Kuruluşlar bu yapıları ele alabilir ve uygunsa bunları CCI ölçüm matrisine ekleyebilirler. Dolayısıyla, sürdürülebilirlik kriterleri CCI ölçüm matrisinin tasarımına ne dahil edilir ne de hariç tutulur, ancak ilgili kuruluşlara göre uygulanabilirliğine bırakılır. CCU ölçüm matrisine ilişkin daha fazla açıklık sağlamak amacıyla yazarlar, aşağıda yer alan 3 grafiksel gösterimle açıklamayı genişletmişlerdir. 3 grafiksel gösterim sunmalarının temel nedeni, görselleştirmeyi güçlendirmektir, zira eksiksiz ve birleşik bir çerçeveyi basılı olarak sunmak çok zor ve pratik değildir. Şekil 5.1, kitap boyunca bahsedilen ve ölçüm matrisinin finansal boyut dışındaki iki temel değişkeni olan iç ve dış paydaş sadakatinin ölçümüne katkıda bulunan unsurları içeren tüm çerçeveleri temsil etmektedir. Daha önce ele alınan ölçüm matrisinde yapılar olarak belirlenen insan faktörü unsurlarının her biri, kültürel açıdan yetkin bir bakış açısıyla ölçülmesi gereken unsurlar olarak vurgulanmıştır. Porter'ın 5 ve yarım gücünden seçilen dış paydaş yapıları şunlardır. Tedarikçiler, hükümet, ortak girişim ortakları, diğer alıcılar. Porter'ın 5 ve yarım güç çerçevesinden seçilen iç paydaş yapısı, organizasyonu bir sistem olarak ele alarak ve strateji sürekliliği ile birlikte şu şekildedir. Porter'ın 5 ve yarım gücünden yola çıkarak, kurum içi kişiler, çalışanlar. Yönetişim, bir organizasyonu sistem olarak ele alırken ortaya çıkan 5 içsel unsurdan biridir. Destek, değiştirilmiş strateji sürekliliği çerçevesindeki 5. adım olarak yer almaktadır. Bunlar, şekil 5.2 ve 5.3'te grafiksel olarak gösterilmiştir, her çerçeve için seçilen yapılar gri renkte gölgelendirilmiştir. Bölümün sonuna doğru, CCI ölçüm matrisinin birleştirilmiş bir versiyonu sunulmuştur. Okuyucunun bir organizasyondaki kültürel yeterliliğe ilişkin sistemik bir bakış açısını korumasını sağlamak için, tüm yapılar başlangıçta ölçüm matrisi çizimlerine dahil edilmiştir. Dış paydaşların yapısal bileşimi, şekil 5.2'de gri daireler yardımıyla gösterilmektedir. Ardından, iç paydaşların yapısal bileşimine uygulanabilir yapılar şekil 5.3'te gösterilmiştir. Şekil 5.3, daha önce tartışılan çerçevelerden seçilen ve gri renkte vurgulanan iç paydaş değişkeni yapılarının geliştirilmiş bir versiyonunu sunmaktadır. Şekil 5.1, 5.2 ve 5.3'e atıfta bulunarak, CCI ölçüm matrisinin dayandığı hipotez, kültürel yeterlilik yapılarını yönetirken daha yüksek bir kültürel yeterlilik seviyesinin, artan iç rekabet avantajı yoluyla bütünsel sürdürülebilirliğin artma olasılığını artıracağıdır. Not, bu noktada, CCI ölçüm matrisinin her bir yapının performansını, normalde ölçüldüğü gibi temel performans alanları, KPA olarak ölçmediğini anlamak çok önemlidir. Bunun yerine, her birinin performans düzeyinin nedenini analiz ederken, bu yapıların, kurumsal dilde KPA olarak adlandırılan, kültürel yeterlilik boyutuna özel olarak odaklanır. Başka bir deyişle, kültürel yeterliliğin bir KPA'nın performans düzeyine katkısına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılır. CCÖ ölçüm matrisinin karmaşıklığını anlamaya yardımcı olmak amacıyla, belirli bir KPA'nın performansında kültürel yeterliliğin katkısına dair bir örnek verilmiştir. Bu, açıklayıcı niteliktedir. Altıncı bölüm, CCI ölçüm matrisinin her bir yapısı için vaka çalışması örnekleriyle daha ayrıntılı bilgi vermektedir. Burada verilen örnek ise dış paydaş sadakati yapısı olan tedarikçe örneğidir. Bahsedilen göstergelerin bazıları hassas olduğundan, gerektiğinde kurgusal rakamlar kullanılmaktadır. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse, gösterge rakamlarının doğruluğu önemli değildir, önemli olan kültürel yeterliliğin uygulanma ilkesidir. Tedarikçi örneği, Nijerya'daki Woolworths. Üçüncü bölümde yazarlar, bu yüzyılın başlarında Woolworths'ün Nijerya pazarına girme girişiminin başarısızlığına değinmişti. Burada da aynı örnek kullanılarak, KPA'ları ölçerken kültürel yeterlilik boyutunun yapılandırılmış bir şekilde dahil edilmesinin bir örneği verilmiştir. Açıklama varsayımsaldır. Ancak, konuyu kanıtlamaktadır. Sınıflandırma matrisinin, CM, tanıtımı. Porter'ın modelinde tedarikçiler, bir kuruluşun faaliyetlerini yürütmek için gereken tüm girdilerin tedarikçilerini içerir. Bu örnekte, Woolworth's'e o dönemde faaliyet göstereceği mekanları sağlayan kiralık mülk tedarikçilerine odaklanılmıştır. Diğer ülkelerde izledikleri aynı modeli uygulayan Woolworth's, faaliyet göstereceği mekanları oluşturacak mülkleri satın almak yerine kiralamayı tercih etmiştir. Bu nedenle, fiziksel mantıklarının kiralık mülkleri içerdiği ve bunun başarılı bir şekilde yönetilmesi için tedarikçi yönetiminin Woolworths tarafında esneklik ve uygun fiyatlılık sağlamanın bir yoluna ihtiyaç duyacağı savunulabilir. Reuters'ın haberine göre, 2013 yılında Nijerya'daki faaliyetlerini kapatırken Woolworths, bu bileşeni aşamadıkları zorluklardan sadece biri olarak göstermiştir. Reuters, Thomson Reuters'e ait bir haber ajansı olup dünyanın en büyük haber ajanslarından biridir. Ajans, 1851 yılında Alman asıllı Paul Reuter tarafından Londra'da kurulmuştur. Kültürel yeterliliğin KPA performansına etkisini açıklama terminolojisi çerçevesinde, Woolworths'ün bakış açısından, KPA olarak bina tedarikçilerinin düşük performans gösterdiği öne sürülmektedir. Bu durumda, düşük performansın Woolworths'ün hesabı yönetme biçiminden kaynaklandığı, Nijeryalı mülk sahiplerinden kaynaklanmadığı belirtilmelidir. CCI Ölçüm Matrisi ve Sınıflandırma Matrisi Yukarıda ölçülen ve kaydedilen performansı daha detaylı incelemek için, CCI Ölçüm Matrisi, kültürel yeterliliğin yönlerinin ele alınmasının KPA performansına fayda sağlayıp sağlamayacağını inceler. Soru şu, belirli bir KPA'da kültürel yeterliliğin katkısı, ağırlığı nasıl ölçülür ve nicel olarak ölçülebilir mi? Bu konuda yardımcı olmak için yazarlar bir sınıflandırma matrisi, CM, geliştirmiştir. Bu, belirli bir KPA'nın performansını analiz ederken kültürel yeterliliğin ağırlığını ve, veya katkısını ölçmenin basit bir yolunu sağlar. Bu kavramı anlamak için, belirli bir CCI ölçüm matrisi değişkenine bir örnek verilmiştir. Bu örnekte, dış paydaş sadakati, ele alınmıştır. Performans ölçümü gerektiren yapı ise bu örnekte ev sahipleridir. Son aşamada, ölçülecek yapıyı oluşturan unsurlar belirlenmiştir. CME yapıları ve elemanları Yapısal bileşim, kuruluş ile belirli bir paydaş, bu durumda Woolworths ve ev sahibi, ler. Arasındaki yinelemeli bir iletişim sürecinin sonucudur. Yapısal unsurlar genel değil, kuruluşa ve içinde bulunduğu duruma özgüdür. Dolayısıyla, varsayımsal olarak, Woolworths Nijerya'daki ev sahibi endüstrisi, kültüründeki tedarikçilerin kültürel olarak yetkin yapılarını araştırmış olsaydı, benzer bir senaryoda böyle bir ilişkiyi yönetmek zorunda kaldığında bilinen unsurlardan en azından bazılarını elde edebileceği ileri sürülmektedir. Bunlar şunlar olurdu. Yerel dil yeterliliği, insanlara ve ülkeye saygı, kültürel anlayış, müzakere ahlakı, profesyonellik, büyüme zihniyeti, sosyal kabul, liste eksiksiz olmasa da, kuruluşun KPA performansını artırmanın bir yolu olarak kültürel yetkinliği kullanmak istemesi durumunda, bu tür analizler için kültürel açıdan yetkin bir bakış açısının gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, spesifiktir ve kuruluşların, belirli CCI değişkenini ve ilgili KPA'yı ölçerken hangi kültürel yetkinlik yapı unsurlarının dahil edilmesi gerektiğine karar vermeleri gerektiğini savunmaktadır. Anlaşmaya varıldıktan sonra, bu yapıların performansı, ölçülen kuruluşun KPA'sının alıcı tarafındakiler tarafından, unsur bileşimi aracılığıyla ölçülebilir. KPA tedarikçi performansı ise, değerlendirmeyi tedarikçiler yapmalıdır. CM’yi tamamlarken, tedarikçiler, ayrıca belirlenen yapı unsurlarının birbirlerine göre ne kadar önemli olduğunu da belirtmelidir. Şekil 5.4, kültürel yeterliliğin KPA performansına katkısının nasıl ölçüldüğünü daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Uygulamada CM, bir kültürel yetkinlik matrisi, Cm, iki bağımsız değişkenden oluşan 2x2'lik bir matristen oluşur. Çoğu 2x2 matrisin aksine, her iki değişken de bağımsızdır. Ölçüm, yansıtıcı bir şekilde yapılır ve kültürel olarak yetkin davranışın alıcısından, bu davranışın performansını ve belirli değişken unsurlarının birbirlerine göre ne kadar önemli olduğunu değerlendirmesi istenir. Şekil 5.4, CM'nin grafiksel bir gösterimidir. Woolworths varsayımsal örneğindeki 7 unsurdan 4'ü gösterim amacıyla seçilmiştir. Şekil 5.4'te gösterilen Cm ile birlikte, tablo 5.1, tanımlanan değişken unsurların her biriyle ilgili daha fazla bilgi içermektedir. CM'de, x ekseni, ölçülen değişken unsurların göreceli puanını ve birbirlerine göre ne kadar önemli olduklarını temsil eder. Örnekte, örneğin yerel dil yeterliliğinin, kültürel olarak yetkin bir değişken unsur olarak, örneğin kültürel anlayıştan daha az önemli olduğu belirtilmelidir. cm'de, y ekseni, ölçülen her değişken unsur için, 10 üzerinden bir ölçekte performansı temsil eder. Değişken unsurların üzerinde mutabık kalınmış kesin tanımı, ölçülen performans ve göreceli önem derecelendirmeleriyle birlikte tablo 5. birde tablo formatında verilmiştir. Burada bahsedilen mutabık kalınmış tanım, kuruluş ile performansı değerlendirenler arasındaki anlaşmaya dayanmaktadır. Bu örnekte, kuruluş Woolworths, geri bildirimi derecelendirme ölçeği aracılığıyla veren ise ev sahibidir. Yuvarlanmış ortalama, toplam olarak, kuruluşun kültürel yeterlilik performansının düzeyini, bu durumda ev sahiplerinin kültürel yeterlilik performansı olarak değerlendirdiği şekilde göstermektedir. Basitçe ifade etmek gerekirse, şekil 5.2'de gösterildiği gibi, dış paydaş sadakatinin C.C.I. bileşeni şunlardan oluşmaktadır. Tedarikçiler, hükümet, ortak girişim ortakları, diğer alıcılar, bu varsayımsal durumda ölçülen tedarikçi unsuru, ev sahibi, leridir. Performansı ölçmek için kullanılan kültürel yeterlilik unsurları şunlardır. Yerel dil yeterliliği. İnsanlara ve ülkeye saygı, kültürel anlayış, müzakere ahlakı, profesyonellik, büyüme zihniyeti, sosyal kabul, bu özel yapının kültürel yeterlilik alanındaki genel performansı %60'tır. Bu yüzde, KPA'nın ölçümünü yansıtmaz. Daha geniş ve kapsamlı tedarikçi yönetimi KPA'sının bir parçası olarak, ev sahibi, ler, ile etkileşimde sergilenen kültürel yeterlilik performansını yansıtır. KPA'da kültürel yeterlilik katkısının yorumlanması. Soru şu, genel performans yüzdesi ne anlama geliyor? Woolworths varsayımsal örneğinde, %60'lık performansın olası nedenleri arasında, kuruluşun ev sahibi, ler, in kültürel anlayış ve gelişim odaklı zihniyet unsurlarını anlamada çok yetkin olmaması yer alabilir. Kuruluş, Nijerya'ya özgü olmayan uluslararası kuruluşlarla uğraşırken, ev sahibi, ler, için kültürel anlayışın ne kadar önemli olduğunu anlamakta yetersiz kalıyor. Aynı şey, bu şirketlerin gelişim odaklı bir zihniyete sahip olmaları ve sektör kültürünü veya iş yapma biçimini daha iyi anlamak için daha fazla bilgi edinmeleri gerektiği beklentisi için de söylenebilir. Bunun için açık fikirli veya gelişim odaklı bir zihniyet gereklidir. Bu örnekteki, hayali, sonuçların bir diğer yorumu da, ölçülen kuruluşun ev sahibi ülkedeki insanlara gerçek bir saygı göstermediği şeklinde olabilir. Kültürel anlayışları düşük olup, bu durum olumsuzlama etiğinin de aynı derecede yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Organizasyonun bir sonraki adımları, yapı unsurlarının her birinin değerlendirmelerini gözden geçirmek ve ölçülen unsuru iyileştirmek olacaktır. CCI Ölçüm Matrisinin Tam Uygulaması Bu ölçüm yöntemi, CCI ölçüm matrisinin 3 değişkeni içinde tekrarlanmalı ve değişkenleri oluşturan ilgili yapılar ve bunların unsurları belirlenmelidir. CM için belirlenen yapı unsurları, kuruluştan kuruluşa farklılık gösterecektir. Son olarak, CCI ölçüm matrisinin kültürel yeterliliğin genel KPA performansına yaptığı katkıya odaklandığını akılda tutmak önemlidir. Amaç, yüksek veya düşük performans açısından doğrudan korelasyonlar çıkarmak değildir. Amaç, daha yüksek bir CC'nin genel organizasyonel performansı olumlu yönde etkileyebileceği, kültürel yeterliliği içsel bir rekabet avantajı ve bütünsel sürdürülebilir rekabet gücüne katkıda bulunan bir unsur olarak güçlendirebileceği olasılığını araştırmaktır. Bu, belirli bir KPA ile ilgili CCI ölçüm matrisinin uygulanmasına ilişkin açıklamayı sonlandırmaktadır. Altıncı bölümde diğer değişken yapılar ve bunların unsurları özetleyici bir tanımlayıcı biçimde vaka incelemesi olarak ele alınmaktadır. CCI basitleştirilmiş. Şekil beşinci birde gösterilen motifin daha basit bir versiyonu, şekil beşinci beşte temsil etmektedir. Bu motif, finansal performans, iç paydaş sadakati ve dış paydaş sadakati CCI değişkenlerinin yapılarını temsil etmektedir. Motif, bu değişkenleri, merkezdeki birleşim noktası genel CCI ölçümünü temsil eden daireler olarak göstermektedir. Beşinci bölüm, Önemli Noktalar Kültürel yetkinliğin bir kuruluşun DNA'sına entegre edilmesi için çift yönlü bir dönüşüm yaklaşımı önerilir. Bu, temel iş faaliyetlerinin devamlılığını sağlarken, aynı zamanda kültürel yetkinliği rekabet gücü alanına taşımayı mümkün kılar. Artan iş rekabeti ve çok kültürlü küresel organizasyonları yönetme zorluğuyla birlikte, işlem hattı bileşenlerinde insan unsuruna odaklanmak, CCE performansını iyileştirmenin daha yapılandırılmış bir yoluna ihtiyaç duymaktadır. CCE ölçüm matrisinin tasarımı amacıyla üç değişken bulunmaktadır. Finansal performans, iç paydaşlara bağlılık, dış paydaşlara bağlılık, iç paydaş sadakatinin üç temel bileşeni vardır. Kadro, yönetişim, destek, dış paydaş sadakatinin üç temel bileşeni vardır. Alıcı, tedarikçi, hükümet, diğer paydaşlar, iç ve dış paydaş sadakati kavramları üç ayrı çerçeveden türetilmiştir. Şekil ikinci birde gösterilen Porter'ın 5 ve yarım gücü ancak daha çok ilişkisel yönleri, şekil üçüncü dörtte gösterilen sistem olarak organizasyon daha özel olarak bir organizasyonun yönetişim yönü ve değiştirilmiş strateji sürekliliği çerçevesindeki 5 adım. Sonuç olarak, KPA odaklı kültürel yeterliliğe ulaşmak için, kuruluşların seçilen KPA'lar açısından en önemli insan unsurlarını belirlemesi gerekir. Ardından, her bir KPA'ya insan unsurlarını uygulayan bir sınıflandırma matrisi uygulanmalı ve kuruluşun her bir insan unsuruna göre göreceli önemi ve performansı belirlenmelidir. Bölüm 6. CCI Yapı Elemanlarının Örnek Olay İncelemesi Açıklamaları Giriş CCI yapısının çeşitli unsurlarına ilişkin örnek açıklamalarla devam eden 6. bölüm, Alıcılar, Hükümet, Diğer Paydaşlar, Personel, yönetişim, destek ve finansal performans konularında vaka çalışması örnekleri sunmaktadır. Alıcı Örneği Woolworths, Nijerya örneği inceleniyor. Reuters, ayrıca Woolworths'ün, Afrika'nın en kalabalık ülkesindeki tüketicilere pazarlama zorluklarını gerekçe göstererek Nijerya'daki faaliyetlerini sonlandırdığını bildirdi. Analistler o dönemde, asıl sorunun varlıklı, hareketli ve marka bilinci yüksek Nijeryalılara pazarlama yapmak olduğunu ve Woolworths'un Nijerya'da henüz büyük bir marka olmadığını düşünüyorlardı. Daha yüksek bir kültürel yeterlilik seviyesi, Hedef pazar segmentlerine giren varlıklı Nijeryalıların Londra'ya uçup bavullarla eşya getirme iliminde olduklarını veya geleneksel özel dikim kıyafetlere ya da pahalı bir moda markasına para harcamayı tercih ettiklerini ortaya koyardı. Piyasa yaklaşımında dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya doğru bir yaklaşımın, bakınız şekil 2.2, yanı sıra müşteri etkileşimini artıracak kültürel yeterliliğin eksikliği, Woolworths'ün bu gerçeği bilmemesine ve Nijerya'daki başarısızlığına yol açtı. Aynı dönemde Burberry ve Tommy Hilfiger gibi birçok büyük markada Nijerya'ya yatırım yapıyordu. Bu üst veya orta segment markalar Nijeryalılar tarafından iyi biliniyordu. Müşterilerini daha iyi anlayarak pazarın, istek ve ihtiyaçlarını etkili bir şekilde okuyabiliyorlardı. Bu da yine kültürel yeterliliğin bir fonksiyonuydu. Önceki bölümde açıklanan tedarikçi, ev sahibi örneğinde olduğu gibi bu senaryoda uygulanabilir yapı unsurlarının bir CM ölçümü, şirket kendi kültürel yetkinliğini pazara yönelik olarak geliştirmenin ön koşulu olarak büyüme odaklı bir zihniyeti benimsemiş olsaydı benzer bir içgörüye yol açabilirdi. Uzmanlar bu noktayı tartışabilir ve bunun tamamen piyasa istihbaratı ile ilgili olduğunu ve kültürel yeterliliğin bir işlevi olmadığını söyleyebilirler. Eğer argüman buysa, kültürel yeterlilik uygulamada anlaşılmamıştır. Birinci bölüm, kültürel ilgi, farkındalık, anlayış, zeka ve yeterlilik arasında net bir ayrım yapmaktadır. Kültürel ilgi, insanların kendi kültürleri dışındaki kültürlerin belirli yönleriyle ilişki kurmasını ifade ederken, kültürel farkındalık öncelikle milliyetler ve kültürler arasındaki farklılıkların anlaşılmasıyla ilişkilidir. Kültürel anlayış, kültürü kavramaya yönelik bir girişime, özellikle de kültürler arası ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin gücünü optimize etmek amacıyla, kültür farkındalığını yükseltmektir. Kültürel bilgi ve anlayış, bir başkasının farklı, kültürel olarak bilgilendirilmiş bakış açısıyla çerçevelenmiş, konulara benzersiz bir bakış açısı kazandırmaya yardımcı olur. Bir bakıma bu, kültürel duyarlılıkla ilgilidir. Kültürel zeka, başka bir, ev sahibi, ülkeye girerken dikkate alınır. Kültürel çeşitliliğin tüm bu tanımlayıcıları pazar istihbaratı yoluyla belirlenebilir, ancak bu yine de bir kuruluşun buna yanıt olarak iş modelini yeniden tasarlayacağı anlamına gelmez. Woolworths, Nijerya bunun en iyi örneğidir. Sadece kültürel yeterlilik, bir kuruluşu pazar istihbaratından elde edilen bilgiye dayalı olarak büyüme odaklı bir zihniyetle hareket etmeye teşvik edebilir. C.C. Ölçüm Endeksi değişkeni olan dış paydaş sadakatine ilişkin açıklamanın üçüncü yapısı şu şekildedir. Hükümet, diğer paydaşlar örneği. Ev sahibi ülkenin hükümeti açısından kültürel yeterliliğin önemi, bu özel örnekte Çin hükümeti üzerinden daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı ilkelerin diğer ortak paydaş örnekleri içinde geçerli olabileceği unutulmamalıdır. Burada önemli olan ilke olup, verilen örneğin içeriği değil. Bu örnekte kültürel yeterlilik, belirli bir hükümetin bağlamsal zekasını ve bir hükümetin değerleri hakkında bilgisiz veya cahil olmanın seçilen iş modelinde daha yüksek risklere yol açabileceğini ifade etmektedir. Buna örnek olarak A2Mi Company, A2 Megacoulomb vaka çalışması verilebilir, ESTY ve Fisher, 2019. E2Mi Company Limited hem Yeni Zelanda borsasında NZX hem de Avustralya borsasında, ASX50, işlem gören, A1 protein içermeyen süt ürünlerine ilişkin fikri mülkiyeti ticarileştiren ve bu ürünleri a 2 Milk markası altında ve bebek maması gibi ilgili ürünlerle birlikte satan halka açık bir şirkettir. Bu şirketin stratejik bilgeliği üzerine sayısız vaka çalışması yapılmış ve bu çalışmalar 10 yılı aşkın süredir birçok işletme okulu tarafından referans gösterilmiştir. CCI'nin değişken yapılarından biri olan, hükümetle ilişkilerde ilgili kültürel yeterlilik bileşenini açıklamak amacıyla, referans gösterilen vaka çalışmalarının belirli bölümlerine, yani süt endüstrisinin düzenlenmesine odaklanılacaktır. Bu durumda ilgili düzenleme, ulusal çıkarlardan ve etnik özgünlükten ilham alan bir düzenlemedir, örneğin Çin hükümetinin doğum sayılarını düzenlemesi gibi. Bu örnekte ele alınan kültürel yeterlilik yapısı, kültürel yeterliliğin benzersiz bir boyutuna dair büyüleyici bir bakış açısı sunmaktadır. Bu, kültürel yeterliliğin 3. bölümde de değinildiği gibi, strateji sürekliliğinin 5 aşamasına entegre edilmesiyle, yani bir filtre veya mercek olarak kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu örnekte kültürel yeterlilik, hükümet tarafından milliyetçi esinli düzenlemeler ve düşük doğum oranı İzni, baskısı uygulanması durumunda, kuruluşların olası artan risk ve maruz kalma durumlarına karşı kendilerini proaktif olarak korumalarına yardımcı olabilir. Bunun arka planında, A2 Megakulomb'nin Fonterra Kooperatif Grubu ile yeni bir stratejik ilişki kurduğunu açıklamasından iki gün sonra, 23 Şubat 2017'de, A2 Megakulomb'nin Yeni Zelanda borsasındaki en değerli şirket haline gelmesi yatıyor. Bir yıldan biraz fazla bir sürede piyasa değeri 2 milyar Yeni Zelanda dolarından 10 milyar Yeni Zelanda dolarına fırladı. Fonterra Cooperative Group Limited, yaklaşık 9 bin Yeni Zelandalı çiftçiye ait, halka açık çok uluslu bir Yeni Zelanda süt ürünleri kooperatifidir. Şirket, dünya süt ürünleri ihracatının yaklaşık %30'undan sorumludur ve Yeni Zelanda'daki türünün en büyüğüdür. O dönemde şirket, ağırlıklı olarak Çin ve Avustralya'da içme sütü ve bebek maması üretiyordu. E2 megakulomb, E2 beta kazayn proteini içeren ürünler satmasıyla diğer süt işleme şirketlerinden farklıydı. A2 megakulomb tarafından geliştirilen bu genetik test, bir ineğin sütünde A2 mil yoksa A1 tipi protein mi ürettiğini belirliyordu. Çoğu inek A1 proteini üretir. Süt ürünlerinden A1 proteininin çıkarılması önemliydi çünkü birçok insan A1 sütünü sindirmekte zorluk çekiyordu. A2 sütü çeşitli sağlık faydalarına sahipti ve süt intoleransı olan kişiler için sindirimi daha kolaydı. Şirketin açık piyasadaki başarısına rağmen, Çin hükümetiyle ilginç bir ilişkisi vardı. Zira hükümet, A2 Megaklomb'nin Çin pazarına yatırım yaptığı süre boyunca, Bazen şirketi destekleyen, bazen de desteklemeyen düzenlemeler uygulamıştı. Bunun bir örneği, 2013 yılında hükümet tarafından uygulanan ve A2 megakulom hisse senedi fiyatını olumsuz etkileyen fiyat kontrolüydü, bu anlaşılabilir bir durumdu. O dönemde hisse senedi fiyatındaki düşüşün nedeni, fiyat kontrolünün A2 megakulomfiyi ciddi şekilde risk altına sokmasıydı. Çünkü E2 milkin Çin'deki etiketli ürünleri, o dönemde bebek maması gelirinin %45'ini temsil ediyordu, ultra premium sektörde faaliyet gösteriyordu. Bu düzenleyici aksaklıkların yanı sıra, A2 Megaklomb'nin Çin pazarına yayılma süreci boyunca Çinli tüketicilerin yerli markaları tercih ettiği ve bu markalara olan ilgilerinin arttığı dönemlerde olmuştur. Burada kültürel yeterlilik söz konusu. Soru şu ki, bu nasıl ölçülüyor? Bu, bir hükümeti anlama bağlamında ele alınmalıdır. 2013'teki fiyat kontrolü örneğine daha yakından bakıldığında, bir kuruluşun, özellikle de hükümetin yapısı olan Kültürel Yeterlilik Endeksi, (CCE) bir hükümetin, bu durumda Çin hükümetinin, etkili düzenlemeler uygulamaya kadar gidip gitmeyeceği konusunda daha iyi bir değerlendirme yapmayı sağlayacaktır. Kültürel Yeterlilik Boyutu, Çin hükümetinin piyasaları kontrol etme tarzı ve bunu yönlendiren, milliyetçi ve insani nitelikte olabilecek güdülerdir. Referans verilen vaka çalışmasından, Çin hükümetinin yerli bebek maması markalarını tercih ettiğini ve 2019'dan sonra yerel oyuncuların pazardaki tüketimin %60'ını 3 yıl içinde karşılamasını hedeflediğini belirtmek ilginçtir. Risk ile ilgili bir senaryoya kültürel olarak yetkin unsurları entegre ederek, A2 megakulomp'nin olası fiyat kontrolü düzenlemelerine katkıda bulunabilecek milliyetçi etkenleri dikkate alması gerektiği savunulabilir. Bunun bir örneği, Çin'deki doğum oranındaki artış ve bunun Çin hükümetini fiyat kontrolleri ve hükümet tarafından belirlenen veya belirlenmeyen olası yerel dağıtım kotaları ile ilgili olarak nasıl etkileyebileceği olabilir. Bu tür bir senaryoda devreye giren kültürel olarak yetkin unsur, A2 megakulombinin doğum oranındaki artışların, fiyat duyarlılığı ve satın alınabilirlik nedeniyle yerli üretim mama markalarına bağımlı bölgelerde muhtemelen meydana geleceğini bilmesidir. CCI, şekil 5.4 ve tablo 5.1'de gösterilen ağırlıklı bir endekstir. 3 değişkeni vardır, finansal performans, dış ve iç paydaş sadakati. Bu, şekil 5.5'te gösterilmektedir. A2 megakulomp vaka çalışması, CC’nin her biri kendi yapısına sahip 3 değişkenden oluşmasına rağmen, bir şirketin departman, uzmanlık veya konum bazında ayrılmış uzman gruplarına sahip olduğu durumlarda olduğu gibi, izole bir şekilde uygulanmaması gerektiğini göstermektedir. İzole bir yaklaşım, bütünsel organizasyonel hedefler yerine organizasyonel departman hedeflerinin izlenmesine yol açarak, sürdürülebilir bütünsel rekabet gücünü olumsuz etkiler. A2 megakolomb örneğinde, bu izole yaklaşım, envanterin, referans, hafife alınmasına ve organizasyonun bütünsel performansını olumsuz etkilemesine yol açmıştır. Bu durumda, CCI'nin bir değişkenine, yani finansal performans değişkenine odaklanmak, CCI'nin üç değişkeni arasındaki üçgenlemeyi dengeleme girişimini çarpıtmaktadır. Bu noktayı kanıtlamak için, A2 Megakulom, Çin hükümeti ve gelenekçi Çinli tüketicilerle ilişkilerinde kültürel yetkinliğini nasıl uyguladığı konusunda örnek teşkil etmiştir. Bununla birlikte, stok tutma finansal ölçütleri büyük ölçüde hafife alınmış ve COVID-19 pandemisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan uluslararası hükümetlerin uyguladığı karantina önlemlerinden büyük ölçüde etkilenen düşük satış döneminin ardından 2021 yılında A2 megakulombinin gözden düşmesine yol açmıştır. Şirketin yaşadığı inanılmaz büyüme ve 2021'deki sert düşüşü, Piyasada toparlanma beklentileri konusunda görüş ayrılığına neden olmuştur. 2022 yılının ilk yarısında İngilizce ve Çince etiketli mama satışlarının düşeceği tahmin edilmiştir. Bunun nedeni, A2 megakulomp'nin eski stok sorunlarıyla başa çıkmak için kasıtlı olarak ürün sayısını kısıtlaması ve bu durumun kötü stok yönetimine yol açmasıdır. Bu, A2 megakulomp'nin fiyatlandırması ve piyasadaki stoklarının yaşı konusunda karışık sinyallere neden olmuştur. Bu önemlidir çünkü Çinli anneler 12 aydan eski mamaları eski olarak görür ve reddeder. İkincisi, kültürel yetkinlik faktörü olarak etki yaratmaktadır. Bu faktöre dair bilgi eksikliği, iyi yönetilmeyen finansal ölçütlerle birleşince, A2 megakulomp'nin sürdürülebilir bütünsel rekabet gücünü sekteye uğrattı. Bu vaka çalışması, kültürel yeterliliğin önemini ve geçerliliğini ve finansal performans değişkeninin CCIE ölçümüne dahil edilmesinin gerekliliğini kanıtlamaktadır. 3 CCIE değişkeninin de sürekli olarak kontrol altında tutulması gerekir, aksi takdirde bir değişkenin tek bir yapısı sonucu önemli ölçüde olumsuz etkileyebilir. Bu tedarikçiler, alıcılar, ve hükümet, diğer ortaklar gibi dış paydaş değişkeni örnek olay incelemelerini sonlandırmaktadır. Örnek ayrıca, dikkate alınması gereken bir finansal ölçüt boyutunu ve bunun nasıl yapılacağını da içermektedir. Ardından, personel, yönetişim ve destek gibi iç paydaş değişkeni örnek olay incelemeleri ele alınmaktadır. Personel örneği, çeşitli dış ve bağımsız kuruluşların Boston Consulting Grupü, BCG, sürdürülebilirlik raporlarının personel bileşenindeki kusursuz derecelendirmesi nedeniyle takdir etmesi, kültürel yeterliliğin CCI'nin iç paydaş sadakati değişkeninin personel yapısına nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini göstermek için uygun bir örnektir. Aşağıdakiler incelenmiştir. Uluslararası fırsatlar, kariyer gelişimi, eğitim ve gelişim, çıraklık, eğitim desteği, görevlendirme, Kariyer sürdürülebilirliği. Bu yapısal unsurlar çoğu sürdürülebilirlik raporunda ortaktır. Ancak tüm kuruluşlar sürdürülebilirlik raporlamasını yönetim yapılarının bir parçası olarak zaten uygulamaya koymamıştır. Bu nedenle yazarlar, bu unsurların 5. bölümde daha önce açıklanan bir CM, kontrollü yönetim modeli, oluşturulurken yapısal unsurlar olarak kullanılabileceğini önermektedir. Kuruluşlar ayrıca, bunları kendi kuruluşlarının benzersizliğine uyacak şekilde değiştirebilirler. Şimdiye kadar CC’nin dış paydaş sadakati değişkeninin tedarikçi, alıcı ve hükümet, diğer yapılarına değinildiği gibi, tedarikçi örneği üzerinden, personel yapılarına atıfta bulunarak tekrar bir uygulama sunulacaktır. Bu örnekte CM için seçilen yapı unsurları, BCG'nin sürdürülebilirlik raporlama kriterlerinde belirtilenlerdir. Kültürel olarak yetkin yapı unsurlarının üzerinde mutabık kalınan kesin tanımının ayrıntıları, ölçülen performans ve göreceli önem derecelendirmeleriyle birlikte tablo 6.1'de tablo formatında verilmiştir. Son ikisi, açıklama amacıyla varsayımsal bir senaryo olarak sunulmuştur. BCG'de kültürel yetkinliğin uygulanmasına daha yakından bakıldığında, BCG'nin kültürel yetkinliği kuruluş genelinde yerleştirmenin temel direklerinden biri olarak personel sadakatini ve katılımını teşvik ettiği ortaya çıkmıştır. Bu, personelin aidiyet duygusu yaşayabilmesi için yapılır ve bu da yüksek dozda kültürel yetkinlik gerektirir. Sürdürülebilirlik raporuna, 2018, atıfta bulunarak, BCG çalışanları, BCG'de çalışmanın destek, ilham, esneklik ve sayısız büyüme ve öğrenme fırsatı anlamına geldiğine tanıklık etmektedir. Bununla birlikte, finansal sürdürülebilirlik motivasyonu, işletme büyüdükçe personel fırsatlarının artmasıdır ki bu da personel üyeleri için bir motivasyondur. 5. bölümdeki tedarikçi örneğinde gösterilen aynı analiz ve yorumlamaya dayanarak, bu varsayımsal BCG tablosundaki, Kariyer gelişimi, kültürel yeterlilikteki olası eksiklikleri araştırmak için daha fazla analiz gerektirmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, mevcut sürdürülebilirlik raporlama kalemlerine sahip olmayan kuruluşların, bu kitapta yer alan vaka çalışmalarında gösterildiği gibi, en iyi performans gösteren şirketleri örnek alarak kendi raporlamalarını oluşturmak için onların unsurlarını başlangıç noktası olarak kullanmaları önerilir. Yönetim Açıklaması Aşağıda, bu kavramla ilgili bir dizi kritik faktör açıklanmakta olup, yönetişimin kültürel yeterliliğin kurumsallaşması için neden önemli olduğu ve kültürel yeterliliğin bir kuruluşun danışma organlarına, politikalarına, standartlarına ve hedeflerine nasıl entegre edilebileceği ele alınmaktadır. Kültürel yeterliliğin, bütünsel ve sürdürülebilir rekabet gücü üzerindeki etkisini sağlamak için yönetim sütunlarına yönelik kuruluş genelinde bir yaklaşım gerektirdiği tespit edilmiştir. Bu, planlama, uygulama, değerlendirme ve kontrolü içerir ve kültürel olarak farklı geçmişlere sahip iç ve dış paydaşları destekleyerek katma değer yaratır. Anlamlı kültürel yeterlilik stratejilerinin, Kuruluşun temel işine yerleştirilmesi ve temel destek ve organizasyonel destek süreçlerine aktarılması gerekir, bu da, bir bardak suya bir damla mürekkep, etkisi yaratır. Politikalar ve sistemler, düşünceyi uygulayan yönetim kurullarının, üst düzey yöneticilerin, yönetimin ve personelin eylemlerine rehberlik etmeli ve tutarlı, düzenlenmiş kültürel yeterlilik uygulamasını ve davranışta kullanımını sağlamalıdır. Şekil üçüncü dörde atıfta bulunarak, yönetişim, kendi başına CC’nin değişken bir yapısı olmasına rağmen, kültürel yeterliliğin kurumsallaştırılmasını sağlamada diğer yapılarla güçlü bir sistemik ilişkiye sahiptir. Tedarikçi, alıcı, hükümet, diğer, personel ve destek olmak üzere tüm yapılar için kültürel yeterlilik boyutuna sahip politika gereklidir. Sonuncusu, CC’nin iç paydaş sadakati değişkeninin ele alınacak son yapısıdır. Destek Açıklaması Strateji sürekliliği üzerine yapılan önceki tartışmaya atıfta bulunarak, beşinci adım olan destek, bakınız şekil 3.1, tüm şirketlerin ele aldığı dört genel kaynağı içerir. Bunlar insan kaynakları, finansal kaynaklar, altyapı kaynakları ve bilgi kaynaklarıdır. Kültürel yeterlilik, CCI'nin iç paydaş sadakati değişkeninin bir yapısı olarak insan kaynaklarına odaklanır. Destek söz konusu olduğunda, bir yapı olarak kültürel yeterliliğin önemi, doğru bireyleri seçme ve onları doğru coğrafi bölgede, kuruluş içindeki doğru pozisyonlara atama yeteneğine özel olarak atıfta bulunur. Bu noktaya ilişkin olarak 3. bölüme bakınız. CCI'nin üçüncü değişkeni olan finansal raporlama konusu ise cizli ele alınacaktır. Finansal Raporlama Açıklaması CCI söz konusu olduğunda, yazarlar finansal performans değişkenini ölçerken tipik finansal performans ölçümlerinin dahil edilmesini önermektedir. Bunlar arasında brüt kar marjı, net kar marjı, işletme sermayesi, cari oran, hızlı oran, kaldıraç, Borç, öz kaynak oranı, stok devir hızı, toplam varlık devir hızı, öz kaynak karlılığı, varlık karlılığı ve işletme nakit akışı yer almaktadır. A2 Megakulomp Vaka Çalışması, kültürel yeterliliği ölçerken finansal raporlamanın sistemik doğasını göstermektedir. Tedarikçi, alıcı, hükümet, diğer, personel, yönetişim ve destek gibi bahsedilen tüm yapılarda kültürel yeterlilik boyutunun zorunlu olduğu konusunda hemfikir olunduğunu belirtmek yeterlidir. Bununla birlikte, bu konuya, bir kuruluşun finansal performansını olumsuz etkileyebilecek şekilde odaklanmak, uygulamanın amacını ve bütünsel sürdürülebilir rekabet gücünün yaratılmasını baltalamaktadır. CCI'nin amacı, kültürel yeterliliğin, Yükseltmedeki, rolünü ve finansal performansın denklemde kilit rol oynadığı bütünsel rekabetçi sürdürülebilirliği korumaktır. Sürdürülebilirlik raporlamasının dahil edilmesi. Kurumsal yönetim modelinin değişken yapı unsurlarının önemi her kuruluş için farklılık göstermektedir. Bu nedenle, uygun olduğu durumlarda, kuruluşlar kurumsal yönetim modelinin değişken yapı unsurlarını derlerken, Geliştirirken sürdürülebilirlik raporlama bileşenlerinin de dahil edilmesi düşünülebilir. 6. Bölüm, Önemli Noktalar Kültürel yetkinlik, bir organizasyonun pazar istihbaratından elde edilen bilgilere dayanarak büyüme odaklı bir zihniyetle hareket etmesini sağlayabilir. Daha yüksek düzeyde kültürel yeterlilik sayesinde finansal performans iyileştirilebilir. CCE'nin üç değişkeninin her birinin bağımsız yapılarını yönetmek ve ölçmek, aralarındaki bağımlılıkları belirlemek, öngörmek ve birinin diğerleri üzerindeki etkisini anlamak için sistemik bir yaklaşım gereklidir. Bir kuruluşun mevcut sürdürülebilirlik raporlama kriterleri, kuruluşlar için sıfırdan bir kültürel yeterlilik ölçüm sistemi, CM, tasarlarken başlangıç noktası olabilir. Finansal performans, CCU'yu tamamlayan iç ve dış paydaş sadakati değişkenleriyle olan üçgenlemenin dengeleyici unsurlarından biridir. Bölüm 7. Kültürel yeterliliğin kurumsallaştırılması. Giriş. Organizasyonlarda genellikle kurumsal yapılar bulunur ve bunlar operasyonel faaliyetlerin uygulanması için birer temel olarak kullanılır. Bu her organizasyon için geçerlidir. Bununla birlikte birçok durumda strateji vizyon, misyon, hedefler ve amaçlar ile rekabet modellerinin iş kısımlarının, kurumsallaşmış kültürel yeterlilik entegrasyonundan ayrı olarak yönetildiği tespit edilmiştir. Kültürel yeterlilik, çalışma ve davranış biçimini ifade etse de, genellikle standart bir dengeli karnede veya organizasyonel sürdürülebilirlik, rekabet gücü ve performansın diğer benzer araç ve veya çerçevelerinde yer almaz. Bazı organizasyonlar tarafından sürdürülebilirlik raporlamasında kısmen yansıtılabilir, ancak bu uygulama tüm şirketler tarafından yapılmaz. Bu nedenle, tüm organizasyonel faaliyet sistemlerinde, temel, temel destek ve organizasyonel destek faaliyet sistemlerinde, yani süreçlerde, kültürel yeterliliğin kurumsallaştırılmasını sağlamak için ayrı bir odaklanma gereklidir. Kültürel yeterliliğin kurumsallaştırılması, kuruluşların yapısal olarak nasıl tasarlandığının yeniden değerlendirilmesiyle başlamalıdır. Bakınız 5. Bölüm Tasarım Mantığı. Bu, kuruluşların işlevlerini, çalışmalarını ve operasyonlarını yerine getirirken davranışları yönlendirme biçimini yeniden tasarlamak amacıyla yapılmalıdır. Odak noktası, kaynak tahsisinden, kültürel yeterlilik ölçeği, CCE ölçüm matrisi aracılığıyla ölçülen sonuçlara kaydırılmalıdır. Kuruluşlar, geleneksel rekabet modellerine alternatif olarak kültürel yeterliliği uygulamaya kolayca başlayabilirler. Kültürel yeterlilik sınırlarını başarılı bir şekilde kurumsallaştırmayı amaçlayan kuruluşlar, kültürel yeterliliği yalnızca davranışsal bir anlamda ele almaktan, özünde kültürel olarak yetkin olmaya yönelik bir zihniyet değişikliğini teşvik etmek için bugüne kadarki uygulamaların ötesine geçmelidir. Bu, mevcut ve iyi bilinen değişim süreci çerçevelerini takip eden bir kültürel değişim girişimiyle birlikte bir faaliyet sisteminin yeniden tasarlanması, bir sonraki paragrafa bakınız yoluyla gerçekleştirilebilir. Aktivite sistemi yeniden tasarımı, iş modeli esnekliğine değinilerek başlanır. Ardından, organizasyonun davranışsal anlamda kültürel yeterlilikten, özünde kültürel yeterliliğe geçişini sağlayacak kültürel değişime yardımcı olacak çerçeveler araştırılır. Şekil 7.1'deki iş modeli buna bir referanstır. Kültürel yeterliliğin kurumsallaşmasının etkisini bağlamlandırmak için Clay Christensen'in iş modelinin bir uyarlamasına atıfta bulunulmaktadır. Clayton Magleby Christensen, yaygın olarak, Clay, olarak da bilinir, 21. yüzyılın başlarındaki en etkili iş fikri olarak adlandırılan, yıkıcı inovasyon, teorisini geliştiren Harvard İşletme Okulu profesörüydü. Şekil 7.1, bir iş modelinin dört temel bileşenini göstermektedir. Motifin sol üst köşesinde, daha önce, bakınız sayfa 33. USP, benzersiz satış teklifi, olarak adlandırılan değer teklifi yer almaktadır. Bu teklife, etkinlik, uygun fiyat ve kolaylık değişkenleri de katkıda bulunur, bakınız del örneği 3. bölüm. Motifin sağ üst köşesinde daha önce bahsedilen kaynaklar yer almaktadır, insan, finans, bilgi ve altyapı. Bunlar tüm kuruluşlar için geneldir ve miktar ve nitelik bakımından farklılık gösterebilseler de, yalnızca bu dört kaynakla sınırlıdırlar. Kuruluşlar kaynaklar açısından değil, bunların uygulanması açısından farklılık gösterirler. Motifin sağ alt köşesi süreçlere, faaliyet sistemlerine, atıfta bulunur. Motifte temel iş süreçleri, temel destek süreçleri ve organizasyonel destek süreçleri arasındaki ayrım dikkate alınmalıdır. Temel iş süreçleri, öncelikle işletmenin ana amacına yönelik olan süreçlerdir. Örnek olarak, fırıncılık yapan bir işletme ve telekomünikasyon kuruluşu gibi insanları birbirine bağlayan bir işletme verilebilir. Temel destek süreçleri, pazarlama, satış, dağıtım, araştırma, geliştirme ve diğerleri gibi fonksiyonel departmanlara atıfta bulunur. Son olarak, organizasyonel destek süreçleri, Esas olarak organizasyonu bir varlık olarak korumakla ilgili iç süreçleri atıfta bulunur. İnsan kaynakları yönetimi, finans yönetimi ve bilgi teknolojisi bu tür süreçlerin tipik örnekleridir. Şekil 7.1'de, sol alt çeyrek, seçilen stratejik yaklaşımdan kaynaklanan organizasyonun kar formülüne atıfta bulunur. İkincisi ya maliyet liderliği ya da farklılaşmadır, bakınız şekil 2.2, strateji sürekliliğinin üçüncü adımıyla birlikte. Bu aşamada, değer önerisinin iş modelinin bağımsız bir bileşeni olarak değiştirilemeyeceğini belirtmek önemlidir. Aksine, değer önerisi, iş modelinin faaliyet süreçleri bileşeninde meydana gelen değişikliklerin bir sonucudur. Aynı şekilde kar formülü de kaynakların ne kadar etkili ve verimli kullanıldığının bir sonucudur ve kaynaklar belirtildiği gibi doğası gereği genel niteliktedir. Bu nedenle modelin geri kalanını önemli ölçüde etkileyebilecek tek bileşenin faaliyet süreçleri olduğu ileri sürülmektedir. Yazarların hipotezi daha yüksek bir kültürel yeterlilik düzeyinin daha yüksek örgütsel performansa yol açacağıdır. İş modelinin faaliyet süreci kısmı kültürel yeterliliğin bir bardak suya, bir damla mürekkep gibi eklenmesi gereken yerdir. Davranış, yaptığımız bir şeydir, bir organizasyonun insan unsurudur. Bu nedenle, şekil 7.1'de gösterilen iş modelinin faaliyet süreçleri bileşenine yerleştirilmiş, kültürel olarak yetkin davranışsal bir yaklaşımla CCI'mızı artırırsak, bunun modelin diğer bileşenlerinde, Özellikle değer önerisi ve kar modelinde, eşit derecede olumlu bir etki yaratacağı savunulmaktadır. Yazarlar, şimdiye kadar anlatıldığı gibi, kültürel yeterliliğin uygulanmasına ve kurumsallaştırılmasına geçiyorlar. Bunun için Kotter’ın 8 adımına, Kotter, 2012 ve Counter Değişim Çarkı'na, Kanter 2011 atıfta bulunulmaktadır. Kotter’ın 8 adımlı değişim süreci John Kotter'ın ünlü 8 adımlı süreci ile yaptığı gibi, değişim yönetiminin karmaşık sürecini basitleştirmeyi başaran çok az insan vardır. Bu 8 adım, bir kuruluşun liderlik ve personel üyeleri arasında gerekli zihniyet değişimini yapısal olarak yönlendirmek, kültürel yeterliliği artırmak ve daha yüksek CCI performans derecelendirmesini desteklemek için nispeten kolay, ancak son derece etkili ve ayrıntılı bir çerçeve olarak bu süreci kullanmak üzere seçilmiştir. John Paul Cotter, Harvard İşletme Okulu'nda Konosuke Matsushita Liderlik Profesörü Emeritus, yazar ve Seattle ve Boston merkezli bir yönetim danışmanlık firması olan Cotter International'ın kurucusudur. İş, liderlik ve değişim konularında düşünce lideri olan Cotter, en çok 8 adımlı değişim yönetimi sürecinin yaratıcısı olarak bilinir. Şekil 7.2, adımları hem birleştirilmiş temalar halinde hem de ayrı ayrı göstermektedir. Kotter, herkesin değişim girişimine dahil olabilmesi için ilk adımın, kuruluşun liderliği tarafından bir aciliyet duygusu yaratılması ve bunun herkese iletilmesi gerektiği görüşündedir. Farklı insanların farklı şeyleri farklı şekilde görmesi nedeniyle bu bazen zor olabilir. Bu konuda yardımcı olmak için, değişim vizyonunun doğru belirlenmesi gerekir ki bu da ilk aşamanın üçüncü adımıdır. Kotter ayrıca, vizyon değişikliğinin kurumsal vizyondan önemli ölçüde farklı olduğunu ve ayrı olarak ele alınması gerektiğini, ancak kuruluşun uzun vadeli vizyonuna katkıda bulunduğunu vurgular. İlk aşamanın ikinci adımına gelince, kotter, değişimin tek başına yönetilmemesi gerektiğini savunur. Başarılı olmak için, değişim yönlendiricisinin, değişimi ilerletmeye ve değişime karşı olası direnci aşmaya yardımcı olacak güvenebileceği bir ekibe ihtiyacı olacaktır. Sürecin üç teması, aşaması olduğunu unutmayın. Değişime uygun bir ortam yaratmak. Organizasyonun tamamını dahil etmek ve yetkilendirmek. Değişimi uygulamak ve sürdürmek. Birinci aşama üç adımdan oluşmaktadır. Aciliyet duygusunu artırın. Rehberlik ekipleri oluşturun. Vizyonunuzu doğru belirleyin. Microsoft şirketi, yukarıda belirtilen aşamaların CCI modeliyle nasıl ilişkilendirildiğini göstermek için örnek olarak kullanılmıştır. Birinci aşama. Değişim iklimi yaratmak için gerekenleri örneklemek amacıyla yazarlar. Dördüncü bölümde, bakınız S.F. 47, tartışılan Microsoft'u bir vaka çalışması olarak ele alıyorlar. Burada yaratılan aciliyet duygusunun, Kuruluşun CCE performansını artırma aciliyeti değil, Steve Ballmer döneminden önce sektörde sahip olduğu liderlik konumunu, geri alma, ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Bunu başaramazlarsa, Nadella'nın CEO olarak atanması sırasında izlediği piyasa değeri trendine, bakınız şekil 4.1, bakıldığında, kuruluşun daha fazla kayıp yaşama ve hatta yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Ancak, Nadella'nın liderliğinde Microsoft'un elde ettiği başarıya ulaşmak için uygulanan yöntem, insan unsurlarına odaklanmaktadır. Güçlü bir kültürel yetkinlik dozunun odak noktası olduğu savunulmaktadır. Nadella'nın yaptıklarını CCE değişkenlerinin yapılarıyla, bakınız şekil 5.5, karşılaştırdığımızda, odak noktası ile yapılar arasında yakın bir benzerlik olduğu görülmektedir. Finansal performans değişkeni, CCE çerçevesine göre küresel olarak standartlaştırılmış endeksleri yapı taşları olarak içermektedir. Borsada işlem gören bir şirket olan Microsoft, bu endeksleri takip etmiştir. İç paydaşların sadakat değişkeni, personel, yönetim ve destek gibi yapıları içerir. Nadel'la, Microsoft'un önceki iç rekabet ve hedef odaklı davranış kültürünü kırmak için personeline odaklandı, bu kültürde personel, daha yüksek ödüller için tanınmak amacıyla birbirlerinin önüne geçiyordu. Nadel'la, kültürel yeterliliğin temel itici gücü olan çeşitlilik ve kapsayıcılığı, kuruluşun yönetim yapılarına entegre ederek kurumsallaştırdı. Nadel'la, işe alımların, Microsoft'un öngörülen büyümesinin doğru coğrafi bölgelerinde ve doğru pozisyonlarda doğru kişilerin atanmasıyla uyumlu olmasını sağladı. Nadella, gelişim odaklı zihniyetini uygulayarak, yol gösterici bir ekip oluşturmayı başardı. Bu ekip, organizasyon için yeni vizyonunu benimseyen ve değişim için doğru kültürü kurmaya katkıda bulunan kişilerden oluşuyordu. Nadella'nın değişim vizyonu, farklı bir iç personel kültürü ve daha bilinçli bir müşteri kültürüydü. Vizyon formülasyonunun ikinci bölümü, dış paydaşların sadakat değişkeni yapılarının aynı bileşen katkısını izledi. Bunlar alıcılar, tedarikçiler ve hükümettir, bakınız S.F. 56, Nadella, personelinin ofislerinden ayrılıp müşterilerle, alıcılarla, daha fazla zaman geçirmesini ve onların gerçek mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirlemesini ısrarla istedi. Tedarikçi ilişkileri güçlendirildi ve potansiyel gelecekteki bulut barındırma hizmetlerinin cazibesiyle hükümetlerle ilişkiler kuruldu. Özetle, Microsoft için değişim vizyonu, farklı bir iç ve dış insan ilişkileri organizasyonuydu. Bunun için kültürel yetkinlik kritik bir başarı unsuruydu. Organizasyonel vizyon, büyüme ve özelleştirilmiş çözümler yoluyla pazar liderliğini geri kazanmaktı. Kar odaklı yaklaşımdan müşteri odaklı yaklaşıma geçiş, bakınız şekil 2.3, organizasyonel bir vizyon olarak idealize edildi. İkinci aşama Cotter'ın değişim sürecinin ikinci aşaması, organizasyonun tamamını sürece dahil etmek ve yetkilendirmektir. Bu, iki ayrı adımdan oluşmaktadır. Etkinleştirme işlemi. Destek almak için iletişim kurun. Dördüncü bölümde sunulan vaka çalışması analizinden Microsoft örneği açıkça görülebilir. Bu analiz, Nadella'nın sadece vizyonunu değil, aynı zamanda yeni bir organizasyon türünün yaratılmasını nasıl ilettiğini göstermektedir. Bunun için 2017 yılında, Hit Refresh adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitapta, kişisel kültürel yeterliliğin etkili bir şekilde benimsenmesi için önemli bir unsur olan empati gelişimine dair kişiselleştirilmiş öyküler aracılığıyla çalışanlarıyla bağ kurmaktadır. Kadın yöneticilerini dinleyerek, empatisini daha da geliştirerek ve çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimseyerek eyleme geçmeyi sağlamak için daha da ileri bir adım atmaktadır. Son ikisi de, kişisel kültürel yeterlilik düzeylerinin artırılmasının güçlü bileşenleridir. Üçüncü aşama, Kotter’ın değişim sürecinin üçüncü aşaması, değişimin uygulanması ve sürdürülmesidir. Bu aşama üç adımdan oluşur. Kısa vadeli kazanımlar yaratın, pes etmeyin, kalıcı hale getirin. Nadel'la, Microsoft'taki değişim girişiminin başarısının bir kısmının personeli dahil etmekten geçtiğini fark etti. Personel bağlılığı, personel sadakatiyle sonuçlanır ve standart sürdürülebilirlik raporlamasında önemli bir bileşendir. Ayrıca, CCI'yi ölçerken kritik bir değişken yapı unsurudur, bakınız S, 56-57. Kısa vadeli kazanımlar yaratmak ve insanları çabaları ve katkıları için ödüllendirmek, bağlı ve sadık personel yaratılmasına olumlu katkıda bulunur. Bu noktada, kurumsal yönetim, kültürel yeterliliğin yapısal olarak uygulanmasına yardımcı olmak için de kullanılabilir. Kanter'in değişim çarkı, tasarım mantığı değişikliklerine, bakınız 5. bölüm, yapı kazandırmadan önce, kültürel değişim girişimini desteklemek amacıyla Kanter'in değişim çarkının bazı bileşenlerini de dikkate almanın faydalı olacağı düşünüldü. İki bakış açısı öne sürülmektedir. Birinci bakış açısı kotter’ın değişim sürecini desteklemekte ve ikinci bir kaynak niteliğindedir. İkinci bakış açısı şekil 7.3'te gösterilmiştir. On kollu tekerlek, yazarların kapsamlı araştırmalarıyla keşfettikleri unsurlarla yakından ilişkili olan ve örgütsel CCI performansının iyileştirilmesine olumlu katkıda bulunan bazı öğeler içermektedir. Rosabeth Moss Kanter, Harvard İşletme Okulu'nda Ernest 50. Arbakil İşletme Profesörüdür. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi İleri Liderlik Girişiminin direktörü ve başkanıdır. Kanter Değişim Çarkı'nın yaratıcısıdır. Eğitim, öğretim ve eylem araçlarının Dördüncü aşamasını örnek olarak analiz edersek, bu adım, aşama, insanların değişimi işler hale getirmek, faaliyetlerinde somutlaştırmak için ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olabilir. Farklı personel üyeleri için, eğitim yöntemleri, öğretim ve araç seçimi büyük olasılıkla farklı olacaktır. Çeşitlilik nedeniyle, aynı kelimeler bazen farklı kültürel geçmişlere ve kuruluşun farklı bölümlerine sahip personel tarafından farklı şekilde anlaşılabilir. Hatta kendi bakış açılarından yorumlanabilir ve bu da farklılıklara yol açabilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, eğitim, öğretim ve araç seçimi aşamasında kültürel yeterlilik dikkate alınmalıdır. Bu adım, değişimin nedenini ve ne olduğunu açıklayarak amacın ve gerekçenin anlaşılmasını sağlamak ve yeni eylemleri tasavvur etme ve uygulama konusunda onları daha iyi donatmak için gereklidir. Eğitim ayrıca, değişimin gerektirdiği yeni davranışta, yani kültürel olarak yetkin bir değişim davranışında uzmanlaşmayı sağlamak için de gereklidir. Bu adım, davranışı şekillendirmek ve yönlendirmek için kritik öneme sahiptir. Önerilen tasarım mantığı değişikliklerini anlamak için, şekil 7. birde gösterilen iş modelinin süreçler bileşenine başvurulmaktadır. Çoğu kuruluşta, kurumsal destek süreçleri oldukça geneldir ve insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve finans gibi alanları kapsar. Bu faaliyet sistemleri kendi kendini yönetir ve kuruluşun bir varlık olarak devamlılığını sağlamakla ilgilenir. Temel faaliyet sistemleri dışa dönüktür ve işletmenin varoluşunun ana nedeni ile ilgilidir. Temel destek faaliyet sistemleri ise içe dönüktür ve temel süreçlerin daha iyi performans göstermesine yardımcı olur. Bu nedenle, kurumsal destek faaliyet sistemlerine kurumsallaşmış bir biçimde kültürel yetkinliği yapısal olarak eklemek mantıklıdır, bunun nedeni, şekil 7.4'te görülebileceği gibi, kurumsal destek süreçlerinin hem temel hem de temel destek süreçlerine akmasıdır. Kültürel yeterliliğin bir bardak suya damlayan mürekkep damlası gibi yayılmasını sağlamak, onu kuruluşun kurumsal yönetim yapısı aracılığıyla uygularken, örgütsel bir destek süreci olarak konumlandırmak en etkili yöntemdir. Bu, kültürel yeterliliğin hem bir organizasyonda kültürel, davranışsal değişim girişimi hem de yapısal tasarım mantığı değişim unsuru olarak uygulanmasına ilişkin açıklamayı sonlandırmaktadır. 7. Bölüm Önemli Noktalar Kültürel yeterlilik, iş modelinin süreç bileşenine odaklanılarak kurumsallaştırılabilir. Kar formülü, değer önerisi ve kaynaklar, bir iş modelinin diğer üç bileşeni gibi, tek başına değiştirilemezler. Ancak süreç bileşenlerinde değişiklik olursa bunlarda da değişiklikler meydana gelir. Kotter’ın 8 adımlı değişim süreci, Kuruluşlara değişim yönetimi sürecinde rehberlik etmek ve kültürel yeterliliği kuruluşa kazandırmak için gerekli olan hem kültürel hem de yapısal değişiklikleri uygulamak amacıyla kullanılabilir. Çeşitlilik nedeniyle, aynı kelimeler bazen farklı kültürel geçmişlere sahip ve kuruluşun farklı bölümlerinden gelen çalışanlar tarafından farklı şekillerde anlaşılabilir. Değişim yönetimi sürecinin bileşenleri, CCE performans ölçüm matrisinin yapılarıyla yakından ilişkilidir. Bölüm 8. Kültürel yeterlilik alanındaki gelecekteki zorluklar ve fırsatlar. Giriş. İçsel rekabet avantajı sağlayan ve uzun vadeli bütünsel sürdürülebilir rekabet gücünü güvence altına alan kültürel yeterlilik konusundaki anlatıyı tamamladıktan sonra, bu bölümde kültürel yeterlilik için gelecekteki zorluklar ve fırsatlar açıklanmaktadır. Dijitalleşme çağı, yapay zeka, bağlantılılık, dağıtık iş gücü, sanal yönetim, sanal ekipler ve öngörülebilir gelecekteki diğer heyecan verici gelişmeler bağlamında ufukta görünen bazı zorluklar incelenmektedir. Bunlar, kültürel yeterliliği içsel stratejik bir farklılaştırıcı olarak benimsemenin önemiyle ilişkilidir. Bu bölüm, yazarların kitabın yazım amacıyla yürüttükleri araştırmalara dayanarak ortaya koydukları görüş ve argümanları içermektedir. Amaç, örgüt liderlerini, farklı insan kültürleri arasında iş yaşam uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmenin yollarını yapılandırılmış bir şekilde değerlendirmek üzere kültürel yeterlilik kavramı, ları, üzerine düşünme süreçlerini uygulamaya koymaya teşvik etmektir. Bu bölümün amacı, kültürel yeterliliğin yalnızca stratejik rekabet avantajlarına odaklanmakla kalmayıp, okuyucuya genel olarak yaşam için kültürel yeterlilik konusunda daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktır. Sonraki bölümde dijitalleşme, bağlantılılık ve kültürel yeterlilik çağına değinilecektir. 20. yüzyılın başlarındaki ilk sanayi devriminden günümüze kadar, bir şey kesin, Teknoloji sadece iş yapma biçimimizi değil, insanları da değiştirdi. Tıp bilimi gelişti ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirmeler sayesinde yaşam beklentisi arttı. Covid-19 aşıları rekor sürede geliştirildi ve Mars'ın yörüngesine uzay sondaları gönderildi. Soru şu, insanlar belki de birbirlerinden kopmadılar mı? Bu bölümün tartışma noktalarına giriş niteliğindeki bu son kısımla ne kastedildiği sorusu ortaya çıkıyor. İnsanların her zaman en bağlantılı bağlantısız alanda yaşadığı sıklıkla dile getirilir. Teknoloji, küresel ölçekte sınırlar arası bağlantıyı çok daha mümkün kılmış olsa da, aynı zamanda aile yemekleri, ergenlerin ve ebeveynlerin akıllı cihazlarından vazgeçemediği, bağımlı hale gelmiş görüntülü görüşmelerle rekabet etmek zorunda kalıyor. İnsanlar, cihazın zil sesi duyulur duyulmaz bir tartışmayı dinlemeyi bırakıyor ve bir telefon görüşmesiyle kesintiye uğramaktan mutluluk duyuyor, herkesin bunu anlamasını bekliyor ve bu davranışı, normal, olarak gösteriyor. Bu tartışma noktalarını bir araya getirerek, dijitalleşme, bağlantılılık ve kültürel yeterliliğin birbirleriyle ne ilgisi olduğu incelenmektedir. Bu ifadeyi, soruyu daha iyi anlamak için okuyucu, Üçüncü bölümde ele alınan AI-RBNB vaka çalışmasına, bakınız SF-31 yönlendirilmektedir. AirBandB'nin, çoğunlukla dijital bir alanda olmasına rağmen, ele almayı ve yaratmayı başardığı insani özellik, güven olmuştur. Ancak, güvenin kurulması için fiziksel yakınlık gerektiği söylenmektedir. Ve güven, kültürel yeterliliğin önemli bir katkısı ve aynı zamanda bir sonucudur. Kültürel yeterlilik, farklı insanlar arasında birbirine güvenebilecekleri bir güven düzeyine ulaşmayı amaçlar. Kültürel yeterlilikte bu özel bir öneme ve değere sahiptir. Çünkü kültürel yeterlilik, davranışsal yapılması ve yapılmaması gerekenlerin bir listesi değildir. Kültürel yeterlilik, insanların birbirlerine karşı kültürel olarak yetersiz davrandıklarında ancak bu kasıtlı değil İyi niyetle yapıldığında, affedilmeleri ve kültürel olarak uygun yolun gösterilmesi, öğretilmesiyle ilgilidir. Kültürel yeterliliğin karşılaştığı zorluklardan biri, yazarların, sahte bağlantı, olarak tanımladığı dijitalleşme ve bunun da bahsedilen güven türünü oluşturmadaki sınırlamalarıyla ilgilidir. Pratik bir örnek olarak, Singapur Kalkınma Bankası Limited'in, DBS, dijital dönüşüm başarısına atıfta bulunulmaktadır, saya, Veil ve Jank, 2021. Singapur'un Marina Bay bölgesinde bulunan DBS Bank Ltd., Singapurlu çok uluslu bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir ve dijital dönüşüm başarısı, başarısının ardından çok sayıda vaka çalışması yapılmasına yol açmıştır. Sadece stratejik rekabet gücünden daha geniş bir perspektiften düşünmek önemlidir. Başarılı girişimlerden biri, bankanın zaman içinde müşterileriyle bağlantı kurma biçimini değiştirmesidir. Bu değişim, kar odaklı içeriden dışarıya yaklaşımdan, günümüzün müşteri odaklı dışarıdan yaklaşımına doğru olmuştur, bakınız şekil 2.3. DBS, sistemlerini dijital kanal bağlantısına olanak sağlayacak şekilde kullanmayı başarmış ve daha önce fiziksel bir şubede sunulan çoğu bankacılık hizmeti artık müşterilerin, zamanları varken, yapılabilmektedir. Bu durum bankanın rekabet gücünü, pazar payını ve hisseder getirisini artırmaya katkıda bulundu. Ancak, müşterilerle bağlantı kurmanın bu yönteminin, Giderek artan bir şekilde dijital bir uygulamayla uğraşmak zorunda kalmaları ve bunun da bir kuruluşla, hatta bir kişiyle bağlantı kurmamayı içermesi bir zorluk olabilir. Bu dijitalleşme biçimi, insanlar arasında güven oluşturma geleneksel ilişki kurma pratiğinden kopuş anlamına gelir. Biri kuruluşu, diğeri müşteriyi temsil eder. Ayrıca, güvenin olumsuz etkilenebileceği ve müşteri sadakatinde azalmaya yol açabileceği de savunulmaktadır. Bu, müşterilerin işlem yapması için gerekli kritik bir başarı faktörü olmasa da, CC’nin dış paydaş boyutunun bir parçası olarak müşteri sadakatini ölçme açısından bir eksiklik faktörüdür. Yazarlar, kuruluşlar ve müşterileri arasındaki bu tür bağlantılı bağlantısızlığın, kuruluşları rakiplerin daha iyi dijital uygulamalar üzerinde rekabet etmeye başlaması riskine maruz bırakma potansiyeline sahip olduğu görüşündedir, bu rekabet mutlaka gelişmiş ürün ve veya hizmet sunumuyla ilgili olmayabilir. DBS vaka çalışması, daha iyi dijital hizmetlerin varsayılan olarak güven ve sadakatte olumlu bir artışa yol açmadığını göstermektedir. Sadece daha iyi bir müşteri deneyimine yol açtığını kanıtlamaktadır. Bir rakip, daha iyi bir dijital uygulama deneyimi sunarak bu deneyimle rekabet ederse, Müşterileri, kişileri kalmaya iten şey deneyimin kendisi değil, sadakattır. Güven ve sadakat için ise kültürel yetkinlik gereklidir. Kuruluş liderleri için değerlendirmeler, sorular. Dijitalleşme çabalarınızın daha yüksek düzeyde güven ve müşteri sadakatine yol açacağından ne kadar eminsiniz? Kültürel yeterliliğin, yalnızca uygulama tabanlı işlemsel ilişkiler değil, Gerçek insan ilişkileri kurmak için farklı müşteri grupları arasındaki sorunları ele almasını sağlıyor musunuz? Dijitalleşme kalıcıdır ve insan türünü değiştirmiştir. Müşterilerinizin size mi yoksa teknolojinize mi güvendiğinden emin misiniz? Bu kitabın kavramlarını içselleştirdikten sonra, bağlantılılık esas olarak uygulamalar aracılığıyla işlevsel olsa da, İnsanların güven ve sadakat unsurlarını sürekli olarak geliştirmek için CCI ve sınıflandırma matrisi ölçümlerinizi çeşitli CCI değişkenleri ve yapıları üzerinde kullanmayı düşünün. Sadakat ve güven fiziksel yakınlık gerektirir müşterilerinizle, aynı yerde, olun. Yapay Zeka ve Kültürel Yeterlilik ancak, kültürel yeterliliğin yapay zekaya geçiş sürecinde karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar konusunda dile getirilebilecek görüşler ve bakış açıları mevcuttur. Bu görüşler, kültürel yeterlilik çerçevesinde hem yapay zekayı hem de insan zekasını ele almaktadır. Kullanılan terminolojinin anlamını standartlaştırmak amacıyla, zekaya ilişkin bazı kesin tanımlamalara değinilmiştir. İnsan zekası genel olarak karmaşık problemleri çözme veya, aktörün, yararına sonuçlar doğuracak kararlar alma yeteneği olarak tanımlanır. Bu zeka biçimi, canlıların hayatta kalmaları ve üremeleri için çeşitli ortamlara uyum sağlamak üzere evrimleşmiştir. Yapay zeka, YZ, bir bilgisayarın veya bilgisayar tarafından kontrol edilen bir robotun, Genellikle insanlar tarafından yapılan ve insan zekası ve ayırt etme yeteneği gerektiren görevleri yapabilme yeteneğidir. Bu anlamda YZ, insan gibi düşünmek ve eylemlerini taklit etmek üzere programlanmış makinelerde insan zekasının simülasyonunu ifade eder. Bu, algoritmalar ve programlama kullanılarak yapılır. Yazarların ilgi odağı ve düşünce çizgisi, yapay zekanın insanlar gibi düşünmek ve eylemlerini taklit etmek üzere inşa edildiğidir. Bilgisayarlı bir makineye insan eylemlerini taklit etmeyi ve insanlar gibi düşünmeyi öğretmenin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gerçekten kavrayabilir miyiz? Yazarların düşünceye malzeme olarak sunduğu bu sonuçlardan biri, hangi insanın düşünce ve davranışlarının taklit edileceği ve buna kimin karar vereceğidir. Hangi insan düşünce paradigması ve eylemleri yapay zekanın şablonu olacak? Her ulus, kültür, milliyet, kabile veya farklı insan gruplarının kendi şablonu mu olacak? Ve eğer öyleyse, yapay zeka nasıl ilerliyor? Eğer biz insan türü, gezegen sakinleri olarak, tarihimizde ve yeryüzündeki varoluşumuzda geçinebileceğimizi, diğer insanlarla ve doğayla birlikte var olabileceğimizi, sadece bölmek yerine birleşebileceğimizi, duvarlar örmek yerine sınırlar açabileceğimizi, gerçekten birbirimize önem verip paylaşabileceğimizi göstermediysek, o zaman eylemlerimizin ve düşüncelerimizin hangi kısmı zekidir? Yazarlar, kültürel yeterliliğin kültürel ilgi, farkındalık, Anlayış, duyarlılık ve zekanın başarılı bir şekilde uygulanması olduğunu, bakınız birinci bölüm, savunuyorlarsa, bunun yapay zekanın oluşturulmasına eklenmesi gereken önemli bir boyut olması gerektiğini öne sürüyorlar. Bu argümanın nedeni, kültürel yeterliliğin özünün bir kültürün diğerine üstünlüğü değil, birbirlerinden öğrenme olmasıdır. Kültürel yeterlilik, inanç ve kültür yoluyla ayrılıkçı ve milliyetçi üstünlük anlayışının devam etmesine ve bazı insanların birbirlerinden öğrenmeye isteksizliğine karşı çıkar. Yerleşik sistemik kültürel farklılıkların ve ideolojilerin karmaşık dünya görüşlerini, başkalarına üstünlük inancını savunanları bir araya getirmeyi ve birlikte yaşamanın yollarını bulmayı amaçlar. Birçok kişi yapay zekaya hala temkinli yaklaşıyor ve yapay zekanın ortaya çıkmasıyla insanlığın makineler tarafından yok edilmesinin gerçek bir olasılık olduğunu iddia ediyor. Ancak yazarlar, yapay zekanın en büyük tehdidinin yapaylık değil, zeka kısmı olduğuna inanıyor. Çünkü insan hareketlerini taklit etmeyi ve insanlar gibi düşünmeyi ifade eden kısım zeka kısmıdır, yapaylık kısmı değil. Ve bunu aşmak için, insanlığın yapay zekanın günlük yaşamına entegrasyonu vaadini taşıyan bir geleceğe doğru ilerlerken, güçlü bir kültürel yetkinlik duygusunun önce olması öneriliyor. Dağıtılmış iş gücü, sanal yönetim ve sanal takımlar. Elbette, Covid-19 sonrası çalışma hayatımızdaki değişikliklerden kimse şüphe duymuyor. Ancak, pandemi sırasında küresel karantinalar nedeniyle artan uluslararasılaşma düzeyi nedeniyle kültürel yeterliliğe duyulan ihtiyacın arttığı vurgulandı. Bu süre zarfında, uluslararası şirketler seyahat yasakları nedeniyle yabancı personel istihdam edemedi ve ihtiyaç duyulan yerlerdeki boşlukları doldurmak için ev sahibi ülkelerde yerel yetenekleri kullanmak için çaba sarf edildi. O zamanlar geçici bir çözüm olarak görülse de, Uzun süren karantina durumu bu uygulamaların çoğunu kurumsallaştırdı ve küresel iş gücünün çok kültürlü yapısı bugün hala devam ediyor. Dağıtılmış iş gücü, sanal yönetim ve sanal ekipler söz konusu olduğunda kültürel yeterlilikteki bazı zorluklar, güvenin gerekliliği ve bu güveni oluşturmak için gerekli fiziksel yakınlıkla ilgilidir. Sanal yönetim ve uzaktan çalışma uygulamaları popüler hale gelmeden önce bile güvenin bir sorun olduğu dikkat çekicidir. Karantina döneminden sonra, küresel kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra birçok yönetici ve liderin iş gücünü, görebilecekleri yere geri, istediği açıkça ortaya çıktı. Ortaya çıktığı üzere, bu durum tam olarak güven eksikliğinden kaynaklanıyordu ve fiziksel bir mekanın varlığında performans artışı için kritik bir faktör veya yönlendirme ve liderlik sağlama ihtiyacından kaynaklanmıyordu. Sanal dünyada kültürel yetkinlik, yönetimde fiziksel varlığın giderek önemini yitirmesiyle birlikte, örgütsel başarı için daha da kritik bir faktör haline geldi. Kendi çalışanlarına güvenmek bile örgütler için bir zorluksa, sanal, uluslararasılaşmış bir iş gücü ve çalışma dünyası için bu ne kadar daha zor olacaktır? Mevcut çalışma dünyası, örneğin, yeni çalışanları sanal olarak nasıl işe alacağı konusunda zorluklarla karşı karşıya, Bulutta, yüksek performanslı ekipler nasıl oluşturulur sorusu da ortaya çıkan bir başka zorluğun örneği. Zorlu konuşmalar nasıl yapılır ve insanlara nasıl koçluk yapılır? Çok ihtiyaç duyulan ve bir şeylerin alıştığı o çok önemli yüz yüze görüşme nasıl yapılır? Açıkça, bu zorlukların üstesinden gelmeyi hedeflediğimiz için, sanal ortamda çalışmaya yönelik bir yaklaşım olarak kültürel yetkinlik daha da alakalı ve kritik hale geliyor. 8. Bölüm Önemli Noktalar Hayat, tüm zamanların en dijitalleşmiş çağında yaşanıyor. Kurumsal başarının önündeki en büyük zorluklardan biri güven sorunu olmaya devam ediyor. Müşterilerle yalnızca sanal bağlantı kurmak, kuruluşları sadece ürün ve veya hizmet rekabetine değil, teknik nitelikteki rekabete de açık hale getirir. Uygulamalar aracılığıyla kurulan bağlantı, sadakatle karıştırılıyor. Dağıtılmış iş gücü, sanal yönetim ve sanal ekipler içinde güven oluşturma konusunda yazılmış ders kitaplarında hala birçok boş sayfa bulunmaktadır. Epilog, hızla değişen bir dünyada ve iş dünyasının temellerinin yeni teknolojiler, değişen çalışma ortamı ve iş gücü piyasaları, küreselleşme ve müşteri, tüketici davranışlarıyla sorgulandığı bir ortamda, kuruluşların bugün karşılaştığı en önemli zorluk, rekabetçi kalmaktır. Rekabet gücü geleneksel olarak farklılaştırılmış ürün ve hizmetlerin yanı sıra, doğal olarak, maliyet etkinliğinin bir fonksiyonu olmuştur. Seksenlerin ortalarından bu yana oluşturulan ekonomik sistem, küreselleşme, açık pazarlar ve genişletilmiş tedarik zincirlerinden yararlanan, gelişmiş lojistikle desteklenen ve daha yüksek maliyet değer rekabeti yaratan bir sistem olmuştur. Dahası, teknoloji, esas olarak seri üretim sistemleri aracılığıyla üretim maliyetini düşürmeye yardımcı olmuş, bu da daha fazla arz ve maliyet düşüşüne yol açmış, ancak kaçınılmaz olarak sürdürülemez tüketimi de artırmıştır. Bu durum, sürdürülebilir üretime, çevre dostu, sosyal sorumluluk sahibi ve genel olarak çevre, sosyal ve yönetim ESG, performans izlemesine ve dünya çapındaki kuruluşlar tarafından gönüllü sürdürülebilirlik raporlamasına daha fazla odaklanılmasıyla değişmeye başlamıştır. Ancak, kuruluşlar için zorluklar hala oldukça büyük, çünkü bu dış çevre yıl ilgili tüm boyutlara yalnızca tepki verilebilir veya en iyi ihtimalle kısmen planlama yapılabilir. Bunlar ancak yönetilebilir ve birçok açıdan, tepkisel veya hatta planlı stratejiler uygulandığında, Rekabette benzer ürün ve hizmetler sunarak veya taklit ederek yetişebilir ve rekabet edebilir. Taklit edilmesi zor olan şey, bir kuruluşun içsel bir unsuru, DNA'sının ve benzersizliğinin bir parçası ve farklılaştırıcı özelliği olan kültürel yetkinlik kültürünü yaratmaktır. Dünya, özellikle bir işletmeyi kurma, sürdürme ve büyütme açısından daha büyük ve daha karmaşık hale geldi. Bu nedenle yazarlar bu kitapta karmaşıklığın yalnızca uzmanlıkla değil, çeşitlilikte de daha iyi giderilebileceğini savundular. Uzmanlık ve ürün, hizmet bilgisi kritik olsa da, doğru yetenek seviyesini çekerek ve yetenek edinimi ve geliştirme yoluyla bilgi ve becerileri bir kuruluşa kazandırarak kolayca geliştirilebilen veya yaratılabilen bir şeydir. Bu kitap boyunca yazarlar, kültürel yeterliliğin kültürel ilgi, farkındalık, anlayış, duyarlılık ve zekadan nasıl farklı olduğunu açıklamaya çalışmışlardır. Dolayısıyla, kültürel yeterlilik sistematik olarak tüm organizasyonel DNA'yı etkiler ve ortaya çıkan içsel bir rekabet avantajı yaratır. Son 20 yılda organizasyonların rekabet gücünü artırmak için daha çok kar marjı yönetimine ve maliyet düşürmeye odaklanmasıyla birlikte, yazarlar bunun en iyi ihtimalle kısa vadeli bir yaklaşım olduğunu ve bir organizasyonun gelecekteki gelişimine sürdürülebilir bir bakış açısı olmadığını savunmuşlardır. Dışarıdan bakıldığında, örgütsel düşüncenin çevre ve diğer önemli sosyo-çevresel hususların pahasına maliyet düşürme ve kar marjı yönetimine daha fazla odaklanmasıyla, çok kırılgan bir küresel ekonomi yarattık ve 2020 ila 2022 pandemisi sırasında yaşanan tedarik zinciri sorunları, bu küresel ekonomik sistemin ne kadar zayıfladığının açık bir kanıtı oldu. Daha içsel faktörler odaklı düşünmeye dönecek olursak, kültürel yetkinliğin dışsal ürün ve hizmet farklılaşmasının aksine içsel farklılaşmayı nasıl yarattığı açıkça açıklanmaktadır. Sonuç olarak, içsel kültürel yetkinlik gücünü geliştiren kuruluşlar gerçek anlamda farklılaşır ve taklit edilmesi son derece zor bir içsel güç geliştirebilirler. Bu, bir kuruluş için açıkça stratejik bir destekleyici unsurdur ve çoğu işletme okulunun öngördüğü gibi, kuruluşların ölçek ve kapsam yönetimi yoluyla elde ettiği geleneksel sürdürülebilir rekabet modelinin ötesine geçer. Dolayısıyla, sürdürülebilir rekabet, iş dünyasındaki düşünce okullarının çoğunda da belirtildiği gibi, birçok kuruluş tarafından ölçek ve kapsamın kullanımı yoluyla hedeflenmektedir. Yazarlar, birçok kuruluşun içsel gücünün rakiplerine karşı konumlanmada nasıl kullanılabileceğinin farkında olmadığına inanmaktadır. Bu önemlidir çünkü odak noktası yalnızca ürün ve hizmetler üzerindeyse, kaynakların çeşitlendirilmesi esas olarak uluslararası iş uygulamalarından ve bunların ekonomik etkilerinden faydalanmaya yöneliktir. Tedarikçiler, alıcılar, düzenleyiciler ve diğer paydaşlar da dahil olmak üzere kuruluşun paydaşlarının insan unsurlarını ve sistemlerini daha iyi anlayarak, rakiplerden daha iyi performans göstermenin farklılaştırılmış bir yolu elde edilebilir. Müşteri odaklı ilişkilerin kurulması, müşterilerle daha sürdürülebilir ve anlamlı bir ilişki yaratabilir, bu sayede markaya olan bağlılık çok daha etkili olur ve bunun gerçekleşmesi için kültürel yetkinlik şarttır. Dahası, yazarlar kültürel yetkinliğin, kuruluşun süreçler yoluyla programlandığı bir yol olmaktan ziyade, kuruluşun kendi çalışma biçimi olduğunu vurgulamışlardır. Kültürel yeterliliğin kuruluşun strateji planlama süreçlerine etkin bir şekilde entegre edilmemesi durumunda, kuruluşun maksimum etkinliğine ulaşması oldukça zordur. Bu nedenle yazarlar, istenen sonuçlara ulaşmak için kültürel yeterliliğin strateji planlamasının her aşamasında yapısal olarak dikkate alınması gerektiğini açıklamışlardır. Kültürel yeterliliğin, strateji sürekliliğinde alınan 5 kararın, ne, nerede, nasıl, uygulama, ve destek, her birinin nasıl önemli ölçüde etkilediği ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çeşitli geçerli örnek olay incelemeleri, şirketlerin farklı pazarlarda diğerlerinden daha başarılı olmalarının ve daha belirgin ve benzersiz bir rekabet avantajı elde etmek için içsel farklılaştırıcı unsurları nasıl kullandıklarını göstermektedir. Kültürel açıdan yetkin davranışların denetlenmesine yönelik çerçeve, kuruluşun işlem süreçlerinin tamamında etki yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Bir kuruluşun tüm paydaşlarıyla kültürel yeterlilik yaklaşımlarına daha fazla uyum sağlama yeteneğiyle büyüme zihniyetinin sürdürülmesi arasındaki güçlü korelasyon kanıtlanmıştır. Bu sayede, bu kuruluşlar kültürel yeterliliğin ne olduğunu, nasıl içsel bir rekabet avantajı olarak kaldığını ve daha da önemlisi, kültürel yeterlilik ve anlayış değerlerinin kuruluşun gerçek dokusunun bir parçası haline nasıl geldiğini daha iyi ve daha net bir şekilde anlamaya devam ederler. Bu da onu benzersiz ve taklit edilmesi zor kılar, bu da etkili bir rekabet avantajı yaratır ve bu da kurumsal bir güç haline gelir. Son pandemi sırasında kuruluşların temel iç paydaşlarıyla olan davranış biçimlerinin ne kadar farklı olduğu ilginçtir. Bazı kuruluşlar ekonomik olarak zorlu zamanlarda bile insanlarına yatırım yapmanın önemini görmeye devam etti. Bu tür kuruluşların çoğu genellikle insanlarına yatırım yapar ve kısa vadeli performans artışının ötesinde insan odaklı gelişime odaklanır. Bu sayede yeteneklerini korur ve daha iyi ve daha sürdürülebilir bir performans sergilerler, böylece daha dirençli olurlar. Bu da daha iyi ve daha etkili, müşteri odaklı bir kuruluş yaratır. Bu kuruluş kendi içindeki kültürel yetkinliği takdir eder ve müşteriyle aynı farkındalık düzeyinde davranır, müşterilerle ve ihtiyaçlarıyla daha anlamlı bağlantılar kurar. Perakende ve konaklama sektöründe, çalışanlarını elinde tutan ve eğitmeye devam etmeye çalışan kuruluşların, pandemi sonrasında farklı coğrafyalardaki kuruluşlar toparlanmaya başlarken çok daha iyi hizmet seviyeleri ve müşteri hizmetleri sergilediğini gördük. Yeniden işe alım yapmak ve sürekli eğitim vermek zorunda kalan diğer kuruluşlar ise müşteri deneyimi sunumlarında kayıplar yaşadı ve bu açıkça hissedildi. Daha kültürel olarak yetkin kuruluşların daha bütünsel bir anlayış ve yaklaşıma sahip oldukları ve en zorlu zamanlarda bile değerlerini korudukları söylenebilir. Ölçülmesi zor olan şeyin yönetimi de zordur. Bu kitapta, planlama ve iyileştirmeye yardımcı olmak amacıyla kültürel yeterliliği ölçmek ve nicelleştirmek için yöntemler sunulmaktadır. Yöntemler nicel terimlerle ölçüm yaparken, puanlama metodolojileri büyük ölçüde nitel değerlendirmelere dayanmaktadır. Tartışmanın önemli bir yönü, ulusal kültür ile kültürel yeterlilik arasında sanıldığından daha zayıf bir ilişki olduğudur. Dolayısıyla, herhangi bir liderin ulusal kültürü rekabet etmenin bir yolu ve bütünsel, sürdürülebilir rekabet gücüne giden bir yol olarak benimsemesi gerektiği savunulsa da, bu genellikle kültürel çeşitliliği birinci öğrenme kaynağı olarak görme isteğiyle daha çok bağlantılıdır. Kültürel Yeterlilik Endeksi, K.Y.E., Hofstede'nin giriş modelleri ve Porter'ın 5 gücü gibi köklü düşünce ve modelleri kapsar ve bunlarla bağlantı kurar. Kültürel yeterlilikte yetkinliğin, bir kuruluşun performansında elde edilen başarıya veya başarısızlığa yaptığı katkının belirlenmesi yoluyla KYE aracılığıyla ölçüldüğü anlaşılmalıdır. KYE'nin uygulanmasını göstermek için çeşitli vaka çalışmaları kullanılmıştır ve yazarlar bunun kesin bir bilim olmadığını vurgulamakla birlikte, Porter'ın beş gücü gibi geleneksel modellere insan boyutunun ve unsurunun dahil edilmesi, liderlerin kültürel yeterlilik yönlerinin örgütsel işleyişe uygulanmasını geliştirmelerine yardımcı olur. Bu kitabın son bölümlerinde, bir organizasyonun kültürel yeterliliğinin bütünsel ve sürdürülebilir bütünlüğe katkısının sürekli olarak ölçülmesinin nasıl sağlanabileceği konusunda derinlemesine tartışmalar yürütülmektedir. Tartışma, bir organizasyon içindeki kültürel yeterliliğin kritik başarı faktörlerini ve başlatılmasını ve dolayısıyla değişim yönetiminin önemini anlamaya odaklanmakta olup, Kanter'in değişim çarkı ve Kotter'ın sekiz adımlı değişim sürecine atıfta bulunarak, bir organizasyonun DNA'sını zaman içinde etkili bir şekilde dönüştürmeyi ele almaktadır. Yazarlar, uzun vadeli sürdürülebilir rekabet gücünün sağlanması bağlamında kültürel yeterliliğin zorluklarına ve fırsatlarına bakarak sonuçlandırıyorlar. Liderler, kültürel yeterliliğin içsel rekabet avantajını geliştireceğine ve onları daha güçlü ve dirençli bir organizasyon haline getireceğine gerçekten inanmalıdır. Gelecekteki zorluklar arasında dijitalleşme ve dijital dönüşümler, yapay zeka ve nasıl kullanılacağı, bağlantı ve iletişim, dağıtılmış iş gücü ve ekiplerin sanal yönetimi ve her liderin karşı karşıya olduğu diğer önemli dönüşümsel gelişmeler yer almaktadır. Yumuşak ve sert beceriler, farklı vaka çalışmaları, senaryolar ve bulgularda anlamlı bir şekilde ön plana çıkarılmaktadır. Yazarlar ise kültürel yetkinliği içsel stratejik bir farklılaştırıcı unsur olarak benimsemenin önemini savunmaya devam ediyorlar.